Fyodor Mihailoviç Dostoyevski Öteki 1 Barem'in 7. derecesinde memur Yakov Petrovic Golatkin o gece deliksiz uykusundan uyandığı zaman saat sabahın 8'ine geliyordu. Golatkin esneyerek gerindi sonra gözlerini açtı ve 1-2 dakika hiç kımıldamadan yattı. Uyanıp uyanmadığını Çevresinde olup bitenlerin gerçek mi yoksa başı sonu olmayan gece düşünün bir devamı mı olduğunu anlamaya çalıştı. Kendini toparlayınca etraf bütün canlılığı ve her zamanki haliyle karşısında belirdi. Yattığı küçük odanın kirli yeşil, isli, tozlu duvarları, kırmızıya boyalı bir masa ve çiçek desenli kırmızı muşamba kaplı şark işi sedir hepsi her gün gördüğü şeylerdi. Yakov Petrovich'in bir gece önce eve döndüğü zaman üstünden çıkarıp rastgele fırlattığı bumburuşuk elbise Dertop halde kanepenin üstündeydi. Puslu, donuk, çamura bulanmış hissi veren bir sonbahar sabahı pencereden öyle ters, nursuz bir suratla bakıyordu ki Golatkin'in hayal ülkesinde değil de Petersburg'da. Şestilovaçnaya sokağında kirayla oturduğu büyük bir apartmanın dördüncü katında minnacık dairesinde olduğundan en ufak kuşkusu kalmamıştı. Konatkin bu önemli keşiften sonra uyandığına adeta pişman oldu. Az önceki düşün devamını görmek umuduyla yeniden gözlerini yumdu. Ama hemen açıldı, silkindi ve yataktan kalktı. Karşısındaki dağınık düşünceler belirli bir biçim aldı. Yakov Petrovic'in yataktan kalkınca ilk işi konsolun üstünde duran ufak yuvarlak aynaya koşmak oldu. Aynada gördüğü bir çift kırpışan göz, seyrek saçlı kafa ve sarımtırak yüz görenlerin asla dikkatini çekmeyecek kadar silikti. Ama aynada bunları izleyen sahibi halinden memnundu. Çok şükür her şey iyi gidiyor dedi. Ya aksilik olsun diye suratında bir sivilce filan çıksaydı pek kötü olurdu doğrusu. Yok yok her şey son derece yolunda. Her şeyin iyi gittiğine sevinen Bay Golatkin aynayı yerine koydu. Geceliği sırtında pencereye koştu. İç avluyu bir şeyler arayan bakışlarla taradı. Yüzüne yayılan memnun gülümsemeden aradığını bulduğu belli oluyordu. Bu sefer odasının arkasındaki uşak Petruşka'nın bölmesine baktı. Petruşka'nın bölmede olmadığından emin olunca parmak uçlarına basarak odasına döndü. Masanın çekmecelerinden birini açtı, elini daldırdı. İçini karıştırdıktan sonra bir yığın işe yaramaz ıvır zıvırın ve zamanla sararmış, üzerindeki yazılar okunmaz hale gelmiş kağıtların altından eski, solmuş bir cüzdan çıkardı. Özenle, adeta zevkle içindeki gizli küçük cebi açtı. Cep oldukça şişkindi. İçindeki renk renk kağıtlar adamcağızın yüzünü güldürdü. Banknotları cüzdanından çıkararak ellerini oluşturdu. Daha sonra dünden beri kim bilir kaçıncı defa değerli hazinesini saymaya başladı. Banknot destesini baş ve işaret parmakları arasında hışırdata hışırdata sayıyordu. Bittikten sonra 750 banknotumuz var. Ya atılacak rakam değil diye mırıldandı. Hem yalnız benim için değil kim olsa küçümsemez bu parayı. Bununla neler yapılmaz ki? Kolatkin gene ellerini oğuşturdu. ''İyi ama bizim Petruşka nerelere defolup gitti acaba?'' Kolatkin hep o gece kılığıyla uşağının dölmesini bir kere daha gözden geçirdi. Petruşka hala yerinde yoktu. Sadece odanın ortasında kaynaya kaynaya taşmak üzere olan semaver hırçınlıkla puflayıp duruyordu. ''Daha ne bekliyorsunuz? Suyum kaynadı. Hazırım. Alın işinizi görün.'' demek isteyen şikayetçi bir hali vardı. ''Şeytanlar götürsün senin gibi tembel herifi. İnsanı çileden çıkarır namussuz.'' diye söylendi Golatkin. Aklı bir kızgınlıkla ufak koledordan antreye geçti. Kapıyı hafifçe araladı ve Petruşka'yı sahanlıkta eliyle koymuş gibi buldu. Apartmanın uşakları hizmetçi ve dışarıdan gelen neydi belirsiz kimselerle çene çalıyordu. Petruşka'nın duruşu konuşma şekli Golatkin'in hoşuna gitmişti galiba. Seslendi. Sonra öfkeli ve canı sıkılmış bir halle içeri girdi. Hayvan herif, efendisini ciğeri beş para etmeyen gürüha satıyor diye söylendi. Sonra Petruşka'ya ters ters baktı. Ne yapıyordun orada? Hiç, giyeceklerimi getirdiler de. Hadi giy de görelim. Petruşka kibar ve zengin evlerde uşakların giydikleri resmi elbiseyi giydi, hımbılca bir sırıtmayla efendisinin odasına girdi. Kılığı son derece acayipti. Sırtındaki eskice yeşil kaput en aşağı bir arşın daha boylu birisine göreydi. Kol ve yakalardaki şeritler solmuş kararmıştı. Elinde tuttuğu yeşil tuylu şapkanın kenarı da aynı şeritle çevriliydi. Belinde deriden bir kılıfın içinde uşaklara mahsus kasatura vardı. Daima sallapati gezen patruşkanın bu resmi kıyafeti aldırmadan yalın ayak olduğunu da eklersek portresini tamamlamış oluruz. Bay Golatkin ona bir iki defa önünde dönmesini söyledi. Kılığını en ufak ayrıntılarına kadar inceledi. Memnun göründü. Petruşka da bu teftiş sırasında efendisinin haliyle hareketlerini merak ve garip bir bekleyişle izliyordu. Öyle bunca hazırlık Petruşka'ya kiralanan şatafatlı kıyafet ancak resmi bir ziyaret veya bunun gibi önemli bir olay için hazırlanmış olabilirdi. Uşağın araştırıcı bakışı Yakov Petrovic'in huzurunu kaçırdı. Araba ne oldu diye sordu. Kapıda. Akşama kadar tuttun değil mi? Emrettiğiniz gibi 25 kağıt. Peki hala papuçlarım geldi mi? Geldi. Golatkin ayakkabısından da memnun kaldı. Son olarak Petruşka'dan çayını yıkanması ve tıraşı için su istedi. Her zamankinden daha özenle yıkandı, tıraş oldu ve aceleyle bir bardak çay içtikten sonra giyinmeye başladı. Gıcır gıcır bir pantolon, bronz düğmeli, gömlek ve renkleri tatlı, çiçekli bir yelek giydi. Alacalı ipek bir kravat taktı. En son oldukça yeni, tertemiz, fırçalanmış resmi redingotunu sırtına geçirdi. Giyinirken iki de bir önce sağ sonra sola ayağını hafifçe kaldırarak keyifli bir halde papuçlarının seyrine dalıyordu. Anlamlı göz kırpmalarla bir şeyler mırıldanması o sırada hoş, ilgi çekici konularla meşgul olduğunu gösteriyordu. O sabah nedense dalgınlığı üstünde olan Bay Golatkin, giyinmesine yardım eden Petruşka'nın kaş göz oynatarak onu alayla süzmesinin farkında değildi. Giyinme faslı bitince para cüzdanını cebine yerleştirdi. Sonra çıplak ayaklarını kunduranın içine sokmaya çalışan Petruşka'yı son bir defa yukarıdan aşağı süzdü. O da hazırdı. Böylelikle yola çıkmaları için bir engel kalmamıştı. Yakov Petroviç telaşlı adımlarla merdivenden inerken kalbi hızla çarpıyordu. Aşağıda şekli belli olmayan bir armayla mavi bir kupa arabası bekliyordu. Arabaca bir takım gürültülü, şangırtılı sesler çıkararak arabayı kapıya yanaştırdı. Petushka onları ağzı açık seyreden birkaç mahalle aylağına göz kırparak efendisini arabaya bindirdi. Aptalca gülüşünü güçlükle tutarak ''Çek!'' diye arabacıya bağırdı. Arabanın alt basamağına ilişti. Araba aynı şangırtıyla Nevski caddesine doğru yol aldı. Araba avludan çıkınca Bay Golatkin sinirli bir biçimde ellerini oğuşturdu. Birisine hoş bir şaka yapan adam havasında sessizce güldü. Ama neşesi uzun sürmedi. Gülümsemesi bir anda söndü. Yüzü düşünceli, gamlı bir hal aldı. Hava puslu, nemli olduğu halde Yakov Petrovic pencerelerden ikisini açmıştı. Sağa sola bakarak yoldan geçenleri dikkatle süzüyor. Birinin ona baktığını fark edince hemen kibar, ağırbaşlı bir tavır takınıyordu. Ritey'nin Nevski kavşağına gelince birden tuhaflaştı. Birisi nasırına basmış gibi yüzünü ekşitti. Telaşla hatta korkuyla kendini arabanın bir köşesine attı. Çalıştığı daireden iki genç memuru görmüştü. Memurlar da Bay Golatkin'in şimdiye kadar böyle arabalarla gezdiğini görmedikleri için kasılmasını garipsemişlerdi galiba. Hatta Yakov Petrovich yanlış duymamışsa sokakta yakışık almayan şey yaptılar. Yüksek sesle seslendiler ona. Karşılık vermeyi uygun bulmayan Golatkin içinden Bunlarınki de çocukluk diye söylendi. Herkes arabaya biner. Ben de gerektiği için bindim. Sersemler zaten neyin nesi olduklarını biliyorum. Dayak düşkünü iki cahil. İşleri güçleri maaş alıp yazı tura atmak. O biçim evlere gitmek. Birkaç söz hak ettiler ama neyse. Bay Golatkin bunları içinden geçirirken yeniden rükildi. Bu defa gayet iyi tanıdığı bir çift kazan atı koşulu zarif araba sağdan arabasına yetişti ve ok gibi önünden geçti. Çift atlı arabadaki adam boş bulunup kafasını pencereden uzatan Golatkin'i görmüştü. Galiba o da bu karşılaşmayı biraz garip buldu. Pencereden uzanarak arabanın köşesine sinen Golatkin'i gizlenmeyen bir merak ve ilgiyle süzdü. Merakı yersiz değildi. Adam Golatkin'in masa şefi yardımcısı olduğu dairenin şube müdürlerinden Andrei Filipovich'ti. Golatkin saklanmanın boş olduğunu, Andrei Filipovich'in onu görüp tanıdığını anladı ve kulaklarına kadar kızardı. Bu sefer tanışıklık gösterip ona selam vermem, kimliğimi açığa vurmam gerekir miydi acaba? Yoksa üstüme almayıp benzettiği birisi gibi mi davranmalıydım diye kendi kendini yemeye başladı. Sonunda gözlerini Andrei Filipovic'e dikerek şapkasını çıkardı. Bir yandan da ''Hayır efendim, hayır, arabadaki adam ben değildim, ben değildim'' diye mırıldanıyordu. ''Evet, ben değildim, asla.'' Andrei Filipovic'in arabası hızlı hızlı geçmişti. Şefin bakışının büyülü etkisi dağıldığı halde Golatkin kızarıp bozarmaya, bir şeyler kekelemeye devam ediyordu. ''Bir aralık bu kadar çekinmekle aptallık ettim doğrusu'' dedi. Serbest ama kibar bir tavırla açıkça söyleyebilirdim ona. Bu yemeğe ben de davetliyim Andrei Filipoviç Beceriksizliğini hatırlayınca hiddetinden renkten renge girdi. Kaşlarını çattı, düşmanlarını kül edecek kudretteki kızgın bakışını arabanın köşesine dikti. Liteyni caddesine dönmesini söyledi. O dolayda oturan doktoru Christian Ivanovic'e uğramak aklına geldi. Doktora önemli bir meseleden söz açarak içindeki meraka giderecekti. Gerçi Christian Ivanoviçle henüz yeni tanışıyordu. Ona ilk defa ancak bir hafta önce gitmişti. Ama doktorlara biraz da papaz gözüyle bakıldığı için onlardan hiçbir şey gizlemeden konuşulabilirdi. Golatkin arabayı Liteyni Caddesi'nde beş katlı bir binanın önünde durdurup indi. Merdivene yöneldi. Yürürken bir yandan... Şu yaptıklarım doğru mu yerinde mi diye kuşku ve üzüntü içinde düşünüyordu. O sırada yabancı evlerin merdivenini çıkarken daima duyduğu hafif çarpıntı da başladı. Gitsin diye biraz durdu. Kararlı bir tavırla adam sende alt tarafı kendi sorunum. Ha saklamış ha açıklamışım kime ne diye omuz ilkti. Hem bu amaçla gitmiyorum ona. Adam anlar tabi. Bunları aklından geçirirken ikinci kata çıkan Golatkin üzerinde... Doktor Christian Ivanovich Rutenchpiz yazılı küçük zarif bir tabele bulunan kapının önünde durdu. Duruma yakışır serbest aynı zamanda kibar bir tavır takınarak zile uzandı. Ama daha zilin kordonuna dokunmadan ziyaretini mutlaka o gün yapmasa da olacağını yarında gelmesinin mümkün olduğunu düşündü. Tam dönecekken merdivenden ayak sesi duydu. Kararsızlığından vazgeçerek doktorun zilini çaldı. İki, İç ve dış hastalıklar uzmanı Christian Ivanovic Rutenspiz epey yaşlı ama dinç bir adamdı. Favorileriyle gül saçları iyice kırlaşmıştı. Parlak gözlerinin bakışı dünyanın bütün hastalıklarını ürkütecek kadar keskindi. Göğsünde oldukça önemli bir liyakat madalyası ışıldıyordu. Doktor o sabah muayenehanesinde rahat bir koltuğa kurulmuş, eşinin kendi eliyle sunduğu kahveyi yudumluyor, Gelen hastalara reçeteler yazıyordu. Kanlı basur olmuş ihtiyar bir hastasını kapıya kadar uğurlayan Christian Ivanovic yeniden koltuğuna gömüldü. Başka bir hastayı muayeneye hazırlanırken içeri Bay Golatkin girdi. Galiba doktorun hiç beklemediği hatta gelmesini istemediği bir hastaydı bu. İlk anda adeta irkildi, Yüzü hafifçe çatıldı. Golatkin'in de bir huyu vardı. Önemli görüşmelere başlarken çoğu zaman ilk anlarda şaşırıp bocalar, dili tutulur gibi olurdu. Bu defa da girişi zamanında hazırlamadığı için basma kalıp bir özür geveledi, hemen ilk gördüğü iskemleye kendini bıraktı. Ama davetsiz olduğunu hatırlayınca bozuldu, patavatsızlığını düzeltmek için doğruldu. Sonra bu hareketi de yersiz buldu ve arkasından üçüncü bir pot kırdı. Kızarıp bozararak hareketlerini açıklamaya başladı. Sözünün sonunu getiremeyince anlamlı bir tavır takınarak sustu, yeniden sandalyeye çöküverdi. Artık bir daha kalkmadı. Sadece düşmanlarını tuzla buz etmek isteyen hışımlı bakışlarını etrafta gezdirdi. Bakışlarının başka anlamı da vardı. Bay Golatkin bununla kendi halinde, etliye sütliye karışmayan bir insan olduğunu, herkes gibi gönlünce bir hayat yaşadığını açıklıyordu. Christian Ivanovich hafifçe öksürdü. Esmerle gelene hoşgörüsünü belirten anlaşılmaz bir takım sözler mırıldandı. İnceleyen bakışını yüzüne dikti. Bay Golatkin de sonraki bir gülümseme belirdi. Sizi ikinci defa rahatsız ettiğim için özür dilerim Christian Ivanoviç diye başladı. Kusura bakmayın. Konuşurken sözcük seçmekte güçlük çektiği belliydi. Christian Ivanoviç sigara dumanını havaya üfledi. Hımm evet diye mırıldandı ve sigarasını masanın üstüne bırakarak devam etti. Size geçen defa söylemiştim. Verdiğim rejimi önemle uygulamanız gerekir. Tedaviniz eski alışkanlıklarınızı bırakmaktan ibarettir. Yani eğlenecek arkadaşlarınızla, ahbaplarınızla görüşeceksiniz. Kadeh tokuşturmaktan, neşeli topluluklarda hoş vakit geçirmekten kaçınmayacaksınız. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Doktoru gülümseyerek dinleyen Bay Golatkin cevap vermekte gecikmedi. Elbette. Herkes gibi onun da kendine göre hayatı vardı. Eğleniyor, tiyatrolara gidiyordu. Çalışıp kazandığı için bunu yapacak durumdaydı. Söz gelimi büyük bir apartmanda küçük bir daire kiraladığını Petruşka adında bir uşağı da ekledi. Doktor başını salladı. Hayır efendim size bahsettiğim rejim bu değil. Size neşeli, hareketli bir hayat lazım. Ama Christian Ivanovic ben... Doktor Kolatki'nin sözünü kesti. Demek istiyorum ki yaşayışınızı kökünden yenilemelisiniz. Hatta karakterinizi de bir dereceye kadar değiştirmeniz lazım. Kristian Ivanoviç son sözleri anlamlı bir şekilde basarak söyledi. Evet dediğin gibi eğlenceden kaçmamalısınız. Tiyatrolara, kulüplere gitmelisiniz. İçki düşmanı olmamalısınız. Sizin en büyük yanlışınız eve kapanıp tek başınıza olmanız. Ama ben sessizlikten hoşlanırım Kristian Ivanoviç. Golatkin düşüncesini açıklamak için uygun sözcükler arar gibi bir an sustu sonra evimde benden ve Petruşka'dan yani uşağımdan başka kimse yok dedi. Bambaşka kendime göre bir yaşayışım var Christian Ivanoviç. Kendi kendine yeten kimseye bağlı olmayan bir insanım. Tabi herkes gibi ben de sokağa çıkıyorum gezip dolaşıyorum. Doktor dudak büktü. Bu havada gezmenin de pek tadı yok ya. Belki neyse. Arz ettiğim gibi zararsız, kendi halinde bir insanım, Christian Ivanoviç, Yolum bambaşka. Hayat yolu bildiğiniz gibi geniş bir yol. Demek istiyorum ki, kusura bakmayın Christian Ivanoviç, Güzel konuşmayı pek beceremem. Hımm, ne buyurdunuz? Süslü laf edemem demek istiyorum. Golatkin'in sesi biraz kırgındı. Konuşurken dili hafifçe dolaşıyordu. Garip bir gülümsemeyle... Evet, ''Bu yüzden başkalarına benzemiyorum.'' diye ekledi. ''Farfaralık benim işim değil. Dil dökmem. Dost doğru konuşur ve hareket ederim.'' ''Evet, dost doğru hareket ederim ben Christian Ivanoviç. ''Öyle mi? Nasıl yani?'' Kısa bir sessizlik oldu. Doktor Golatkin'i kuşkulu bir bakışla süzdü. O da doktora yan yan oldukça şüpheyle bakıyordu. Doktorun fikirlerini savunmasındaki inatçılık Bay Golatkin'i hem kızdırdı hem şaşırttı. O da aynı kesinlikle ben gürültülü sosyete hayatına değil yalnızlığı, sessizliği severim diye devam etti. Salonlarda parke cilacılığı yapacaksınız. Ayağını hafifçe yere sürterek reverans yaptı. Oradakilerin istediği şeyler kelime oyunları, zarif komplimanlar. Aradıkları sadece bu. Ben bunları öğrenmedim Christian Ivanovic. Vaktim yoktu buna. Kısacası göz boyamalar, dolaplar benim için değil. Göründüğüm gibiyim. Sade, yaldızsız bir adamım. Öyleyimdir. Başka türlü de olamam. Yakov Petroviç bunları söylerken her haliyle anlattığı şekilde olmaktan, çeşitli dalavereler bilmemekten hiç üzülmediğini, tam tersine memnun olduğunu açıkça gösteriyordu. Doktor bu sözlerin ardından yeni bir münasebetsizlik bekliyormuş gibi yüzünü ekşiterek diniyordu. Ama Golatkin bu defa kısa kesti. Uzun, anlamlı bir sessizlik oldu. Sonunda Christian Ivanovich, galiba asıl konudan uzaklaştınız dedi. Doğrusu ne demek istediğini pek anlamadım. Golatkin kaşlarını çattı. Sert, kesin bir biçimde. Size süslü konuşmayı beceremediğimi söyledim Christian Ivanovich dedi. Ayıp değil ya elimden gelmez. Hımm. Christian Ivanovic diye tekrar başladı Golatkin. Sesi bu defa ölçülü hafif çıkıyor tane tane konuşuyordu. Christian Ivanovic odanıza girerken söze özür dilemekle başladım. Tekrar tekrar beni bağışlamanızı ve hoş görmenizi dilerim. Size kendimi olduğumdan başka türlü gösterecek değilim. Küçük bir adamım biliyorsunuz. Ama emin olun büyük bir adam olmadığımdan gurur duyuyorum. Entrikacı değilim. Bununla da övünüyorum. Sinsilikten hoşlanmam. Daima açık, hileye başvurmadan hareket ederim. Oysa ki bazı kişilere kötülük etmek elimdedir. Kime ve ne şekilde olduğu benim bileceğim şey. Ancak bu çeşit hareketleri küçüklük sayarım. Bu bakımdan en ufak kusurum yok Christian Ivanoviç. Evet bu bakımdan diyorum. Golatkin bir an anlamlı bir biçimde sustu. Sonra yumuşak ama heyecanlı bir sesle devam etti. Dediğim gibi. Hayatta dost doğru, zikzaklı yollara sapmadan yürürüm. Öbür şekli başkalarına bırakıyorum. Onlar belki bizden de sizden de yaman. Ama sizi değil onlarla yalnız kendimi kastetsem daha doğru olur. İmalı sözlerden de hoşlanmam. İkiyüzlülüğe tenezzül etmem. İftiradan, dedikodudan tiksinirim. Maskeyi ancak maskeli balolara gittiğim zaman kullanırım. Başka zamanlar yüzüm açıktır. Olduğum gibiyim. Ama izin verirseniz size bir şey soracağım Christian Ivanoviç. Bir can düşmanınız olsa öcünüzü nasıl alırdınız? Karşısındakini etkilemek için kelimeleri seçerek tane tane konuşuyordu. Halinde huzursuzluk, kuşku vardı. Gözlerini Christian Ivanoviç'e dikmiş derin bir merakla bakıyor cevabını bekliyordu. Yazık ki aldığı karşılık beklediği havada değildi. Doktor anlaşılmaz bir şeyler mırıldandıktan sonra koltuğunu masaya doğru çekerek çok nazik ama soğuk bir biçimde Yakov Petrovic'in ne istediğini bir türlü anlayamadığını, zamanının çok değerli olduğunu söyledi. Hastalığıyla ilgili yönlerde elinden geleni yapıp mesleğinin dışında konuları cevapsız bırakacağını söyledi. Bir reçete yazmaya hazırlandı ama Golatkin yerinden fırladı, doktorun eline yapıştı. İstemez Christian Ivanoviç. Reçete filan istemez. Hiç gerek yok. Halinde garip bir değişiklik belirdi. Kurşuni gözlerinde bir parıltı geçip söndü. Dudaklarıyla yüz çizgilerinde ince titremeler vardı. Durduğu yerde titriyordu. Christian Ivanoviç şaşırdı. Koltuğuna büzülerek Golatkin'e adeta kuşkuyla bakıyordu. O da hep aynı tavırla doktoru süzüyordu. Sonunda Christian Ivanovic tutunmak ister gibi Golatkin'in redingotunun yakasına dokunarak ayağa kalktı. Bakışlarını birbirinden ayırmadan birkaç saniye karşılıklı durdular. Ama Golatkin'in acayip hareketleri bununla bitmedi. Birdenbire sol eliyle Christian Ivanovic'in yakasını tuttu, sağıyla göğsünü yumruklamaya, içli içli ağlamaya başladı. Bu haliyle bir şeyler anlatmak, açıklamak istiyor ama hıçkırıklarla boğularak tek kelime söyleyemiyordu. Sonunda şaşkınlığı geçen doktor. Rica ederim sakin olun dedi. Golatkin'i karşıki koltuğa oturttu. Ah bilemezsiniz Christian Ivanovich, düşmanlarım var benim dedi Golatkin. Sesinden halinden korku seziliyordu. Müthiş düşmanlar beni yok etmek için tuzak kurdular. Neden düşmanlarınız oluyormuş bunu da nereden çıkardınız? Boş kuruntu bunlar canım. Oturun şuraya rahatça oturun şöyle. Christian Ivanovich, Bay Golatkin'i koltuğa yerleştirdikten sonra sinirli bir halde dolaşmaya başladı. Golatkin bu dolaşmayı ürkek bir bakışla izliyordu. Uzun bir sessizlik oldu. Golatkin birdenbire doğruldu. Nedense gücenik bir hali vardı. Çok teşekkür ederim Christian Ivanovich. Bana gösterdiğiniz candan ilgiyi asla unutmayacağım. İzninizle. Doktor onu yeniden koltuğa oturttu. Bu defa oldukça sert bir sesle. ''Her şeyden önce sakin olun.'' dedi. ''Neyiniz var? Canınızı sıkan nedir? Anlatın bana.'' ''Kimmiş bu düşmanlar?'' Golatkin gözlerini yere indirdi. ''Kalsın. Şimdilik kalsın Christian Ivanovic. Daha uygun bir zamanda anlatırım. İlkin her şeyi meydana çıkarayım. Bazı kişilerin yüzlerinden maskeleri düşsün. O zamana kadar kalsın.'' ''Gerçeği öğrendikten sonra sizin de bana hak vereceğinize eminim. Şimdilik izninizle. İyi günler.'' Yakov Petrovic ciddi kesin bir tavırla şapkasını alarak kalktı. Peki hala siz bilirsiniz. Yine kısa bir sessizlik oldu. Ben şey diye başladı doktor. Elimden geleni esirgemem emin olun. iyiliğinizi candan istiyorum. Anlıyorum Christian Ivanovic anlıyorum. Sizi gayet iyi anlıyorum. Rahatsız ettiğim için özür dilerim Christian Ivanovic. Hmm. Bunun için söylemedim ama yine siz bilirsiniz. İlaçlarınızı ihmal etmeyin. Tabii Christian Ivanovich. Tabii. Söylediğiniz gibi ilaçlarıma devam edeceğim. Hem de aynı eczaneden alırım onları. Bu zamanda eczacı olmak da bir şey. Öyle değil mi Christian Ivanovich? Neden? Anlamadım. Çok basit. Demek istiyorum ki zamanımızda değil eczacı kalfaları, baldırı çıplak sokak serserileri bile kendilerini bir şey sanıyorlar. Hmm, bununla ne demek istiyorsunuz yani? Arz edeyim. Bakın bir kişiyi... Örneğin müşterek dostumuz Vladimir Semyonovic'i ele alalım. Efendim? Evet Christian Ivanoviç, ondan bahsetmek istiyorum. Görüyorsunuz ya benim de bazı acı gerçekleri yüzüne vuracağım kimseler var. Bunu hiç çekinmeden yaparım. Nasıl? Basbayağı taşı yediğine koymasını biliriz demek istiyorum. Ne taşını? Alta sözü bu Christian Ivanoviç, Yani sırası gelince yerli yerinde laf etmek. Örneğin karşınızdakini usturuplu şekilde bir şeyler için tebrik etmek gibi. Tebrik etmek mi? Evet. Geçen gün çok yakın ahbaplarımdan birinin yaptığı gibi. Ne yapmış o yakın ahbabınız? Doktor Yakov Petrovic'e dikkatle baktı. Öteki devamla ne mi yaptı dedi. Sözünü ettiğim ahbap candan bir arkadaşımın terfini şöyle tebrik etmiş. ''Telfinizi candan tebrik etmek fırsatını bulduğuma çok memnunum Vladimir Semyonovic.'' demiş. ''Hesabınıza bu kadar sevinmeme ayrıca bunun dayıların sözünün geçmediği zamanda oluşu sebeptir.'' Bay Golatkin kurnazca bir göz kırpmayla başını salladı. Doktora baktı. ''Hımm... Demek böyle diyorsunuz ha? ''Evet Christian Ivanoviç, Aynen böyle.'' Söylerken de dostumuz Vladimir için orada bulunan amcası Andrei Filipovic'e şöyle bir baktı ki Ama Vladimir için terfiğinden bana ne diyeceksiniz Hiç vız gelir Terfini bırakın da daha dünkü çocuk bugün evlenmeye kalkıyor Bunu da güzelce yerleştirdim sonra izin isteyip çıktım Ya Ama gitmeden önce kendi kendime Oldu olacak dedim bari bir taşla iki kuş burayım bir de Klara Orsifievna'ya dokundurdum. Evvelki gün Orsifievnoğlchlerdeydik. Klara Orsifievna pek dokunaklı birkaç şarkı okudu. Dedim ki, son derece ince ve dokunaklı okuyorsunuz. Bakalım dinleyenlerin duyguları söyleyişiniz gibi içten mi? Yani övgülerinde sesinin değil dinleyenlerin çıkarlarının ön planda geldiğini anlatmak istedim. Ne yaptılar? Ne yapacaklar? Yuttular söylediklerimi. Hım. Evet. Sonra ihtiyara döndüm. Osip Ivanoviç dedim. Size neler borçlu olduğumu, çocukluğumdan beri gösterdiğiniz bütün iyilikleri biliyor, takdir ediyorum. Bunun için açık konuşuyorum sizinle. Gözlerinizi açın Osip Ivanoviç. Evet, aynen böyle söyledim. Benim gizlim kapaklım yok. Özüm sözüm dost doğru apaçık. Öyle mi? Öyleyimdir Kristiyani Ivanoviç. Peki Osip Ivanoviç ne dedi? Ne desin? Bir şeyler geveledi. Ben seni bilirim. Ekselansımız da iyiliksever bir insandır. Falan filan. İhtiyarlık ne olacak? Buna da adamcağız. Yok canım. Tabii Christian Ivanovic. Hoş bu konuda hepimiz de öyleyiz ya. Ama Sofi Ivanoviç'in bir ayağı çukurda sayılır artık. Gene de birisi bir dedikoduya başlamasın. Moruk hemen canlanır, kulak kesilir. Ne gibi dedikodu? Ne olursa olsun. Bizim koca yeğeni çevremizin koca karılarıyla fiskoslarını şişirdikleri dedikoduları döküp duruyorlar. Kısacası adamı yok etmek için ne lazımsa yapıyorlar. Öldürmek için mi? Evet Christian Ivanoviç, Manen öldürmek için. Bahsettiğim yakın dostum için çıkardıkları dedikoduları bir bilseniz. Doktor başıyla anladığını işaret etti. Golatkin devam etti. Öyle şeyler uyduruyorlar ki Christian Ivanoviç. Söylemeye dilim varmıyor. Hmm. Diyorlar ki adamcağız bir kadınla evlenmek için bir kağıt imzalamış. Yani nişanlanmış o kadında. Kadın da kim biliyor musunuz? Yoo. Yemek yediği aşevinin sahibi. Adi bir Alman karısı. Sözde borçlandığı yemek parasını ödeyemediği için alacakmış onu. Oradakiler mi söylüyor bunu? Ha, siz de mi inandınız Christian Ivanoviç. Rica ederim. O basit ağırsız Alman karısı. Karolina Ivanovna adını duyduğunuz herhalde. Vallahi doğrusunu isterseniz. Anladım Christian Ivanovich. Anladım ve içimden hak verdim size. Şimdi nerede yaşıyorsunuz siz? Şimdi mi Christian Ivanovich? Evet demek istiyorum ki eskiden yaşadığınız. Kolatkin kısa, kuru bir gülüşle. Yalnız eskiden değil şimdi de yaşıyorum Christian Ivanovich. Ömrüm oldukça yaşayacağım inşallah. Christian Ivanoviç bozuldu. Sözlerimi yanlış anladınız. Demek istiyorum ki... Ben de aynı şeyi söylemek istiyorum. Bay Golatkin hep öyle gülerek ayağa kalktı. Doktor Almandır konuşurken bazı dil hataları yapar. Sizi epey rahatsız ettim Christian Ivanoviç. İzninizle. İyi günler. Hımm şey... Evet evet Christian Ivanoviç. Sizi gayet iyi anlıyorum. İzninizle. Golatkin oldukça kasılarak konuşuyordu. Ayaklarını bitiştirip asker selamı vererek odadan çıktı. Şaşkına dönen doktor arkasından baka kaldı. Yakov Petroviç Kolatkin merdivenden inerken keyifle gülümseyerek ellerini ovuşturuyordu. Dışarı çıkınca temiz havada kendini tam bir özgürlük içinde hissetti. Hatta dünyanın en mutlu insanı olduğunu kabul ederek doğruca görevine gitmeyi düşündü. Fakat arabanın tıngır mıngır yaklaşmasıyla birden her şeyi hatırladı. Petruşka arabanın kapısını açmış, efendisinin binmesine yardım etmeye hazırlanıyordu. Yakov Petrovic garip bir ön seziyle tatsız bir şeyle karşılaşacakmış gibi ürperdi. Yüzü yanmaya başladı. Ayağına arabanın basamağını atarken nedense başını çevirip Christian Ivanovic'in penceresine baktı. Tahmin ettiği gibi doktor pencerenin önündeydi. Sari ile favorilerini düzlüyor, merakla onu seyrediyordu. Golatkin arabanın bir köşesine büzüldü. Doktor da ahmağın biri diye söylendi. Belki hasta iyi etmesini bilmiyor ama odun kafalı bir herif. Sonra emrini bekleyen Petruşka'ya Haydi ne bekliyorsun diye bağırdı. Tekrar Nevski Caddesi'ne yollandılar. 3. Bay Golatkin o sabahı son derece telaş içinde geçirdi. Nevaskiye varınca arabayı Gostini Divor'da durdurdu. Petruşka'yı peşine takarak ilkin bir kuyumcu dükkanına daldı. İşi başından aşkın adam haliyle 1500 banknot değerinde komple bir yemek bir de çay takımının pazarlığını yaptı. Hatta ayrıca süslü bir sigaralıkla gümüş bir tıraş takımı vermeye de kandırdı kuyumcu. Bunun dışında gözüne kestirdiği birkaç eşyanın fiyatını öğrendikten sonra dükkancıya seçtiği eşyayı ertesi gün veya hemen o gün almak için uğrayacağını, ya da birisini yollayacağını söyledi. Dükkanın numarasını not defterine yazdı. Tüccar işi sağlama bağlamak için kapanadan söz açtı. Golatkin, veririz onu da veririz gibilerden baş salladı. Adamcağızı ağzı açık dükkanın ortasında bırakıp gitti. Dışarıda peşine bir sürü satıcı takıldı. Golatkin de bir arkasından gelen Petruşka'ya bakarak girecek başka bir dükkan arıyordu. Sonunda bir sarrafa uğrayıp yanında ne kadar büyük para varsa bozdurdu. Bu işte epey kaybı oldu ama cüzdanının şişkin görünüşü hoşuna gitti. Son olarak bir manifatura mağazasına girip kadın kumaşlarından birkaç elbiselik seçip pazarlık etti. Burada da kumaşı almak için ayrıca uğrayacağını söyledi. Tüccara birazdan uğrayıp kapora vereceğini vaat ederek dükkanın adresini aldığı çıktı. Birkaç mağazaya daha uğrayan Golatkin hepsinde amansız bir pazarlığa girişiyor. Dükkandan ikişer üçer defa çıkıp tekrar dönüyordu. İyice kaptırmıştı kendini bu alışverişe. Costini Divor'dan ünlü bir mobilyacıya gitti. Altı odalı bir ev için eşya seçti. Son moda bir tuvalet masasına hayran olarak onun da pazarlığını yaptı. Öbür dükkanlardaki gibi pazarlık bitince eşyayı sonra alacağını söyleyerek çıktı. Birkaç yere daha uğradı ama sonunda bu işler sıktı onu. Hatta nedense vicdan azabına benzer bir duyguya kapıldı. O anda canı ne Andrei Filipovic'i ne doktoru hatırlamak istiyordu. Çeyir saati öğleden sonra üçü çaldı. Bay Golatkin arabasına binerken elinde yaptığı alışverişten sadece bir çift eldivenle bir buçuk banknotluk ufak bir şişe parfüm kaldı. Vakit henüz pek erkendi. Arabacıya Nevki Caddesi'nde büyük bir lokantanın önünde durmasını söyledi. O güne kadar oraya ayak basmamıştı. Sadece duymuşluğu vardı. Hafif bir kahvaltı edip belirli bir saate kadar vakit geçirmeye karar verdi. Yedikleri karın doyurucu şeyler değildi. Şöyle zengin bir ziyafete giden adamın mide ezginliğini bastırmak için birkaç dokmayla bir kadeh vodkadan ibaretti. Bay Golatkin yemeğini bitirdikten sonra bir koltuğa yerleşti. İsteksizce çevresini süzdü. Günlük sudan gazetelerden birini alıp göz gezdirmeye başladı. Ama birkaç satır okuduktan sonra gazeteyi bıraktı. Duvardaki aynadan kendine çeki düzen verdi. Sonra pencereden arabanın durup durmadığını kontrol etti. Yerine dönerek gene gazeteyle oyalanmaya çalıştı. Heyecanı her halinden belliydi. Saate baktı. Henüz 3'ü çeyrek geçtiğini, daha epey bekleyeceğini anlayınca boş oturmamak için hiç istemediği halde bir fincan çikolata ısmarladı. İçene kadar vakit biraz geçti. Bay Golatkin hesabı görmek için kasaya giderken arkasından birisi omzuna vurdu. Riteini Caddesi'nde rastladığı iki genç meslektaşıydı bunlar. İkisi yaş ya da mevki bakımından da Yakov Petrovic'den epey küçüktü. İlişkilerinde... Ne fazla soğukluk ne de yakınlık vardı. Senli benli olmaları için sebep yoktu. Kolatkin bu karşılaşmadan hiç memnun kalmadı. Hafifçe bozulur gibi oldu, yüzü asıldı. Genç memurlar fıkır fıkır neşeliydiler. O Yakov Petrovich, maşallah sizi burada göreceğimizi hiç ummazdık. Hangi rüzgar attı? Kolatkin bozmadı. Aa siz misiniz baylar memnun oldum. Küçük memurların gösterdikleri hayretten çok senli benliliklerini yadırgamıştı. Kendini zorlayarak onlara ayak uydurmaya çalıştı. O da delikanlılardan birinin omzunu sıvazladı. Küçük memurlara genel olarak resmilik sınırlarını aşamadığı için hareketi beceriksiz yapmacık oldu. Aynı havada devam etmeye karar verdi. ''Ee bizim ayı ne alemde?'' Memurlar bakıştılar. ''O da kim Yakov Petrovic?'' ''Hadi canım anlamazlıktan gelmeyin. Kasadan paranın üstünü aldıktan sonra...'' ''Tabii Andrei Filipovic'den bahsediyorum.'' dedi. Bu defa ciddi konuşuyordu. Memurlar gene göz göze geldiler. Bakışları oldukça anlamlıydı. Biri ''Dairede'' dedi. ''Hem sizi sordu Yakov Petroviç. ''Dairede'' demek. Beni sordu. ''Pek güzel.'' ''Evet efendim. Sordular. Halinizde bir başkalık var Yakov Petroviç ''Pek şıksınız kokular, pomatlar anlayalım.'' ''Öyle, böyle gerekti baylar.'' Golatkin gözlerini öteye çevirdi. Sonraki gülümsedi. Memurlar onun gülümsemesine karşılık bir kahkaha attılar. Golatkin kaşlarını çattı. Kısa bir sessizlikten sonra iki gence önemli bir sır açıyormuş gibi. ''Bakın sizinle dostça konuşuyorum.'' dedi. ''Siz beni sadece bir yönden tanıyorsunuz baylar.'' Tabii bunda kendimden başka kimsenin suçu yok. Bunu da biliyorum. Dudaklarını kısarak memurları anlamlı bir bakışla süzdü. Onlar da gene bakışarak birbirlerine göz kırptılar. Evet baylar şimdiye kadar tanımadınız beni. Diye devam etti Golatkin. Burada bu konuyu fazla değişmeye uygun bulmuyorum. Şu kadarını söyleyeyim size. Bazı insanlar vardır ki eğri çapraşık yollardan hoşlanmaz. Ancak maskeli balolara giderken maske takarlar. Salonlarda kırıtıp reverans çakmayı kendine gaye edinmeyenler, giydikleri pantolonun kalıp gibi durmasını hayatta en büyük mutluluk saymayan, mutluluğu başka şeylerde arayanlar vardır. Farfaradan, yılışma ve yaltaklanmadan ama en çok üstüne vazife olmayan şeylere burnunu sokmaktan hoşlanmayanlar da vardır. İşte size hepsini söyledim baylar. Bay Golatkin sustu. Genç memurlar diledikleri gibi eğlendiler. İstedikleri buydu zaten. Son derece nezaketsiz bir kahkaha attılar. Yakov Petroviç kıpkırmızı kesildi. Gülün baylar şimdilik gülün ama zamanı gelince görürsünüz siz dedi onuru kırılmış insan haliyle kapıya yöneldi. Kapıdan son bir defa daha genç memurlara baktı. Size bir şey daha söyleyeceğim. Nasıl olsa burada biz bizeyiz. Benim kendime göre kurallarım var. Başarısızlığa uğradığım zaman yılmam. Başardığım şeye de dört elle sarılırım. Yalnız hiçbir zaman sinsilikle hareket etmem. Entrikacı değilim ve bununla övünürüm. Anlayacağınız siyaset benim işim değildir. Derler ki av iyi avcının ayağına gelir. Bunu kabul ederim. Yalnız bizim durumda avcı kim, av kim? Mesele bunda baylar. Bay Golatkin anlamlı bir halle sustu. Esrarlı bir edayla kaşlarını kaldırdı. Dudaklarını kıstı ve genç memurlara bir baş selamı vererek çıktı. Onlar da Golatkin'in peşinden şaşkın şaşkın baka kaldılar. Dışarıda Golatkin'i bekleyen Petruşka'nın suratı iyice asıktı. Efendisini karşılarken, emriniz bayım dedi. Ama bunu hiç de saygılı bir şekilde söylememişti. Adamcağız sabahtan beri kuru soğukta sokak sürtmekten yılmıştı. Golatkin'in kahreden bakışını da umursamadı. Kolatkin alttan almayı daha uygun buldu. Oldukça yumuşak bir sesle. İsmailovski köprüsü ne dedi? Yemeğe beşten önce oturmazlar tabii. Şu halde hemen şimdi gitmem pek erken olacak diye düşündü. Evet erken ama ne zarar var? Resmi bir ziyafet değil ki. Öyleyse ben de kibarlar arası dedikleri gibi sanfason gidebilirim. Neden olmasın? Bizim ayı her şeyin sanfason olacağını söyledi zaten. Şu halde gitmememde hiç uygunsuzluk yok. Bay Golatkin bunları aklından geçirirken için için heyecanlanıyor, önemli bir olaya hazırlanır gibi telaşlanıyordu. Oturduğu yerde bir şeyler mırıldanıyor, Sali ile bir takım işaretler yapıyordu. Bir yandan da iki de bir arabanın penceresinden uzanarak dışarıya bakıyordu. Doğrusu o haliyle Sanfason yani teklifsizce bir aile yemeğine giden adama benzemiyordu Bay Golatkin. Araba İsmailovski Köprüsü'nün yakınında Golatkin'in gösterdiği bir evini avlusuna şingırdayarak girdi. Sağ yandaki peronun önünde durdu. Golatkin başını kaldırıp ikinci katın penceresinde bir kadın gölgesi fark etti. Coşkunlukla parmaklarıyla bir öpücük yolladı. Heyecandan hareketlerini kontrol edemiyordu. Arabadan indiği zaman yüzü sapsarıydı. Pek şaşkın bir hali vardı. Peronda şapkasını çıkardı, kendine çeki düzen verdi Yukarı çıkmaya başladı. Dizleri hafifçe titriyordu. Kapıyı açan uşağı... Orsufi İvanoviç evde değil mi? Diye sordu. Evdeler efendim. Şey yani yoklar, evde değiller. Nasıl? Davetleri var bugün. Ben yemeğe geldim, davetliyim. Beni tanımıyor musun oğlum? Tanınmaz olur muyum bayım? Ama size kapıyı açmamamı tembih ettiler. Ne yapayım? Aa, saçmalama oğlum. Sen şey... Yanlışın var. Kim olduğumu biliyorsun tabii. Hem davetliyim, yemeğe davetliyim anlıyor musun? Bay Golatkin paltosunu çıkardı, içeriye davrandı ama uşak yolunu kesti. edersiniz beyim, içeri alamam sizi. Emir aldık, kusura bakmayın. Golatkin'in benzi attı. Tam o sırada iç kapılardan biri açıldı. Olsufi İvanoviç'in emektar oda uşağı Gerasimovic göründü. Uşak ona koştu. Bey içeri girmek istiyor Emelyan Grasimovich. Ahman büyüsün oğlum. İçeriye gitti de şu namussuz haylazı Semyonovic'i yolla bana. Grasimovic genç uşağı azarlayıp yolladıktan sonra nazik ama kesin bir biçimde Yakov Petrovic'e yaklaştı. Mümkün değil beyim. Bizim bey sizi kabul edemeyecekleri için mazur görmenizi rica ettiler. Kabul edemeyecekler mi? Böyle mi söylediler? Affedersin ama neden acaba Grasimovich? Bay sesi kopu kopu veriyordu. Uşak başını salladı. Mümkün değil. Ben haber verdim ama Osif İvanoviç mazur görsünler dediler. Kabul edemeyecekler sizi. Anladım ama neden? Neden? Nasıl olur bu? Orasını bilemem beyim. Özür dilerim. İşlerimiz var. Hayır, hayır. Olamaz, olamaz bu. Sen içeriye haber ver Geresmaviç Ben yemeğe davetliyim. ''Kusura bakmayın efendim. Özür diliyorlar.'' ''Özür diliyorlarsa durum değişir ama gene de tuhaf. Değil mi Gerasimovic?'' ''Efendimiz bilir. izninizle beyim.'' Gerasimovic kesin bir el hareketiyle Yakov Petrovic'in ilerlemesini önledi ve tam o sırada dışarıdan antreye giren iki misafire yol açtı. Girenler Andrei Filipovic ile yeğeni Vladimir Semyonovic'ti. İkisi Golatkin'i biraz hayretle süzdüler.'' Andrey Filipovic bir şey söyleyecek oldu ama Golatkin bozgunu kabul etmişti artık. Kıpkırmızı kesildi. Mahcup bir sırıtmayla yere bakarak antreden merdivene çıktı. Kapının eşiğinde bir an durdu. Ben birazdan gene uğrarım Gerasmoviç dedi. Sorunun halledileceğine eminim. Andrey Filipovic de Golatkin'in peşinden sahanlığa çıktı. Yakov Petrovich diye seslendi. Yakov Petrovich. Dikkat aşağı inen Golatkin birden durdu hızla başını kaldırarak oldukça sert bir sesle ''Bir mi var Andrey Filipoviç?'' dedi. ''Ne oluyor Yakov Petrovic? Hayrola?'' ''Bir şeyim yok Andrey Filipoviç. O Ivanovich'lere gelmiştim dönüyorum. Özel hayatımla ilgili şeyler bunlar.'' ''Ne demek istiyorsunuz?'' ''Özel hayatım demek istiyorum Andrey Filipoviç. Herhalde bunda resmi hayatımı ilgilendirecek olumsuz bir yön yoktur.'' Resmi hayatınızdan bahsetmenin sırası mı şimdi Yakov Petroviç. Belki de sırası değil Andrey Filippovich. Şımarık bir kızın küstahlığı yüzünden. Ne? Ne dediniz? Andrey Filippovich tıkanır gibi oldu. Golatkin şefinin tuhaflaştığının farkına varmadı. Bir adım öne atarak tekrar yukarı çıkacak gibi oldu. Andrey Filippovich elinde olmadan geriledi. Kuşkuyla etrafa bakındı. Golatkin bir iki basamak çıkınca Andrei Filipovic ondan daha çabuk davrandı, içeriye attı kendini. Kapı hızla kapandı. Golatkin merdivende tek başına kaldı, şaşkınlık içindeydi. Üzüntülü bir halde aksilik işte, ne yapalım diye mırıldandı. Birdenbire aşağıda konuşmalar, ayak sesleri duyuldu. Bunlar Oysufi Ivanovich'e gelen misafirler olmalıydı. Bay Golatkin toparlandı, paltosunun raton kürklü yakasını kaldırdı. Yüzünü maskelemeye çalışarak hızlı adımlarla merdivene inmeye koyuldu. Ayakları dolaşıyor, bütün vücudunda bir gevşeme, bir uyuşukluk hissediyordu. Öylesine dalgındı ki dışarıda arabanın kapıya yanaşmasını beklemeden avlunun çamurunu yoğura yoğura sokak kapısına doğru yürüdü. Arabaya binerken bu hantal araçla birlikte yerin dibine bir fare deliğine tıkılmak istiyordu. Sofi İvanoviç'in evinde kim varsa hepsinin pencereleri üşüşerek onu seyrettiğine emindi. Öfkesini Petruşka'dan aldı. Ne sırıtıyorsun eşek? Sırıttığım yok benim. Nereye gidiyoruz şimdi? Eve hadi. Petruşka arkadaki basamağa yerleşerek eve çek arabacı diye bağırdı. Golatkinin aklı gene Petruşka'ya takıldı. Karga sesli herif diye öfkeyle düşündü. Araba İsmailovski Köprüsü'nden epey uzaklaşmışken birdenbire arabacıya geri dönmesini söyledi. Birkaç dakika sonra gene Orsifi Ivanoviç'in avlusundaydılar. Ama Bay Golatkin'in huzursuzluğu üstündeydi o gün. Dur be aptal İrf dur geri dön diye haykırdı. Arabacı bu emri önceden bekliyormuş gibi peronun önünde durmadan avluda bir tur yaparak sokağa sürdü. Bu defa... Eve gitmekten de vazgeçen Bay Golatkin, Semyonovski Köprüsü'nü geçtikten sonra oradaki sokaklardan birine sapmasını söyledi. Oldukça gösterişsiz bir lokantanın önünde arabayı durdurarak hesabını gördü. Petruşka'yı eve yolladı. Yalnız kalınca lokantaya girdi, küçük, özel bir salona geçerek yemek ısmarladı. Kendini iyi hissetmiyordu, kafası karma karışıktı. Yemeği beklerken odada bir duvardan öbür duvara gidip geliyordu. Sonunda bir iskemleye oturdu, başını avuçları arasına alarak durumu gözden geçirmeye başladı. Bir karara varması gerekiyordu. 4. O gün Bay Golatkin'in veli nemeti 6. derecede memur Osufi Ivanoviç Berandeyev'in evinde biricik kızı Klara Osufiyevna'nın yaş günü son derece parlak, görkemli bir ziyafette kutlanmıştı. Böyle bir ziyafet İsmail Horski Köprüsü dolaylarında oturan yüksek memur aileleri arasında yıllardır görülmemişti. Bir ziyafet ki akşam yemeğinden çok Baltazar'ın ziyafetlerini andırıyordu. Zevk, ihtişam, kibarlık bakımından sofradaki kliko şampanya, istiridye, Yeliseyev ile Mülitin'den gelen meyvelerin en pahalısı Mezelerin en çeşitlisi hatta memur misafirlerin en seçkin olması Babil alemlerinden birini hatırlatıyordu bize. Genç kızın yaş günü şerefine düzenlenen bu ziyafet ufak çapta bir aile balosu ile sonuçlandı. Küçük balo deyip geçmeyelim. Kibarlık ve genel durum bakımından pek mükemmel dört başı mamur bir balo oldu. Bununla beraber balodan çok samimi bir aile toplantısına benzemişti. Böyle bir toplantı ancak altıncı dereceden memur berende ev gibilerin evlerinde yapılabilir. Hatta bence her altıncı derecede memurun becerebileceği işte de değildir. Ah şair olsaydım. Ama puşkin ayarında bir şair olmak koşuluyla. Daha küçüklerin böyle konulara burun sokmamaları daha iyi. İşte aziz okuyucular öyle bir şair olsam bu sayılı günü size bir anlatır bir donatırdım ki parmağınız ağzınızda kalırdı. Her şeyden önce şiirime ziyafet sofrasından başlardım. En çok genç ziyafet sahibesinin şerefine kaldırılan ilk kadehin anlatılmasına önem verirdim. Misafirlerin o andaki bekleyişini ve huşu dolu sessizlikten çok Demosten'in belagatını andıran o sessizliği, ak saçlarına yaraşan yüksek nişanlarına göre şeref mevkiinde bulunan Andrey Filipovic'in kadeh kaldırışını kaleme alırdım. Bu gibi önemli anlarda içilmek üzere uzak bir ülkeden getirtilen köpüğü bol, şaraptan çok tanrıların içtikleri nektara benzeyen şarabı da unutmazdım. Andrei Filippoviç'ten sonra kadeh kaldırma sıralarını bekleyen başka misafirlerle mutlu ailenin bütün kişilerini bir bir çizerdim. Sözü sık sık geçen Andrei Filippoviç'in kadehine bir damla gözyaşı düşürürken tebrikleriyle mutluluk dileklerini sunmasını, Klara, Orsif Yevna'nın sağlığı için ayrıca mutluluktan, utangaçlığından bir bahar gülü gibi pembeleşerek annesinin boynuna sarılmasını, ak saçlı babasının duygulanıp ağlamasını nasıl olsa gerektiği gibi dile getiremezdim. Ayaklarını uzun hizmet yılları sırasında kaybeden Orsif Ivanoviç duygulanmakta haklıydı. Kader, çalışma yolundaki çabasını ve geçirdiği üzüntüleri unutturmak için servet, Büyüyecek bir ev ve birkaç köyden başka güzel bir kız evlat vererek ödüllendirmişti onu. Orsufi İvanoviç o akşam çocuk gibi ağladı. Büyük koruyucu ekselansın iyiliklerinden söz açtı. O anda odada bulunanların coşkunluğunu nasıl anlatırım size? Şu kadarını söyleyeyim. Hali ve duruşuyla 14. dereceden genç bir memur olmaktan çok General rütbesindekilere benzeyen bir delikanlı Andrei Filippoviç'in dokunaklı nutkunu dinlerken tıpkı o yaşlı memurlar gibi gözyaşı döktü. Hoş Andrei Filippoviç'i o anda yüksek bir memur veya herhangi bir devlet dairesinin bir şube şefine benzetemezdim. Kime neye benzediğini ben de bilmiyordum. Bence bunların hepsinin üstündeydi. Yazık ki üslubum böyle olağanüstü güzellikleri, ibret verici anları ifade edecek kadar kudretli ve ağdalı değildir. Böyle anlarda insan bunların kötülüğü, muzır düşünceleri, ahlaksızlığı ve kıskançlığı yenmek için yaratıldığına ister istemez inanır. Bence hiçbirinin üstünde durmadan alçak bir sessizlikle geçiştirmek çok daha anlamlı olur. Yine de size iyiliğin zaferinin örneği olarak 26. baharına giren Andrei Filippoviç'in yeğeni Vladimir Semyonoviç'i göstermeden yapamayacağım. Amcasından sonra o da genç ve güzel tören sahibesine en içten dileklerini sundu. O anda kızın annesiyle babasının gözlerini nemlenmişti. Andrey Filippoviç yeğenine iftiharla bakıyordu. Misafirlerin kimi duygulanıyor, kimi özellikle delikanlının birkaç arkadaşı, Talihli genci belli belirsiz kıskanarak süzüyorlardı. Bunları uzun uzun anlatmayacağım. Sadece söz gelişi bu gencin tabii olumlu anlamda kendi yaşının adamına değil büyük rütbeli ağırbaşlı amcasına benzediğini ekleyeceğim. Yaşlı görünüşlü bu gencin her hali erdemli bir insanın eriştiği yüksekliği ve mutluluğu haykırıyordu. Bay Golatkin'in çalıştığı dairede masa şefi olan Anton Antonovic Setoçkin'den de kısaca birkaç kelimeyle söz açacağım. Anton Antonovic Setoçkin hem Andrei Filipovic'in hem Orsif'i İvanovic'in daire arkadaşıydı. Ak bak, sevimli ihtiyarcık aynı zamanda Klara Orsif Yevna'nın vaftis babasıydı. Eski aile dostu olarak kadeh kaldırırken güldürücü bir şiir okudu. Horoz taklidi yaptı. Anton için bu deyim yerinde ise kabaca senli benliğinin topluluğu nasıl gülmekten kırdığını, Klara Otif Yevna'nın büyüklerinin emriyle sevimli ihtiyarcığı nasıl öptüğünü anlatmadan geçeceğim. Şu kadarını söylemekle yetineceğim. Berendeyev ailesinin dört başı mamur sofrasından kalkan misafirler adeta birbirlerine kardeşlik duygularıyla bağlanmışlardı. Yaşlılar. Kalburüstü kişiler kibar bir içtenlikle ayaküstü bir iki laf ettikten sonra kendilerine yaraşan ağırbaşlılıkla başka salonlara geçtiler. Orada birkaç gruba ayrılarak değerli zamanlarını harcamadan yeşil çuvalı masalara oturdular. Bayanların hepsi büyük salona toplanmış, sevimli, candan bir halle cıvıl cıvıl konuşuyorlardı. Talihin çeşitli nimetleriyle ödüllendirilen saygıdeğer ev sahibi, Koltuk değneklerine dayanarak kızının ve Vladimir Semyonovic'in yardımıyla misafirlerini ağırlıyordu. Sonunda o da coştu. Böyle sayılı günde toplantının eksiksiz olması için her fedakarlığı göze almaya ufak çapta bir balo artıklamaya karar verdi. Bu işi genç yaşına rağmen ağırbaşlı haliyle 6. dereceden bir memura benzeyen delikanlıyı havale ettiler. Gelen 11 kişilik orkestra tam saat sekiz buçukta Fransız kadrilleriyle buna benzer zarif danslar çalmaya başladı. Saygıdeğer Oysifi İvanoviç'in tertiplediği şirin baloyu zayıf, renksiz kalemim canlandıracak güçte değildir. Hem sorarım size, Bay Golatkin'in belki kendi çapında meraklı ama pek sade serüvenlerini anlatan benim gibi iddiasız, mütevazi bir öykücü o balo öyküsünün üstesinden gelebilir mi hiç? Orada bulunan soylu hanefendilerin çevresindeki olağanüstü güzellik, zarafet, kibar bir neşe, sevinçli bir ağırbaşlılıkla, ağırbaşlı bir sevimlilik karışımını kim gerektiği gibi dile getirebilir. Tenleri beyaz, pembe çiçekleri andıran yüz ve omuzlarıyla, sülüm boyalarıyla, minik hareketli ayaklarıyla bayanların hepsi birer masal perisi gibiydi. Gelelim onlarla dans eden erkeklere. Kimin neşeli İçi içine sığmaz çapkınlar, kimi ağırbaşlı vakur efendilerdi. Ama çoğu çakır keyifti. Dans aralarında koridorun öbür ucundaki küçük yeşil odaya toplanarak pipolarıyla sigaralarını tutturuyorlardı. Hepsinin memuriyet derecesi gibi aile durumları da yüksekti. Hepsi zarif, onurlu gençlerdi. Çoğu bayanlarla yalnız Fransızca konuşuyordu. Rusça konuşanlar da ancak anlamı derin. Zarif komplimanlar yapmak için seçkin bir Rusçadan yararlanıyordu. Tabii sigara içilen oda da bekarlar arası konuşulan dili epey farklıydı. Daha serbest, daha teklifsizdi. Ulan petka, ne polka döktürdün be? Ya da vay sulovasya, kızın ellenmedik yerini bırakmadın gibi nazik şakalaşmalar da oluyordu. Yukarıda dediğim gibi sevgili okuyucular, kalem bütün bunları tek tek gereken canlılıkla tarife yeterli değildir. İyisi mi şu gerçekten yaşanmış öykünün biricik ve gerçek kahramanı Bay Golatkin'e dönelim. Adamcağız o anlarda oldukça tuhaf, hatta tuhaftan daha güç, acı bir durumda bulunuyordu. Kısacası Golatkin, Osif Ivanovich'in servis merdiveninin sağanlığındaydı. Oracıkta bir köşeye büzülüp sinmişti. Rahat bir yer değildi, oldukça karanlıktı. Yakov Petrovich büyücek bir dolapla eski bir paravanın arasında sıkışmış. Bir takım ıvır zıvırlı döküntülerin arasına gömülmüştü. Ara sıra başını uzatarak ilgisiz bir seyirci haliyle dışarıya bakıyordu. Ona sorarsanız sadece seyretmek için duruyordu orada. İstediği anda içeri girebilirdi. Girmesine kim engel olabilirdi sanki? Bir adım atması yeterdi. Hal böyleyken laf aramızda acı soğukta çeşitli hırdavat arasında iki saatten fazladır durmasının normal sayılabileceğini iddia etmesi biraz garipti. Durduğu yerde hep beklemeyi bilen muradına ulaşır sözlerini tekrarlıyordu. Bay Golatkin bunu vaktiyle bir kitapta okumuştu. Şimdi hatırlaması tam yerindeydi. Gerçekten bulunduğu duruma tıpatıp uyuyordu. O aralık 3 saattir karanlıkta soğuk merdivende çivi kesen adamın peşine düştüğü macerayı olumlu bir sonuca nasıl bağlayabileceğini düşünürken neler aklına gelmiyordu? Bir öğünün ikmeklerini sıralarken nedense Türk veziri Marsimidrisle ile Dilber Kontes Luiz'i hatırladı. Bu öyküyü de başka bir kitapta okumuştu. Sonra cizbitlerin bir amaca ulaşmak için her çareyi mübah saydıklarını düşündü. Aman cizbitler de kim? Hepsi ahmak onların. Hepsini cebinden çıkarırım. Evet sorun yalnız servis merzivenine açılan büfe odasının boş olduğu anı yakalamaktı. O zaman net cizvitlere ne başka kimseye bakmadan içeri girip büfeden çay salonuna oradan oyun odasından doğruca polkaların kadrillerin oynandığı büyük salona geçerdi. Geçerdi yüzde yüz geçerdi. Kimsenin ruhu duymadan yapardı bunu. Ondan ötesi kolaydı. Yüzde yüz gerçek öykümüzün kahramanının o andaki durumu ve ruh hali böyleydi işte. Yine de duyguları epey karışıktı. Çünkü merdivenden yukarı çıkmak büyük bir marifet değildi. Bunu herkes yapabilirdi. Nitekim o da rahatça çıkmış, içeri girmişti. Ama daha sonrasında cesareti yoktu. Aslında bir kimseden veya bir şeyden çekindiği yoktu. Bu maceranın devamı çekmiyordu onu artık. Şu karanlık köşede kıpırdamadan uslu uslu durmayı tercih ediyordu. Viö'nün söylediklerini bir daha hatırladı ve kızdı. Viö'den bana ne? Donmuş eliyle üşümüş yanağını çimdikledi. Numaracı sende. Budala. Adın gibisin Golatka. Yalancıktan bu çıkışmanın nereden aklına geldiğini kendi de bilmiyordu. Belirli bir amacı yoktu. İçinden gelmişti besbelli. Tam o anda deminden beri aradığı fırsat çıka geldi. Bufo odasını kollarken boş olduğunu fark etti. Hemen davrandı. İki adımda kapının eşiğindeydi. Gireyim mi girmeyeyim mi? Hadi gireyim. Ne olur yani. Zafer cesurlarındır. Golatkin kendini gene paravanın arkasında buldu. Yo, şimdi olmaz. Sırası değil. Ya birisi girerse? Tamam oldu bile. Tüh kimse yokken ne iyi fırsattı. Dalsaydım içeri. Şimdiye kadar salonda olurdum. Ama ben de bu pısırıklık varken bir halt edemem. Tavşan gibi tabansızım. Yalnız miskince adilikler benim işim. Şimdi kazık gibi burada durmanın ne hali var? Evde olsaydım rahat rahat sene serpe çayımı içerdim. Ne iyi olurdu. Tam çay zamanı. Hem daha gecikirsem Petruşka da söylenmeye başlar. Gitsem mi? Ne olur yani? Cehennemin dibine bütün işlerle ziyafetler gidiyor işte? Bay Golatkin kesin olarak eve dönme kararını verdikten sonra yaylanmış gibi öne fırladı ve kendini büfe odasında buldu paltosunu, şapkasını bir köşeye attı. Saçını başını düzeltti. Redingotunun yakasıyla kollarını çekiştirdi. Arkasından evet arkasından çay salonunun yolunu tuttu. Oyun masasındakiler kumar heyecanıyla gelenin farkında olmadılar. Bay Golatkin sağa soluna bakmadan doğruca dans salonuna daldı. Tam o sırada sanki mahsus gibi dans bitmiş orkestra susmuştu. Genç bayanlar göz alan gruplar halinde salonda ağır ağır gezinirken erkeklerin bir kısmı kendi aralarında gevezelik ediyor, bir kısmı da bayanlardan sonraki danslar için söz alıyorlardı. Yakov Petroviç hiçbirinin farkında değildi. Gözü sadece Klara, Osif Yevna ile yanında bulunan Andrei de ve Vladimir deydi. Yanlarında dikkati çeken, Hatta ilk bakışta şimdiden az çok başarılı bir geleceğe ulaştığı anlaşılan birkaç genç memur da vardı. Golatkin yürümeye devam etti. Davet edilmediği, istenmediği halde bu toplantıya bir kuvvetin sürüklemesiyle geliyordu. Yürürken general rütbesinde bir adamla çarpışıp ayağına bastı. Derken ayağı yaşlı bir kadıncağızın eteğine takıldı. Etek hafifçe yırtıldı. Tepsi elinde salondan geçen bir uşağa ve yolunun üstüne çıkan bir iki kişiye çarptı. Hiçbirinin farkına varmadığı ya da vardığı halde üstünde durmadı. Sonunda Clara Osif Yevnan'ın karşısına dikildi. Şüphesiz o anda en çok istediği şey orada olmamak yerin dibine geçmekti. Ama olan olmuştu. Elinden bir şey gelmezdi artık. Başarısızlıktan yılma, başarınca da yüklen diye aklından geçirdi. Evet Bay Golatkin entrikacının biri değildi. Salonlarda boyun kırmak ondan uzaktı. Ama olmuştu bir kere. Üstelik cizbitler de işe karıştı. Ne olursa olsun Golatkin o anda hepsini unuttu. Salondaki gezinmeler, uğultu halinde devam eden konuşma ve gülüşmeler birdenbire kesildi. Hepsi yavaş yavaş Yakov Petrovic'in çevresinde toplandı. O bunun da farkında değildi. Gözleri yerde taş kesilmiş duruyordu. İçinden o gece kendini vurmak geldi. Bu karardan sonra biraz açıldı, derlenip toplandı ve konuşmaya başladı. Sözüne kutlama ve mutluluk dilekleri sunmakla başlayan Yakov Petroviç kutlama kısmını oldukça becerdi. Dilekler faslına gelince tökezledi ve bununla her şeyi berbat ettiğini anladı. Gerçekten de öyle oldu. Dili dolaştı, kızarıp bozardı, gözlerini yere indirdi ve sustu. Ama bir an sonra onu saran kalabalığı cesaretsiz bir bakışla süzdü. Bayılacaktı neredeyse. Etrafındakilerin öyle korkunç pusuya yatmış bir halleri vardı ki. Geride duranlar aralarında fısıldaşıp duruyor. Daha öndekiler açıkça kahkahayı basıyordu. Golatkin zavallı şaşkın bakışını Andrei Filipovic'e çevirdi. Ama Andrei Filipovic'in kahreden bakışı onu tam anlamıyla yerle bir etti. Ezici sessizlik devam ediyordu. Sonunda Golatkin duyulur duyulmaz bir sesle ''Bunlar ailem ve özel hayatımla ilgili şeyler'' Andrei Filipovic dedi. Bildiğiniz maceralar değil. ''Ayıp bu yaptığınız. Utanın.'' diye fısıltılı bir sesle kesti Andrei Filipovic. İyice kızmıştı. Sonra Clara Osifyevna'nın koluna girerek Golatkin'e sırtını çevirdi. ''Utanmam için sebep yok.'' Andrey Filipovich diye onun gibi fısıldayarak karşılık verdi Golatkin. Büzülmüş, ufalmış adeta bakışını onu merakla süzen misafir kalabalığına çevirdi. Durumu kavramaya çalışıyordu. Ne var yani? Bir şey yok. Herkesin başına gelebilir bunlar. Golatkin bir yandan bunları geveliyor, bir yandan da kalabalığı yararak sığışmak istiyordu. Yol açtılar. O da iki sıra misafir arasından ayakları dolaşarak geçti kader sürüklüyordu onu. Bunun bir kader sürüklemesi olduğunu anlıyordu. Deminki gibi o karanlık servis merdiveninde olmayı ne kadar isterdi. İmkan olmadığına göre bari başkalarının dikkatini çekmemek için bir köşeciye sığınabilseydi. Kimseye ilişmeden, kimsenin gözüne batmadan duracak, ev sahibiyle misafirler de iyi niyetine kanaat getirerek halini hoşgörüyle karşılayacaklardı. Sonunda dilediği gibi bir köşeye sıkıştı. Kimseyle fazla yakınlığı olmayan bir misafir gibi kayıtsız bir tavır aldı. Daha serbest görünmek için de önünde duran iki boş sandalyeye abandı. Sandalyelerin arkalığını iki eliyle tuttu. Yanındaki uzun boylu yakışıklı subaya gülümseyerek baktı. Bu iki sandalyenin sahibi var teğmenim dedi. Biri Klara Oğuşuf öteki Prenses Çevçihanova'nın. Onlara ayırdım bunları. Golatkin konuşurken tıkanacak gibi bir hali vardı. Yakışıklı Teğmen'in küstah derecede boğuk bakışının altında bir böcek gibi küçük, önemsiz hissetti kendini. Teğmen küçümsel bir gülümsemeyle sırtını çevirdi. Birinci denemede bozguna uğrayan Golatkin yılmadı. Bir deneme daha yapmaya karar verdi. General rütbesinde göğsünde bir yıldız parlayan yaşlı bir zatın yanına sokuldu. Ama buradan da yüz bulamadı. Adamın soğuk bakışının altında üstüne bir kova soğuk su dökülmüş gibi ürperdi, sustu. Artık kimseyle konuşmayacak, öbür misafirler gibi etrafa önem vermeden duracaktı. Bu karardan sonra biraz rahatladı. Sıkıntılı durumunu maskelemek için Redingotu'nun kollarını düzeltti. Sonra bakışını rastgele misafirlerden birine dikti. Adamın saçları takma galiba. Perikosunu çıkarsa kafası avucumun içi gibi çıplak olur diye düşündü. Bu önemli keşiften sonra Bay Golatkin Arap emirlerini hatırladı. Peygamber soyundan olduklarını belirtmek için başlarına yeşil sarıklar sararlarmış. Sarığın altında başları saçsız ve tıraşlıymış. Son konu Türklerle ilgili olduğu için Golatkin Türk işi terlikleri hatırladı. Andrei için papuçlarını şark terliklerine benzetti. Artık eskisi gibi sıkılmıyor, durumu yadırgamıyordu. Şu tavandaki avize birdenbire kopsa da yere düşse hemen Clara Oysif Yevna'yı kurtarmaya koşardım diye düşündü. Kurtardıktan sonra da korkmayın bir şey olmadı. Ben sizi kurtardım derdim ona. Golatkin'in gözleri Clara Oysif Yevna'yı ararken bakışı Berendeyevler'in emektarı Gerasimoviç'e takıldı. İhtiyar uşak son derece resmi kesin bir tavırla ona doğru geliyordu. Golatkin ürperdi. İçini belli belirsiz ama son derece tatsız bir duygusardı. sardı. Elinde olmadan başını sağa sola çevirdi. Ne olur ne olmaz diye usulca sıvışmayı düşündü. Fakat geç kalmıştı. Gerasimovic karşısındaydı. Golatkin sırıttı. Gerasimovic'in gözlerinin içine bakarak ''Şu Şam'dan da kim bak Gerasimovic düşecek neredeyse'' dedi. ''Uşaklara söyle düzeltsinler şunu.'' ''Ne mumu? Düşeceği falan yok. Dimdik duruyor.'' Sizi dışarıdan birisi istiyor beyim. Buyurun. Ben mi? Kim istiyor Gerasimovic? Kim olduğunu bilmiyorum. Bir ahbabınızın adamıymış. Yakov Petrovic Kolatkin burada mı? diye sordu. Çok önemli ve acele bir iş için görüşecekmiş sizinle. Öyle dedi. Yanlışın var Gerasimovic. Olamaz. Yanıldığımı sanmam efendim. Hayır, hayır Gerasimovic. Sanacak, sanmayacağı yok bunun. Kimse aramaz beni burada. Soracak kimsem yok çünkü. Hem burası evim benim Gelesmoviç. Yakov Petrovit solu kaldı etrafı süzdü. Salondakiler Golatkin'in en ufak hareketini gözden kaçırmamaya çalışıyorlardı. Erkekler daha yakına sokuldular. Bayanlar az ötede kuşkuyla fısıldaşıyorlardı. Ev sahibi de geldi. Olay oldukça gürültüsüz patırtısız geçtiği için olanlardan haberi yokmuş gibi davranıyordu. Ama Golatkin kaderini tayin edecek anın geldiğini seçmişti. Hücuma geçerek düşmanlarını yere sermenin tam zamanıydı. İyice heyecanlanmıştı. Hala karşısında duran Gerasimovic'e döndü. Heyecandan titreyen içten bir sesle. ''Evet yanılıyorsun dostum.'' diye tekrarladı. Kimse çağırmadı beni. ''Şunu da söyleyeyim. Bu sabah beni buradan uzaklaştırmaya çalışırken de yanlış hareket ettin. Osif Ivanoviç veri nimetimdir.'' Bana yıllar yılı tam anlamıyla babalık eden Osifi İvanoviç'in en mutlu gününde bana evinin kapısını kapadığını söylemekle büyük bir yanlışlık yaptın Geresumovic. Bay Golatkin kendinden memnun. Gerçekten duygulu bir halde yaşlı gözleriyle etrafı süzdü. Önemli bir andı bu. Salondakileri kazandığına yüzde yüz emindi. Alçak yere bakarak Osifi İvanoviç'in onu kucaklamasını bekliyordu. Misafirlerden duygulananlar oldu. Hatta korkunç eğilmez Gerasimovic'in ağzından pek gevşek bir bilmem ki vallahi çıktı. Ama Yakov Petroviç'in kör talihi buraya da yetişti. Orkestra tam o sırada olanca münasebetsizliğiyle gürültülü bir polka çalmaya başladı. Adamcağız bütün çabalarının bir anda yok olduğunu hissetti. Ürperdi. Salon yeniden canlandı. Gerasimovic dansa hazırlananlara yeri açmak için biraz geriledi. Vladimir Semyonovic ile Klara Oysifyevna oyunda arkalarından Prenses Çevçihanova ile yakışıklı teğmen dansa başladılar. Dans etmeyenler herkesin pek hoşuna giden Polka'yı zevk ve neşe içinde seyrediyorlardı. Golatkin bir anda unutuldu. Fakat dans biter bitmez yeni bir olay ortalığı gene birbirine kattı. Bay Golatkin yorgunluktan soluk soluğa, Yanakları al al kendini koltuğa bırakan Clara Osifyevna'nın danstaki başarısını tebrik edenlerin meydana getirdiği kalabalığı yararak genç kızın tam önünde durdu. Yüzü sararmıştı. Sanki dans edip yorulan oymuş gibi bitkindi. Dudaklarında çarpık bir gülümseme titriyordu. Clara Osifyevna'yı dansa kaldırmak istiyormuş gibi elini uzattı. Genç kız boş bulundu besbelli. Ayağa kalkarak elini ona verdi. Yakov Petrovic bir iki adım attı, ayaklarının kah birini kah ötekini kaldırıyor, yere sürterek reveransa benzer bir takım hareketler yapıyordu. Birdenbire yere kapaklanacakmış gibi sendeledi. Clara Oysif Yevna bir çığlık attı. Yanlarında bulunanlardan birisi genç kızın elini Golatkin'in elinden çekti. Adamcağızı geri geri ittiler. Etrafı yeniden çevrildi. O sırada iki koca karının cırlak aykırışları duyuldu. O itilip kakılırken az kalsın deviriyordu onları. Bir kargaşa dıktır gidiyordu. Hepsi birden bir şeyler bağırıyor. Kimse kimseyi dinlemiyordu. Orkestra sustu. Yakov Petrovic de onu saran çevrenin ortasında. Hep o çarpık gülümsemeyle sağa sola bakıyor. Şu polka gerçekten meraka değer. Bayanların haklı olarak hoşuna giden bir dans. Biz de denemek istedik ama evet kabul etmek zorundayım diye kekeliyordu. Neyi kabul edeceğini kimse öğrenemedi. Çünkü bir el birdenbire Golatkin'in koluna yapıştı. Başka bir el sırtına hafifçe doyanarak adeta okyadyasını onu bir yana itmeye başladı. Bu görünmeyen ellerin yardımı ile ilerleyen Golatkin kapıya doğru itildiğini anladı. Bir şeyler söylemek, bir şeyler yapmak istedi. Daha doğrusu hiçbir isteği yoktu artık. Sadece farkına varmadan sırıtmaya devam ediyordu. Arkasından birisi sırtına paltosunu attı. Şapkasını kulaklarına kadar indirdi. Bir an sonra Bay Golatkin kendini dışarıda, soğuk, karanlık merdivenin sahanlığında buldu. Ayağı bir şeye takıldı. Sallandı, uçuruma düşüyor sandı. Bağırmak istedi, ağzını açtı, yutkundu ve avluda olduğunun farkına vardı. Serin hava yüzüne çarptı. Yakov Petroviç bir an hareketsiz durdu. Birdenbire yukarıdan orkestranın oynak sesi duyuldu. Bay Golatkin her şeyi hatırladı. Sonra mıhlana kaldığı yerden koparcasına olabildiğine koşmaya başladı. Bay Golatkin düşmanların saldırmalarından, ötekinin berikinin çeşitli muzur hareketlerinden, koca karıların telaşlı haykırışmalarından, genç kadınların ahvahlarından, Andrei Filippovich'in kahredici bakışlarından hiç arkasına bakmadan kaçıyordu. İsmailovski köprüsüne yakın bir yere çıktığı zaman Çalar saatli bütün Petersburg kuleleri gece yarısını çoktan çalmıştı. Bay Golatkin o anda kendini ölmüş, tam anlamıyla bitmiş biliyordu. Ayaklarının onu nasıl taşıdığını anlamıyordu. Ona göre mucize gibi bir şeydi bu. Havanın kötülüğü Kasım gecesinde tam uygundu. Nem, sis, yağmurla kar, kısacası Kasım dağarcığında ne varsa... Nezle, grip, anjin gibi illetleri olanca cömertliğiyle ortalığa saçıyordu. Rüzgar tenha sokaklarda oluyor, fontankanın koyu sularını rıhtımın parmaklığından dışarı taşları fışkırtarak sokak fenerlerinin ince direklerine kadar sıçratıyordu. Fenerler de alta kalmıyor, rüzgarın ulumalarına tiz cırlak gıcırtılarla karşılık veriyordu. Petersburg'da oturanlar bu bitmez tükenmez cızırtılı kış konserlerini gayet iyi bilirler. Yağmurla karışık kar yağıyordu. Rüzgar estikçe yağmur itfaiye hortumundan fışkırır gibi Golatkin'in yüzüne fışkırıyor, derisini binlerce iğneyle geliyordu. Arada bir uzaktan gelen arabaların tekerlek sesinden rüzgarın uğultusuyla sallanan fener direklerinin gıcırtısından başka şey duyulmuyordu. Yağmur suyu damlardan... Su oluklarından ve pencere pervazlarından kaldırımlara şırıl şırıl akıyordu. Etrafta ta uzaklara kadar tek bir canlı görünmüyordu. Hoş o saatte hele böyle bir havada başka türlü olamazdı ya. Yalnız Bay Golatkin fontan karıhtımından üzgün, kederli, kendine has aceleci koşar adımlarla tırıs tırıs gidiyordu. O anda en çok istediği şey bir an önce... Şestilovacnaya sokağında dördüncü kattaki küçücük dairesine ulaşmaktı. 5. Bay Golatkin, altıncı dereceden memur Berende evin evinde uğradığı yenilgiden öylesine sarsılmıştı ki, havanın azgınlığı vız geliyordu ona. Petersburg'un kudurgan kasımı olanca yağmurunu, karını nesi varsa adamcağızın üstüne boşaltmış, uğultularıyla sersemletmiş, kemiklerine kadar üşütmüştü bu yetmezmiş gibi suratını avuç avuç kar fırlatarak yolunu şaşırtmış, kalan aklını başından almıştı. Dışarıdan birisi Yakov Petrovic'in bu köz köz acıklı tırısını görse, onun o anda duyduğu acıyı, koşmasının da doğrudan doğruya kendinden kaçma olduğunu kolayca anlardı. Evet, yalan değildi. Öyle bir ruh hali içindeydi. Hatta Bay Golatkin yalnız kendinden kaçmak değil, Büs bütün yok olmak istiyordu. O dakikalarda bir şey anlamıyordu. Çevresinde olan bir tenin farkında değildi. Sağ ayağından çıkan lastiğin teki yaya kaldırımının çamurlu kar birikintisinde kaldı. Yakov Petrovic onu almayı düşünmedi. Hatta ayağından çıktığının farkında da değildi. Hala deminki iç sarsıntısının etkisindeydi. İkide bir kaldırımın ortasında kakılmış gibi duruyor. Her durmada bir an için ölüyor, yok oluyordu. Sonra birden silkinerek yeniden olanca hızıyla koşmaya başlıyordu. Peşinden kovalayan varmış gibi uğradığı korkunç felaketten kaçmak istercesine ardına bakmadan koşuyor, koşuyordu. Durumu gerçekten acıklıydı. Sonunda soluksuz kalınca bire durdu. Burnu kanayan bir adam gibi rıhtımın demir parmaklığına abanarak gözlerini fontankanın kabarmış bulanık sularına dikti. Bu durumda ne kadar kaldığını bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey Bay Golatkin'in o anda son derece bitkin, ruhen hırpalanmış iradesini tamamıyla yitirmiş olmasıydı. Oysufi İvanoviç'in evinde kopan rezaleti, Şestilovacınaya sokağındaki evini, o andaki buhranlı halini hepsini unutmuştu. Zaten elinden ne gelirdi? Artık hepsi bir de onun için olan olmuş, hakkında karar verilmiş, imzalanmıştı. Yakov Petroviç bunları aklından geçirirken birdenbire, evet birdenbire bütün vücuduyla ürperdi. Elinde olmadan iki adım geriledi, sebebini bilmediği bir kuşkuyla etrafa göz attı. Kimse yoktu. Olağanüstü bir olay da geçmemişti. Ama Yakov Petrovic'e o anda yakının da birisi varmış gibi geldi. Evet, tıpkı ona benzeyen birisi. Demir parmaklığı abanarak duruyordu. Hatta bir aralık Yakov Petrovic'e anlaşılmaz bir şeyler mırıldanmıştı galiba. Çabuk çabuk söylemişti ama Golatkin sözlerinin onu ilgilendirdiğini anlamıştı. Bay Golatkin yeniden ortalığı bakışlarıyla taradı. Sonra hayal mi görüyorum yoksa dedi. Nereye gitti acaba? yok gözleriyle kalın sis perdesini delmeye çalışırken içi rahat değildi. Ama dikkatini çekecek yeni bir şey göremeyince biraz yatıştı. Her şey yerli yerinde gerektiği gibiydi. Kar daha hızlı, daha sık, daha iri düşüyordu. Yirmi adım ötesini seçmek mümkün değildi. Fener direkleri öncekinden daha tiz sesler çıkararak gıcırdıyor. Rüzgar sadaka dilenen sırnaşık bir dilenci gibi daha yanık, daha acıklı sesler çıkarıyordu. Bay Golatkin dişlerini sıktı, yola devam etti. Etrafına yan yan bakarak acayip şey, ne oldu bana öyle diye tekrarladı. Bütün varlığını hüzne de korkuya da benzeyen garip bir duygu sardı. Vücudu iki de bir ince ince ürperiyordu. Kendine cesaret vermek için ne oluyorum sanki? Belki kurduğum kadar fena bir şey yok. Kimsenin şerefiyle oynamadım, belki olacağı var zaten diye kendini teselli ediyordu. Ama söylediğinin pek farkında değildi. ''Öyle ya, bakarsın her şey düzelir. Her şey gene süt liman olur. Kimsenin bir diyeceği kalmaz.'' Bay Golatkin'in biraz içi ferahladı, toparlandı. Üstünü başını kalın bir tabaka halinde kaplayan karı silkeledi ama içini kemiren sıkıntıdan bir türlü sıyrılamadı. Birdenbire uzakta bir top gürledi. Yakov Petrovic başını salladı. ''Bu havanın sonunu iyi görmüyorum.'' Selmi basacak ne? Bunu söyledikten veya içinden geçirdikten sonra bir adamın ona doğru yürüdüğünü gördü. Onun gibi geç saatlere kadar dışarıda kalan birisiydi besbelli. Görünüşte basit, üstünde durulmayacak bir şeydi ama Yakov Petrovic nedense kuşkulandı, korktu adeta. Adamdan bir kötülük göreceğinden değil, öyle işte. Kim bilir neyin nesi. Bu saatte dolaştığına göre, belki karşıma çıkıp bir maksatla yolumu kesiyor. İhtimal bunu aynı şekilde düşünmemiş sadece bir an şuur altında hissetmişti. Esasen aradan öyle kısa bir an geçti ki ne bir şey düşünmek ne de duymak için vakit kaldı. Adam ondan iki adım ötedeydi. Bay Golatkin her zamanki gibi kendine has umursamaz halini takındı. Sanki bütün dünya bir yana o bir yanaymış gibi kimseye ilişmeden yoluna devam ediyordu. Öyle ya yol geniş herkese açıktı. Haliyle belirtmek istiyordu. Bir an olduğu yerde yıldırımla vurulmuş gibi kala kaldı. Önünden hızla geçen adamın ardından baktı. Sonra rüzgar vurmuş fırıldak gibi döndü. Adam lapa, lapa yağan kar bulutu arasında kaybolmak üzereydi. O da pek hızlı gidiyordu. Tepeden tırnağa sımsıkı giyinişi, atkısı hepsi Bay Golatkin'in eşiydi. Onun gibi rıhtım kaldırımından küçük, sık koşar adımlarla yürüyordu. Yakov Petrovic kuşkulu bir gülümsemeyle ''Bu da nesi?'' diye bırıldandı, hürperdi, sırtının buz kesildiğini hissetti. Adam gözden kayboldu, adım sesleri bile duyulmaz oldu. Fakat Yakov Petrovic hala durduğu yerde arkasından bakmaya devam ediyordu. Sonunda yavaş yavaş toparladı. Bu sefer kendi kendine kızdı. ''Benimki de saçmalık, delirdim mi yoksa?'' diye söylendi. Adımlarını sıklaştırdı. Yürürken düşünmemeye çalışıyordu. Hatta bulunduğu dekor ve havadan sıyrılmak için gözlerini yumdu. Birdenbire rüzgarla fırtına uğultusu arasında yaklaşan ayak sesleri duydu. Silkinerek gözlerini açtı. 20-25 adım ötede ona doğru yürüyen birisini fark etti. Adam sık adımlarla yürüdüğü için aralarındaki mesafe hızla azalıyordu. Bay Golatkin gelenin yüzünü iyice seçtiği zaman hayret ve dehşetle bağırmaktan kendini alamadı. Dizleri kesildi, düşecek gibi oldu. 10 dakika önce onu geçen adam gene karşısındaydı. Yakov Petrovic olduğu yerde mıhlana kaldı. Bir çığlık attı sonra adamın peşinden koşmaya başladı. Onu durdurmak için arkasından seslendi. Adam 15 adım ötede durdu, yüzünü Yakov Petrovic'e çevirdi. Yoldan alıkonduğu için canı sıkılmış görünüyordu. Kolatkin'in ne söyleyeceğini belli derecede sabırsızlanarak bekliyordu. Altında durduğu sokak feneri yüzünü tamamen aydınlatıyordu. Golatkin titrek bir sesle ''Özür dilerim efendim yanılmışım galiba.'' diye mırıldandı. Öteki ses çıkarmadı. Hışımla dönerek besbelli yitirdiği birkaç saniyenin acısını çıkarmak için eskisinden de hızlı yola devam etti. Bay Golatkin yaya kaldırmanın kenarındaki binek taşına halsizce çöktü. Bu kadar şaşırmakta haklıydı ama karşılaştığı adam hiç de yabancı gelmiyordu ona. Hatta Golatkin kesin olarak onu tanıdığına... Sık sık üstelik pek yakında gördüğüne emindi. Belki de daha dün görmüştü. Ama önemli olan bu değildi. Zaten adamın göze çarpan bir özelliği yoktu. İlk bakışta dikkati çekmiyordu. Bütün namuslu insanlar gibi efendi bir adamdı. Belki kendine göre bazı erdemleri vardı. Kısacası kendi halinde bir adamdı. Golatkin ona karşı ne nefret ne de kin. Hatta en ufak bir soğukluk duymadı. Gene de... Meselenin önemli yönü buydu, onunla bir daha karşılaşmayı asla istemezdi. Şunu da söyleyeyim, Bay Golatkin adamın adını, soyadını, her şeyini biliyordu. Fakat karşı karşıya geldiği zaman, bunun adı babasının adı ve soyadı falan filandır demektense, ölmeyi tercih ederdi. Öykümüzün kahramanının şaşkınlığının çok mu, az mı sürdüğünü, taşın üstünde ne kadar oturduğunu kesin olarak söyleyemeyiz. Sonunda biraz toparlandı. Ardına bakmadan, soluk almadan olanca hızıyla koşmaya başladı. Tıkanıyordu. Bir iki kere ayağı sürçtü, düşecek gibi oldu. O sıra öbür lastiği de çamura saplandı. Yakov Petroviç azıcık soluk almak için adımlarını ağırlaştırdı. Etrafını hızlı hızlı süzdü. Farkına varmadan Fontanka'ya geçmişti. Aniçkin köprüsünü geçerek Nevski'den Liteynaya caddesine sapmak üzereydi. Liteynaya'dan yürüdü. O anda bir uçurumun dar, çıkıntılı kenarının tam ucunda duran birine benziyordu. Altında toprak sallanıyordu. Son sarsıntıyla toprak kopacak, adam uçurumun dibine sürüklenecek gibiydi. Geri çekilerek korkunç uçurumdan kaçmak için kendinde güç bulamayan adam sonunda ölüme bir an önce kavuşmak istercesine uçuruma atlayıveriyor. Yakov Petrovic koşarken bir yandan da Evine ulaşana kadar yolda başına bir şeyler geleceğini düşünüyordu. Örneğin o garip adamla ikinci bir karşılaşma gibi bir tatsızlık. Bunun böyle olacağına emindi zaten. Ama işin tuhafı o anda bunu istiyordu. Nasıl olsa kaçınamayacağı için her şeyin bir an önce olup bitmesini, durumun şu veya bu şekilde açıklanmasını istiyordu. Vücudunda bir uyuşma, bir gevşeklik hissediyor, bütün hareketlerini dıştan bir kuvvet yönetiyormuş gibi koşuyordu. Kafasındaki düşünceler kuru çalılara takılırcasına şuna buna takılıveriyor ama belirli bir noktada durmuyordu. Bir aralık kardan sırılsıklam olmuş, soğuktan zangır zangır titreyen bir sokak köpeği peşine takıldı. Kulaklarını kuyruğunu kısmış, Yakov Petroviç’e arada bir ürkekçe bakıyor, yanından yampiri yampiri koşuyordu. Yakov Petroviç'in kafasında bir düşünce, çok eski, unutulmuş bir olaya ait bir anı çekiç gibi beynine vuruyor, altıyordu onu. Şu pis köpek de nereden takıldı diye öfkeyle mırıldandı. Birdenbire İtalyanskaya sokağına saparken esrarlı adamı yeniden gördü. Yalnız bu defa adam Golatkin'e doğru değil, onunla aynı doğrultuda birkaç adım ileride onun gibi koşar adımlarla gidiyordu. İkisi de Şestilevaçnaya sokağına girdiler. Golatkin burnundan soluyordu. Adam doğruca onun evinin önünde durmaz mı? Bir zil sesi hemen arkasından demir sürgünün gıcırtısı duyuldu. Avlunun kapısı açılır açılmaz adam hafifçe eğildi, içeri daldı. Bay Golatkin de arkasından ok gibi avluya atladı. Kapıcının homurdanmasını aldırış etmeden koşarak adama yetişti. Öteki Bay Golatkin'in oturduğu dairenin merdivenini çıkmaya başlarken Bay Golatkin peşinden koştu. Merdiven loş, rutubetli, kirliydi. Sahanlıkların hepsi kiracıların çeşitli hırdavatlarıyla dolup taşmıştı. Yabancının biri hele böyle geç vakitte orada en aşağı yarım saat dolaşır, aradığı yeri bulana kadar merdivenin de bu berbat yerde oturanın da canına okurdu. Fakat Kolatkin'in önünden giden adam hiç yabancılık çekmeden katları bir bir rahatça çıktı. Yakov Petroviç ona o kadar yakınlaştı ki adamın paltosunun eteği bir iki defa burnuna değdi. Kalbi duracak gibiydi. Sonunda esrarlı adam Golatkin'in kapısının önünde durdu. Kapıya vurdu. Petruşka sanki kapı ardında bekliyormuş gibi hemen açtı. Başka zamanda bu durum Golatkin'i iyice hayrete düşürürdü. Mum elinde gelenin arkasından yürüdü. Öykümüzün kahramanı adeta çılgın halde içeri daldı. Şapkasını, paltosunu çıkarmadan koşar adımlarla koridoru geçti. Odasının eşiğinde durdu. Beyninden vurulmuş gibiydi. Olmasından korktuğu ve olacağını ön seziyle anladığı şeylerin hepsi gözünün önünde bir bir gerçekleşiyordu. Esrarlı adam da Yakov Petroviç gibi paltosunu, şapkasını çıkarmadan karyolanın kenarına oturmuş, gözlerini kısarak hafifçe gülümsüyor, Golatkin'e dostça başını sallıyordu. Golatkin bağırmak istedi, sesi çıkmadı. Bir şeyler yapmak, karşı gelmek gereğini anlıyor ama yapamıyordu. Saçlarının başında dikleştiğini hissetti ve olduğu yerde kendini kaybetti. Yol arkadaşını tanımıştı. Bu adam kendisi yani Yakov Petrovic Golatkin'den başkası değildi. Başka bir Golatkin olduğu halde tıpkı onun gibiydi. Kısacası her bakımdan onun eşiydi. Altı. Ertesi sabah saat tam sekizde gözlerini açan Bay Golatkin kendini her zamanki gibi yatağında buldu. Bir gün önceki olağanüstü haller, dehşet verici, inanılmaz bir kara andıran serüvenler hayalinde bir bir canlandı. Düşmanlarının zalim, şeytanca nefreti ve en çok bu nefretin son gösterisi Golatkin'in kalbini acı bir sızıyla doldurdu. Ama olanlar o kadar tuhaf, akla sığmaz, gerçeğe uymaz görünüyordu ki. inanıp ciddiye almak güçlü doğrusu. Bay Golatkin bütün bunları ancak gerçek dışı bir sayıklama ani bir manevi sarsıntı, bir akıl kararması olarak kabul edebilirdi. Bereket versin, hayatta edindiği tecrübeyle düşmanların yapabildikleri çeşitli şeytanlıklarla ahlaksızlıkları bilmez değildi. Vücudundaki kırıklık, baş, bel ağrısı, nezle bir gece önce yaptığı münasebetsiz gezmeyi ve o sırada olanların bir kısmını da olsa doğrulamaktaydı. Zaten Bay Golatkin bir zamandır arkasından bir takım dalavereler çevrildiğinin farkındaydı. Dairedekilerin ayağının altına karpuz kabuğu koymaya çalıştıklarını seziyordu. Ne yapmalıydı? Etraflıca düşündükten sonra şimdilik ses çıkarmadan boyun eğmeye, bir zaman için ne olursa olsun itiraz etmemeye karar verdi. Belki sadece korkutmak için yaptılar. Yumuşak başlılığımı görünce üstüme varmazlar Belki. Yatağında gerinerek sızlayan vücudunu doğrultmaya çalışan Yakov Petrovic, Petruşka'nın gelmesini bekliyordu. Belki bir çeyrek saat bekledi. Tembel eripin dışarıda semaverle uğraştığını duyuyor ama çağırmaya cesaret edemiyordu. Hatta uşağıyla yüz yüze gelmekten çekiniyordu. Namussuz bu mesele hakkında kim bilir ne düşünür şimdi. Ses çıkarmaz ama ne sinsi ne muzur heriftir o. Sonunda kapının gıcırtısı duyuldu. Arkasından odaya tepsi elinde salına salına Petruşka girdi. Golatkin yan gözle ona baktı. O konuda bir şey söyleyip söylemeyeceğini sabırsızlıkla bekliyordu. Ama Petruşka tam tersine, her zamankinden sessiz, suratsız bir halde duruyordu karşısında. O da efendisini alttan sinsi sinsi bakıyor, bir şeye kızdığını belli ediyordu. Yakov Petroviç bunu uşağın bir kere olsun yüzüne doğru dürüst bakmayışından anladı. Petruşka getirdiklerini masaya bıraktı. Aynı sessizlikle bölmesine döndü. ''Biliyor, her şeyi biliyor musibet.'' diye söylendi Golatkin ve isteksizce kahvaltısına başladı. Petruşka birkaç defa odaya girip çıktığı halde bir şey sormadı. Yakov Petrovich'in içini derin bir huzursuzluk kapladı. Daireye gitmeye cesareti yoktu. Orada da bir aksiliğin onu beklediği duygusu içini kaplamıştı. ''Haydi gittim diyelim.'' ''Neyle karşılaşacağım?'' Belli değil ki. İyisi mi? bir süre görünmeyeyim. Oradakilerin durumunu dışarıdan öğreneyim. Böylece kendimi biraz toplar, bütün bunları sağlam kafayla düşünürüm. Ondan sonra başlarına ekşiyi veririm. Bay Golatkin arka arkaya birkaç defa piposunu doldurup içti. Saat dokuz buçağa gelmişti. Bu saatten sonra gidilmez zaten dedi. Hem nasıl gidebilirim? İyice hastayım. Kim görse hasta olduğumu anlar. Doktoru gönderip muayene ettirsinler. Memnun olurum. Belim kopacak gibi ağrıyor. Öksürüyorum. Üstelik de. Yo bu havada sokağa çıkamam ben. Tanrı korusun büsbütün hastalanır ölürüm. Bu mevsimde giden gidene. Bay Golatkin'in bu karardan sonra içi rahatladı. Andrei Filipovic'den devamsızlığı yüzünden içtiğe azarı şimdiden haksız buluyordu. Öykümüzün kahramanı bu gibi durumlarda vicdan sesini bastıran bahaneler bulmakta pek becerikliydi. Bu defa da huzura kavuştu. Piposunu doldurarak ateşlemeye başlarken birdenbire sedirden fırladı. Bir çırpıda giyindi. Elini yüzünü yıkadı. Saçlarını fırçaladı. Evrak çantasını koltuğuna sıkıştırarak bürosuna koştu. Kalem odasına girdiği zaman içinde başına kötü bir şey gelecek diye belli belirsiz heyecanlı bir bekleyiş vardı. Bir türlü yenemediği bu tatsız duyguyu belli etmemeye çalışarak masa şefi Anton Antonovic Setoçki'nin yanına kararsız, çekingen bir halde oturdu. Sağa sola bakmadan bir şeyle oyalanmadan önünde duran evrakla meşgul oldu. Kalem arkadaşlarının alaylı, kinayeli sözlerine kulak asmamaya, dünkü olay hakkında yakışıksız imalara, tatsız şakalara çanak tutmamaya karar vermişti. Hatta bu yüzden oraya girdikten sonra kimseye hal hatır sormadı. Öte yandan böyle bir kararsızlık içinde kalmaya da dayanamıyordu. Bay Golatkin'e en acı ihtimalden daha çok kararsızlık, bilmezlik dokunurdu. Bunun için her şeyden ve herkesten uzak kalmak niyetine rağmen dayanamıyor, arada bir başını kaldırarak göz ucuyla kalem odasındakileri süzüyordu. Meslektaşlarının yüzlerinden dünkü olaya ait yeni, özel bir şey duyulup duyulmadığını, ondan bir şey gizleyip gizlemediklerini anlamaya çalışıyordu. Herkesin o olayla ilgilendiğini sanıyordu. Sonra kendini yiye o hale geldi ki kötü bir sonuca varılsa bile sorunun bir an önce açıklanmasını candan arzuladı. Yakov Petrovich'in bu isteği eşref saatine rastlamıştı galiba. Kuşkuları şüpheleri bir çırpıda hem de pek tuhaf hiç beklenmedik bir şekilde halledildi. Yanındaki odanın kapısı birdenbire açıldı. Kapının gıcırdamasının pek hafif cesaretsiz çıkması girenin önemli bir kişi olmadığına işaretti. Adam Bay Golatkin'in masasına yaklaştı. Sessizce, çekingen bir halde önüne oturdu. Yakov Petrovic geleni başını kaldırmadan usulca süzdü ve utancından kıpkırmızı oldu. Sonra deve kuş örneği kafasını önündeki kağıtlara gömdü. Adam durduğu yerden Andrei Filippovich'e saygılı bir selam verdi. O da amirlerin işe yeni başlayan memurlara gösterdikleri beylik bir tatlılıkla. Hoş geldiniz efendim. Şu masaya oturun lütfen dedi. Anton Antonovic'in masasının yanındaki boş bir masayı gösterdi. Evet oraya. Bay Golatkin'in karşısına. Size vereceğimiz işi de hazırladık. Buyurun. Andrei Filipovic nazik bir el hareketiyle sözünün bittiğini işaret etti. Önündeki kağıtlara eğildi. Bay Golatkin tam o sırada başını kaldırdı. Bayılıp yere düşmediyse böyle olacağını önceden hissettiği içindi. İlk yaptığı çevredekileri bir bir gözden geçirmek oldu. Nasıl karşılamışlardı bu durumu? Fiskosçular yavan nükte yumurtlayıcıları şaşkınlıktan ağızlarını bir karış açarak korkudan masaların altına girmişler miydi? Hayır, şaşıran sadece Bay Golatkin'di. Onu ilgilendiren konu tek kişiyi etkilemedi. Meslektaşlarının bu ilgisizliği Golatkin'i son derece hayrete düşürdü. Normal bir aklın kabul etmeyeceği kadar anlamsız buldu bunu. Etraftaki sessizlikten ürktü adeta. Mesele meydandaydı. Acayip çirkin, akla sığmaz bir şey. Tabii Bay Golatkin bunları sadece aklından geçiriyor. Kendi kendini yiyordu. Haksız olduğu söylenemezdi doğrusu. Tam karşısında oturan onun korkulu ayıbı, dünkü kara basanı... İkinci Bay Golatkin'di. Yani her zamanki yerinde şaşkınlıktan ağzı bir karış açık, kalemi tutan, eli havada oturan masa amirinin yardımcısı. Silik, silik görünmekten de hoşlanan, halleriyle, yürüyüşüyle bile aman ben kimseye dokunmuyorum, siz de ilişmeyin bana diyen bizim Yakov Petrovic Golatkin değildi. Başka, bambaşka bir Golatkin'di bu. Bizim Golatkin'e tıp atıp benzeyen, Aynı boy ve kalıpta onun gibi dazlak kafalıydı. Giyinişi bile aynıydı. Yani benzerlik bakımından en ufak eksiği yoktu. Şöyle ki yan yana duracak olsalardı iki gol atkinden hangisi gerçek, hangisi yalancı, hangisi eski, hangisi yeni, hangisi asıl, hangisi onun kopyası seçemezdiniz. Öykümüzün kahramanı o anda muzip bir çocuğun güneşe ayna tutarak gözünü kamaştırdığı bir adama benziyordu. Nedir bu diye düşünüyordu. Düş mü görüyorum yoksa? Yeni bir olay mı yoksa dünkünün devamı mı? Ne hakla yapıyorlar bunu? Kim getirdi bu adamı buraya? Kim izin verdi? Düş mü hayal mi görüyorum? Bay Golatkin usulca kolunu çimdikledi. Hatta odadakilerden birini çimdiklemek istedi ama vazgeçti. Yok yok düş değildi bu değildi. Bay Golatkin buram buram terlemeye başladı. Başına olağanüstü görülmemiş, Kimsenin başına gelmemiş bir şey geldiğini hissediyordu. Durum bu derece utandırıcıydı. Böyle münasebetsiz bir halin temsilcisi olmak Bay Golatkin'e ayrıca azap veriyordu. Sonunda o hale geldi ki kendi varlığından şüpheye düştü. Her şeye hazır olduğu halde durumunun özelliği beklenir sürprizlerden değildi. Sıkıntı içinde bulanıyor, vakit vakit bilincini, belleğini kaybeder gibi oluyordu. Birdenbire toparlandı. Önündeki çalıştığı evrağı hiç düşünmeden, adeta fark etmeden çala kalem yazdığını gördü. Yazdığını denetlerken okuduğunu anlamadığının farkına vardı. Tam o sırada yerinde sessizce oturan öteki Golatkin ayağa kalktı. Besbelli bir iş için bitişik odadaki kaleme gitti. Bay Golatkin arkasından baktı, sonra etrafına göz gezirdi. Her şey eskisi gibiydi. Ortalıkta yalnız kalem cızırtısı, çevrilen sayfaların hışırtısı... Bir de Andrey Filipovic'in masasından uzakça oturanların aralarında fısıltılı konuşmaları duyuluyordu. Bay Golatkin Anton Antonoviç'e baktı. Bulunduğu durumla ilgili düşünceleri yüzünden açıkça belli oluyordu. İyi yürekli masa şefi kalemini masaya bıraktı. Özel bir içtenlikle Yakov Petroviç'in sağlık durumunu sordu. Bay Golatkin silkindi. ''Ben mi Anton Antonoviç? ''Çok şükür. Çok iyiyim Anton Antonoviç. ''Evet.'' ''Şimdilik bir şeyim yok Anton Antonovic.'' ''Evet şimdilik bir şeyim yok Anton Antonovic.'' Son sözlerinde ağzından düşürmediği Anton Antonovic'e karşı belli belirsiz bir güvensizlik seziliyordu. Masa şefi hep o babacan haliyle ''Öyle mi? Memnun oldum.'' dedi. ''Biraz rahatsız olduğunuzu sandım da havalar malum.'' ''Çeşitli salgınlar bir yandan biliyor musunuz?'' ''Evet evet biliyorum Anton Antonovic.'' diye atıldı Golatkin'i. Var bir takım salgınlar. Gözlerini Anton Antonovic'e dikerek devam etti. Bakın Anton Antonovic nasıl söyleyeyim bilmem ki. Daha doğrusu nereden başlayacağımı kestiremiyorum Anton Antonovic. Efendim şey kusura bakmayın Yoko Petrovic ne demek istediğinizi pek anlamadım. Bir üzüntünüz mü var? Daha açık konuşsanıza. Golatkin'in gözlerinin nemlendiğini gören Anton Antonovic onun hesabına duygulandı. Golatkin devamla ben şey buraya yeni gelen memur var ya Anton Antonovic. İşte bu memur dedi ve sustu. Ne var? Demek istiyorum ki Anton Antonovic şubemize yeni bir memur geldi. Evet onun da soyadı sizin gibi Golatkin. Ne diye bağırdı Yakov Petroviç Golatkin mi? Evet yoksa kardeşiniz mi? Hayır Anton Antonovic asla. Ya Bakın ben onu yakın bir akrabanız sandım. Aynı aileden gibisiniz. Kolatkin şaşkınlıktan taş kesildi. Bir an konuşamaz hale geldi. Evet, göze batar bir benzerlik vardı aralarında. Bu görülmemiş, gerçekten yüz binde bir insanın başına gelen hal en dikkatsiz adamın gözüne batardı. Birbirlerinin aynı haliymiş gibi benziyorlardı. Oysa ki Anton Antonovic bu benzerliği sadece bir ailedenmiş gibi diye nitelemişti. Size bir şey önereceğim Yakup Petrovic diye devam etti masa şefi. Siz bir doktora gidiverseniz, görünüşünüz pek iyi değil, gözleriniz bir tuhaf, bakışınız falan. Öyle. Ben de bir şeyler hissediyorum Anton Antonovic. Ama size şu memuru sormak istiyorum da. Buyurun sorun. Demek istiyorum ki Anton Antonovic, bu adamda bir özellik gözünüze çarpmadı mı? Ne gibi? Şey birisiyle, Örneğin benimle şaşırtıcı bir benzerlik bulmadınız mı? Zaten demin bizim aynı aileden olup olmadığımızı sordunuz. İkizler arasında benzerlikler olur ya. Anton Antonovic biraz düşündü. Evet dedi. Benzerlik konusu henüz dikkatini çekmemişti galiba. Öyle ya pek doğru. Olağanüstü bir benzerlik. İkinizi birbirinize karıştırmak bile mümkün. Anton Antonovic gitgide artan ilgiyle devam etti. Size bir şey söyleyeyim ki Yakov Petrovich, gerçekten birbirinize tıpkısı tıpkısına benziyorsunuz. Demek siz bunu hemen fark ettiniz. Doğrusu ben başlangıçta dikkat etmemiştim. Evet olağanüstü bir benzerlik. Siz buralı değilsiniz galiba. Hayır Anton Antanovic buralı değilim. Bu adamcağız da dışarıdan gelmiş. Belki ettinizdir. Sormak ayıp olmazsa anneniz en çok ne tarafta oturmuşlar? Kolatkin masa şefinin son sorusunu cevaplandırmadı. Telaşla ''Demek adam burada değil öyle mi Anton Antonovic?'' diye sordu. Öyleymiş. Çenesi düşükçe Anton Antonovic konuşma fırsatını kaçırmazdı. Gerçekten pek tuhaf diye devam etti. İnsan bazen ne ilginç şeylerle hiç ilgilenmeden, aldırmadan geçiyor. Ama siz üzülmeyin. Olur böyle haller. Bakın size buna benzer bir öykü anlatayım. Teyzemin başından geçti. Kadın ölmeden önce kendini çift görmeye başlamış. Şey, affedersiniz, sözünüzü kestim Anton Antonoviç. Size bir şey soracağım. Bu memur nasıl, ne şekilde girdi buraya? Oldukça kolay. Ölen Semyon Ivanoviç'in yerini aldılar. Şu Semyon Ivanoviç'i düşünüyorum. Zavallının ardından birbirinden küçük üç çocuk kaldı. Karısı geçenlerde ekselansın ayaklarına kapanmış. Ama işittiğime göre... Kadının parası varmış. Var ama saklıyor. Ben şu bizim işten bahsediyorum Anton Antonovic. Ne gibi? Ha şu sorun. Canım ne diye bu kadar ilgileniyorsunuz bununla? Üzmeyin kendinizi. Ne var bunda? Hem elinizden ne gelir ki? Cenab-ı Hak öyle yaratmış onu. Siz isyan ederek büyük günaha giriyorsunuz. Aklımın yettiği kadar sizin bunda en ufak suçunuz olmadığını anlıyorum. Dünyada ne harikalar ne mucizeler var. Tabiat ananın cilvesi bu bizden sorulmaz. Aklıma örnek olarak geldi. Siz de duymuşsunuzdur belki. Siyamlı mı ne ikizler varmış. Sırtlarından birbirine yapışık. Hayatları öyle geçiyormuş. Beraber yiyip içiyorlar. Bu sayede dehşetli para kazanıyorlarmış. Ama izin verin Anton Antonovic. Anlıyorum hak veriyorum size. Evet ama ne yapalım? Bence üstüne düşüp bu kadar tasalanmanıza gerek yok. Ne var yani? Adam her memur gibi bir memur. Hem eli yatkın adama benziyor. Adının Golatkin olduğunu dışarıdan geldiğini söyledi. Yedinci dereceden memurmuş. Ekselans konuştu kendisiyle. Ekselans ne buyurdular acaba? Bilmem vallahi. İşittiğime göre adam halini arz etmiş. Ekselansın yüksek himayesinde çalışmak istediğini açıklamış. Kelata'nın kafası işliyor anlaşılan. Tabii torpilli geldi. Biz de bunsuz adamı işe alırlar mı hiç? Kim acaba? Yani bu çirkin işe burnunu sokan kim demek istiyorum? Kuvvetli bir iltimasmış. Excelans Andrey Filippoviç ile konuşurken yüzü pek gülüyordu. Öyle mi? Evet. Adamı buraya almaya razı olduklarını da şöylece gülümseyerek söyledi. Yalnız iyi çalışmak koşuluyla kabul ettiler. Peki sonra? Bana biraz umut veriyorsunuz Anton Antonovic. Aman devam edin ne olur. Ha, ne oluyorsunuz canım? Nedir bu haliniz? Vallahi üstünde durulacak bir sorun değil. Üzülmeyin, kuşkulanmayın. Ortada telaşlanacak bir şey yok. Yok ya. Bir şey daha soracaktım Anton Antonovic. Ekselans başka şeylerden. Örneğin benden sözü açmadılar mı? Ne gibi? Yok canım lafı bile olmadı. Gerçi sorun oldukça ilgi çekeceğim ama baştan... Evet baştan ben de hemen hemen farkına varmadım. Siz beni uyardınız ama tekrar söylüyorum Yakov Petroviç Aklınıza bir şey gelmesin. Ekselans bununla ilgili hiçbir şey söylemediler. Anton Antonovic sözünü bitirdikten sonra ayağa kalktı. Ben de Anton Antonovic. Kusura bakmayın Yakov Petroviç lafa daldım. Şurada acele bir evrak var dosyalara bakacağım. O sırada Andrei Filippovich'in kibarca çağrışı duyuldu. Anton Antonovic Ekselans sizi sordular. ''Geliyorum Andrei Filipovic. Hemen geliyorum.'' Anton Antonovic masadan kaptığı bir tomar kağıtla önce Andrei Filipovic'e sonra Ekselans'ın odasına koştu. ''Nasıl şey bu?'' diye düşünüyordu Golatkin. ''Demek durum böyle. Rüzgar bu yandan esmeye başladı.'' ''Fena değil. İşi tatlıya bağlamak istiyorlar galiba.'' Öykümüzün kahramanı ellerini ovuşturuyor, sevincinden iskemleden kopup uçacak gibi oluyordu. Demek bizim sorun sadece sıradan bir şeymiş. Baksanıza sudan bir sonuca bağlayıp bir hiçle bitiriyorlar. Bizimkiler de ses çıkarmıyorlar. İşleri başından aşkın sanki aydutların. Pekala ben insanları severim. Her zaman severdim ve her zaman saygı göstermeye hazırım. Gerçi şu Anton Antonovic'e pek güvenemem. Adamcağız kocadı artık. Saçları bembeyaz oldu. İyice de bunadı. Bu işin en hoş, en tatlı tarafı ekselansın üstünde durmaması. Çok iyi, çok memnun oldum doğrusu. Yalnız Andrei ile konuşurken neden de acaba? Şu kartoroz Andrei Filipovic'in burnunu sokmadığı yer yok. İlle kara kedi gibi yolumun üstüne çıkacak. İnsana uğursuzluk getirmeden yapamaz münasebetsiz herif. Bay Golatkin yeniden etrafındakileri süzdü. İçi gene umutla doldu. Öte yandan kötü, sinsi bir düşünce yavaş yavaş huzurunu kaçırmaya başladı. Hatta aklına şöyle bir şey geldi. Daireden çıkarken ya da bir iş bahanesiyle memur arkadaşlara sokularak Mahut konuyu kurcalamak. Söz arasında şu görünmemiş benzerlikten söz açacak, tuhaflığı ve komikliğiyle biraz alay edecekti. Böylece durumun ciddiyetini anlayacaktı ama sonra vazgeçti. ''Belli olmaz bunların hepsi saman altından su yürüten takımından.'' diye düşündü. Alnına bir fiske vurdu. ''Huyun kurusun senin. Hemen coşup taşmaya başlarsın. Tabi içimiz dışımız bir de ondan.'' ''Ama bu kadar aceleye gerek yok Yakov Petrovic. Biraz ağır ol.'' Bay Kolatkin kalbine doğan umutla yeniden canlandı. Ölmüş de dirilmiş gibi oldu. 500 pudik pudi kalktı üstümüzden sanki.'' Demek bütün sorun bundan ibaretmiş. Gerçekten üzülmeye değmezdi. Krollo'nun dediği gibi kutu ne kadar da kolay açılıyormuş. Doğru söylemiş. Zaten yaman masalcıydı. Her taşın altından çıkardı şu Krollo baba. Öteki ne gelince güle güle çalışsın. Kimseye engel olmadan, kimseye sataşmadan çalışsın dursun. Bana ne? Bay Golatkin düşüncelerine dalmışken vaktin nasıl geçtiğinin, baydos saatinin yaklaştığının farkına varmadı. Önce Andrey Filipovich şapkasını aldı. Arkasından öbür memurlar sökün ettiler. Bay Golatkin biraz bekledi. Kalem arkadaşları dağıldıktan sonra en arkadan çıktı. Sokakta cennete kavuşmuş gibi oldu. Canı biraz dolaşmak istedi. Yolun uzayacağına bakmadan Nevskide ufak bir tur yapmaya karar verdi. Yolda aklı hep o konuyla ilgiliydi. Bu da kader işte. Durum nasıl değişti? İş nereye yöneldi? Hava da düzeldi. Kar tuttuğu için kızaklar işlemeye başladı. Biz Rusları kışın soğuğu paklar, soğuğu severiz. Rus halkını severim doğrusu. Ah ilk karla tavşana çıkmalı, hey gidi. İşin tuhafı bu tatlı, neşeli düşünceler arasında da o yapışkan huzursuzluk içini sinsice kemiriyordu. Oyalanmak için yarın gelse de şöyle bir oh desem diyordu. Peki ama ne var sanki? Şunu aklımdan bir bir geçirip çözümleyeyim bari. Ha Yakov Petroviç dostum işlet kafana bakalım. Adam tıpkı sana benziyorsa ne var bunda? O ayrı ben ayrıyım. Vız gelir bana. Aynı yerde çalışmaktan da bana zarar gelmez. Gerçi durumumuza bir tuhaflık yok değil. Şu siyam ikizleri meselesi adam sen de. Siyamlar başka. Hem onlar ikizdi. Ama nice büyük kişilerin de kendine göre acayip halleri vardı. Koca Suvruv'un horoz gibi ötmek adeti olduğunu tarihten biliyoruz. Tamam. Şimdi de siyasete daldım. Canım bunlar büyük kişiler. Prensler, mareşeller filan. Ben kendimi düşüneyim. Kimseden pervam yok. Kalbim temiz. Düşmanlara metelik vermem. Entrikacı değilim. Ve bunlarla övünürüm. İçim dışım bir geçimli yumuşak başlayayım. Bay Golatkin birdenbire ilkilerek durdu. Yutkundu. Bütün vücudundan bir ürperme geçti. Bir an gözlerini kapadı. Sonra onu korkutan şeyin sadece hayal olduğunu umarak tekrar açtı. Ürkek ürkek sağ tarafa baktı. Hayır, hayal değildi bu. Sabahki adam, yeni meslektaşı küçük küçük adımlarla tam onun yanından yürüyor. Yüzüne sırıtarak konuşma fırsatı kolluyordu. Elli adım kadar ne o ne Bay Golatkin ağzı açmadan yürüdüler. Bay Golatkin içinde yok olmak istercesine paltosuna sarılıyor. Şapkasını burnuna kadar indiriyordu. Ötekinin de hem paltosu hem şapkası Yakov Petrovic'in sırtından çıkmış gibi aynıydı. Öykümüzün kahramanı yanındakinin yüzüne bakmamaya çalışarak fısıltı halinde. Beyefendi yanılmıyorsam yollarımız ayrı dedi. Kısa bir sessizlikten sonra hatta buna eminim diye ekledi. Ne demek istediğimi anladınız tabi. Öteki hemen cevap vermedi biraz çekinerek. ''Sizden bir şey rica edecektim de. Özür dilerim.'' dedi. ''Burada kimseyi tanımıyorum. Kime başvuracağımı bilmiyorum. Bulunduğum durum çok şey. Tekrar affınızı dilerim. Sabah daire de bana ilgiyle baktığınız gibi geldi de onun için. Ben de ilk bakışta ısındım size.'' Bay Kolatkin içinden nazik meslektaşını cehennemin dibine yolladı. Öteki devamla. ''Beni dinlemek lütfunuzu esirgemeyin Yakov Petrovic.'' ''Yalvarırım size.'' dedi. ''İyi ama biz şey...'' ''Olmaz burada. Evime gidelim bari. Nevski'nin karşı yanına geçelim. Orası daha tenha, daha uygun olur. Yan sokaklardan geçeriz.'' Golatkin'in arkadaşı başını eğdi. Hafif bir sesle ''Hay hay efendim. Yan sokaktan gidelim.'' diye mırıldandı. Sesiyle cevabın şekliyle bulunduğu durumu beğenmezlik etmeye hakkı olmadığını... Yan sokaklardan da pek hala yürüyeceğini belirtiyordu. Bay Golatkin yeni meslektaşını peşine takıp yürüdü. Hala şaşkın ne yaptığının pek farkında değildi. 7. Evine girerken aklı başına geldi. İçinden anmadı öküz kafalıyım kafalıymışım diye küfretti kendine. Ne vardı herif peşime takacak? Kellemi bile satır altına koydum şimdi. Petruşka bizi yan yana görünce kim bilir ne düşünür. Köp her şeyden nem kapar. Yaptığına bin kere pişman olan Yakov Petrovic geri dönemezdi artık. Kapıyı vurdu, Petruşka açtı, misafirin ve efendisinin paltolarını aldı. Bay Golatkin uşağını belli etmeden süzdü, yüzünden ne düşündüğünü anlamaya çalıştı. Büyük bir hayretle Petruşka'nın değil şaşkınlık göstermek, tersine böyle bir şey olacağını beklemiş gibi bir halde olduğunu gördü. Her zamanki suratsızlığı üstündeydi. Birisine saldıracak gibi gözlerini devire devire bakıyordu. Bu da öyle birisi büyü mü yaptı diye düşündü Golatkin. Hepsinde bir hal var bugün. Şeytan karıştı işe yüzde yüz. Misafirini odaya aldı yer gösterdi. Ötekinin rahat bir hali yoktu. Ev sahibinin bütün hareketlerini ürkek teslimiyet dolu bakışlarla izliyor hakkında ne düşündüğünü anlamak istiyor gibiydi. Duruşunda bir küçülme, ezilme, bir zavallılık vardı. Yapacağımız kıyaslama yerindeyse o anda başkasının sırtında alıp vücuduna göre pek küçük gelen bir elbiseyi giymiş gibiydi. Kolları dirseklerine, beli ensesine çıkmış, kısacık yeleğini ikide bir çekiştirerek ne rahat oturabiliyor ne kimsenin yüzüne bakabiliyordu. Kah yerin dibine geçip yok olmak istiyor, Kah çevresindekilerin yüzlerine bakarak ondan söz açan, onunla eğlenen var mı diye kulak kesiliyordu. Bay Golatkin şapkasını pencereye koydu. Pek kenara koymuştu galiba, şapka yere düştü. Misafir hemen atılarak şapkayı kaldırdı, tozlarını ceketinin yeniğiyle süpürdükten sonra tekrar pencereye koydu. Kendi şapkasını da yere, ucuna ilişmiş olduğu sandalyenin yanına bıraktı. Bay Golatkin adamın bütün hallerinden ona ne kadar ihtiyacı olduğunu anlamakta gecikmedi. Rahatladı, söz açmasını bekledi ama misafir bir türlü konuşmuyordu. Utandığından mı, saygı göstererek söz hakkını ev sahibine bıraktığından mı belli değildi. Tam o sırada odaya Petruşka girdi. Kapıdan misafirle efendisinin oturdukları yöne bakarak kaba, kısık bir sesle yarım ağızdan yemeği iki kişilik mi getireyim?'' diye sordu. Bay Golatkin bir an bocaladı. ''Bilmem şey siz... Evet tabii tabii. iki kişilik getir oğlum.'' Petroşka çıktı. Bay Golatkin misafire baktı. Öteki kulaklarına kadar kızardı. Bay Golatkin aslında iyi yürekli bir insandı. Adamın durumunu hemen kendi gözüyle açıkladı. Zavallı işe başlayalı bir gün oldu. Besbelli bundan önce epey sıkıntı çekmiş bu kara. Belki varıyor sırtındaki elbise. Belki karnını doyuracak parası bile yok. Ama böyle olması da daha uygun benim için. Misafire dönerek ''Affedersiniz, size önceden'' diye başladı, yutkundu. Adeta mahcuplukla ''Adınızı bağışlar mısınız efendim?'' diye sordu. ''Adım mı?'' ''Adım şey, Yakov Petroviç. Adam bunu özür dilercesine duyulur duyulmaz bir sesle fısıldadı. Onun adının da Yakov Petroviç olması bir suçmuş gibi bir hal takındı. Golatkin gizleyemediği şaşkınlıkla Yakov Petrovic öyle mi? diye tekrarladı. Evet efendim, adaşınız sayılırım. Misafir gülümseyerek şakalaşır gibi söyledi bunu ama hemen toparlandı. Ev sahibinin halinden şakalaşacak durumda olmadığını anladı. Ciddileşti, hatta bozuldu biraz. Pek güzel dedi Golatkin. Sakin görünmeye çalışarak izin verirseniz bir şey soracağım diye devam etti. Size ne gibi, ne bakımdan yani benden, Misafir yerinde doğrularak sözünü kesti. Sizin ne kadar iyi yürekli, erdemli bir insan olduğunuzu bildiğim için başvurmaya, ilginizi, himayenizi rica etmeye cesaret ettim Yakov Petroviç Aceleyle ara kelimeleri seçerek saygılı bir sesle konuşuyordu. Bir yandan kendini düşünmemek için fazla yaltaklanan, onu küçültecek sözler kullanmamaya çalışıyor. Öte yandan ev sahibine saygısızlık etmemek için konuşurken eşitlik havası vermekten belli edecek kadar kaçınıyordu. Bu haliyle sırtında yamalı fırakla cebinde asillik kimliğiyle avuç açmayı henüz pek beceremeyen kibar dilenciye benziyordu. Bay Golatkin bakışını odasının duvarlarında karşısında oturan adamda gezdirdi. Beni mahcup ediyorsunuz dedi. Neyle yani ne bakımdan faydalı olabilirim size? Yakov Petrovic sizi görür görmez sevdim. Kusurumu bağışlayın. Güven, sonsuz bir güven duydum. Size sığınmak istedim. Yoksul, kimsesiz bir adamım ben. Çok çektim. Burada kimseyi tanımıyorum. İyi yürekli. Üstelik adaşım olduğunuzu öğrendiğim zaman... Bay Golatkin yüzünü hafifçe ekşitti. Evet, hem adaşız hem memleketliyiz. Yakov Petrovic diye devam ediyordu misafir. Bunun üzerine size başvurup acıklı durumumu anlatmayı düşündüm. Bay Golatkin biraz tuhaflaştı. Vallahi bilmem ki ne söyleyeyim. ''Hele yemeğimizi yiyelim, sonra konuşuruz.'' Misafir başını nasıl isterseniz anlamında eğdi. Petruşka sofrayı hazırladı, yemeği getirdi. Misafirle ev sahibi karşılıklı oturdular. İkisi de acele ettiği için yemek çabuk bitti. Ev sahibinin yüzü pek gülmüyordu. Her şeye, ayrıca o günkü yemeğin pek ahım şahım olmadığına da kızıyordu. Gelene iyi bir şeyler ikram etme karzusundan başka züğürdün biri olmadığını göstermek istiyordu. Misafirin hali pek süktün püklümdü. Bir dilim ekmeği bitirdikten sonra ikincisine el uzatmaya çekiniyor, yemeklerin iyi parçalarını ev sahibine bırakıyordu. Her an iri ufak şeyler için teşekkür ediyor, yemeğin son derece lezzetli olduğunu, esasen pek aç olmadığını tekrarlıyordu. Sofradan kalktılar. Yakov Petrovic piposunu yaktı, misafirler için bulundurduğu pipoyu da adaşına sundu. Tekrar karşılıklı geçtiler. Misafir maceralarını anlatmaya başladı. Öbür Golatkin'in öyküsü 3-4 saat sürdü. Aslında macerası incir çekirdeğe doldurmayacak kadar önemsiz ve basitti. Taşla da çalıştığı bir dairede savcılarla yüksek kademeden memurlar arasındaki çeşitli entrikaları, ahlaksız birisinin ihbarıyla yapılan teftişten sonra amirlerinin hep birden değişmesini uzun uzun anlattı. Ona gelince bu işte kurunun yanında yanan yaş durumundaydı. İhtiyar teyzesi Pelageya Semyonovna'dan bahsetti. Sonunda kuyusunu kazan düşmanları yüzünden işsiz kalmış, yayı olarak Petersburg'a gelmişti. Oraya buraya başvurarak iş aramış, elinde avucunda ne varsa yemiş tüketmiş, neredeyse sokakta yatacak hale gelmişti. İyi yürekli bir dostu onu kayırmış, bu işi bulmuştu. Yakov Petrovic'in misafiri macerasını anlatırken ağlıyor, Muşamba parçası haline gelen mavi, kareli mendiliyle gözyaşlarını siliyordu. Bir ev tutacak, hatta üst baş yapacak parası olmadığını, sırtındaki elbiseyi birkaç günlüğüne bir dostundan aldığını açıkladı. Bizim Golatkin, öykü aslında önemsiz olduğu halde duygulandı. Her sözü içine işledi. Çünkü her biri içine kalan kuşku ve şüphe kalıntılarını yavaş yavaş kaldırıyor. Kalbini neşeye, özgürlüğe kavuşturuyordu. Öykünün sonunda Bay Golatkin kendini bir budala sıfatıyla nitelendirdi. Her şey ne kadar sade, ne kadar doğaldı. Bunca kuruntuya, üzüntüye ne gerek vardı? Gerçi şu benzerlik sorunu vardı, vardı ama bunun kimseye zararı dokunmuyordu ki. Ayrıca misafiri ona sığınıyor, korumasını istiyordu. Tarihsizliğinden yakınırken ne kadar saf, zavallı, basit bir hali vardı belki ev sahibine bu garip benzerliği yüzünden utanıyordu bile. Bay Golatkin'in karşısında süklüm püklüm otururken gözünün içine bakıyor. En ufak bir hizmette bulunmak, bir isteğini yerine getirmek için adeta fırsat kolluyordu. Konuşma sırasında Golatkin'in her sözünü doğruluyor, üzerine atılırcasına fikirlerine katılıyordu. Arada bir kazara Golatkin'in düşüncesine aykırı bir şey söylediğinin farkına varırsa hemen sözünü geri alıyor. Düşünce ve söz birliği sağlamaya çalışıyordu. Sözün kısası ev sahibini öyle etkiledi ki o da sonunda misafirini her bakımdan hoş, sevimli tutmaya başladı. Çay hazırlandı. Saat 9'a geliyordu. Bay Golatkin iyice açıldı, neşelendi. Misafiriyle gevezeliğe daldı. Keyifli olduğu zamanlar meraklı şeyler anlatmayı seven Yakov Petroviç başkentin özelliklerinden, eğlence yerlerinden, doğal güzelliklerinden, tiyatro ve kulüplerinden, Brülew'in son tablosundan söz açtı. İngiltere'den Petersburg'a sırf Letni bahçesinin demir parmaklığının oymalarını görmek için iki İngiliz'in gelip parmaklığı gördükten sonra hemen memleketlerine nasıl döndüklerini anlattı. Sonunda söz çalıştıkları daireye geldi. Yakov Petrovich, Oysufi Ivanovic ile Andrei Filippovich'ten Rusya'nın günden güne saatten saate yetkinleşmesinden bahsetti. Bir şiirin, bugün söz bilimlerinin gelişme günüdür dizesini hatırladı. Ardından kuzey arasında okuduğu bir fıkrayı iletti. Baron Brombeys'a da okundurdu. Hindistan'da bulunan dev boğa yılanını tarif etti. Daha neler neler anlattı. Artık keyfi yerindeydi. Eski huzuruna kavuşmuştu. İlkin düşmanlarından korkmak şöyle dursun, hepsiyle dövüşmeye hazırdı. Üçüncü sorun koruyucu rolündeydi sevaplı iş yapıyordu. Yalnız nedense o haliyle gene de içinde ta kalbinin derinliğinde minnacık bir kurdun gizlendiğini hissediyordu. Dün gece o Ivanoviçlerde olanlar aklına geldikçe içi bir hoş oluyordu. Bunun böyle olmaması için neler vermezdi şimdi? Sonunda omuz silkti. Ne yapalım oldu bir kere diye düşündü. Bundan sonra daha hesaplar hareket etmeye, böyle potlar kırmamaya karar verdi. Bunun üzerine Bay Golatkin yeniden coştu. Canı biraz eğlenmek istedi. Petruşka'ya bir şişe rum getirmesini söyledi. Panç yaptılar. Misafirle ev sahibi karşılıklı birer ikişer bardak içtiler. Misafir cana yakın ev sahibinin gözlerinin içine minnetle, sadakatle bakıyordu. Bir aralık koruyucusundan kalemle bir parça kağıt istedi. Yazarken bakmamasını rica etti. Bir şeyler karaladıktan sonra kağıdı ev sahibine uzattı. Bu dört satırlık bir şiirdi pek duygulu, oldukça düzgün bir üslupla, güzel, muntazam bir yazıyla yazılmıştı. Herhalde misafirin kaleminden çıkmıştı. Beni unutacak olursan ben seni unutmayacağım. Hayatta her şey olabilir. Sen de unutma beni. Gözleri yaşaran Bay Golatkin misafirini kucakladı. İçinde öyle taşkın bir duygulanma vardı ki bazı sırlarını açıklamaktan çekinmedi. Tabii bunların baş konusu Andrey Filippovich ile Klara Kosifiyevnaydı. Misafirine, biz seninle bundan sonra et tırnak oluruz Yakov Petrovic dedi. Öz, öz, iki kardeş gibi geçinir gideriz. Her şeyimiz beraber olacak. Biz de kurnazlık edip ötekilere öyle tuzaklar hazırlarız ki ağızları açık kalır. Yalnız sakın kimseye güvenip açılma ha. Ben seni biliyorum. Karakterini anladım. İçin dışın bir. Hemen her şeyini ortaya dökersin. Olmaz öyle. Sen onlardan uzak dur kardeşim. Benden sana öt. Misafir Bay Golatkin'e hak veriyor, teşekkür ediyordu. Sonunda o da duygulanarak ağladı. Bay Golatkin içten titrek bir sesle ''Beni dinle, yaşa'' diye devam etti. ''İstersen buraya gel. Bir süre yanımda oturursun. İstersen temelli kal. Geçinip gideriz. Ne olacak?'' ''Senin kimsen yok. Benim de öyle. Şu garip benzerliğimizden yana sıkılma, şikayetçi de olma, günah, tabiat vergisi.'' Tabiat anamızın cilvesi. Öyledir kardeşim. Seni sevdiğim, kardeşçe sevdiğim için söylüyorum. Birleşirsek hepsine dünyayı ters gösteririz biz. Pançın üçüncü ve dördüncü bardağından sonra Bay Golatkin iki şey hissetti. Sonsuz mutluluk ve ayaklarında müthiş bir dermansızlık. Tabi misafire geceyi orada geçirmesini teklif etti. Sandalyeler yan yana konularak bir yatak uyduruldu. Küçük Kolatkin bir dost evinde kuru tahtada da çok rahat yatıldığını, böyle şeyleri aldırmadığını, kendini cennette gibi mutlu hissettiğini söyledi. Ömrü boyunca geçirdiği ve belki daha da geçireceği acılara yeniden değindi. Büyük Kolatkin onu teselli etti. Tanrı'dan umut kesmemek gerektiği yolunda öğüt verdi. Öteki hak veriyor, zaten Tanrı'dan başka kimseye güvenmediğini söylüyordu. Büyük Kolatkin duygulandı. Uykusu arasında bile Tanrı'nın adını anan o Türklerin tanrıseverliğini örnek gösterdi. Bu konuya dokununca bazı bilginlerin Müslümanların peygamberi Muhammed hakkında uydurdukları iftiraları çürüttü. Onun değerli bir siyasetçi olduğunu söyledi. Sonra kitaplardan birinde Cezayir'deki berber dükkanları hakkında okuduğu şeyleri anlattı. Şarkıların saflığına epey güldüler ama Afyon'un etkisiyle şahlanan taassup gösterileri üzerinde durmadan da geçemediler. Artık yatma zamanı gelmişti. Misafir soyunurken Bay Golatkin dışarı çıktı. Bunu biraz da iyi yürekliliğinden yaptı. Adamcağızın sırtındaki gömleğini belki de pek temiz sağlam olmadığını düşünerek onu mahcup etmek istememişti. Hem Petruşka'yı yoklamayı düşündü. Böyle bir günde herkesi mutlu neşeli görmek istiyordu. Nedense Petruşka konusunda Bay Golatkin'in içi rahat değildi. Uşağın bölmesine girince içten yumuşak bir sesle sen de yat artık Petruşka dedi. Yarın sekizde kaldır beni. Anladın mı Petruşka? Son derece yumuşak tatlı konuşuyordu. Petruşka ses çıkarmadı. Yatağının yanında bir şeyle uğraşmaktaydı. Efendisi girerken başını o yana çevirmeye bile görmemişti. Duydun mu Piotr diye tekrarladı Bay Golatkin. Yatabilirsin artık. Yarın sabah tam sekizde uyandıracaksın beni anladın mı? Hatırımda bilmez miyim? ''Biliyorsun tabii Petruşka. Bunu sırf senin de rahat, mutlu olman için söylüyorum. Bak hepimiz şu anda mutluyuz. Sen de rahatına bak oğlum. Haydi hayırlı geceler Petruşka. Yat uyu oğlum.'' ''Uyku çalışanların hakkı. Sakın aklına bir şey gelmesin.'' Bay Golatkin başladığı sözü bitirmeden kesti. ''Biraz fazla kaçtı galiba. Zaten hep öyle yaparım. İlle de ölçüyü kaçırırım.'' Kendi kendine kızarak Petruşka'nın odasından çıktı. Uşağın kabalığı kırdı onu. Keneta'nın mendubur suratına gülüyoruz. Efendisi pohpolluyor da namussuzun aldırdığı yok. Şımarıklık vallahi. Uşak milleti böyledir zaten. Hafifçe yalpalayarak odasına dönen Yakov Petrovic misafirini yatmış buldu. Yatağının kenarına ilişerek yeniden gevezeliğe başladı. Başını sallayarak fısıltılı bir sesle takıldı ona. Şunu bunu bilmem ama bana karşı suçlusun yaşa. Demek adaşımsın ha? Bak şu işe yahu. Misafiriyle bir süre senli benliş yakalaştıktan sonra iyi geceler diledi yatmaya gitti. Öteki Golatkin hemen horlamaya başladı. Büyük Golatkin yatarken için için gülüyordu. İyice sarhoş oldun Yakov Petroviç Sarhoşsun koca herif. Seni gidi Golatka. Soyadın gibisin ne olacak? Bu kadar coşup taşmaya ne lüzum vardı sanki. Yarın ağlamaya başlarsın. Sulu gözlüğünü de biliyoruz. O anda içine endişeye hatta pişmanlığa benzer bir his geldi. Evet biraz fazla coştum galiba. Kafam kazan gibi uğulduyor. İyice sarhoşum. Üstelik mahalle karıları gibi çenem düştü. Bir yığın gevezelik ettim. Tuzaklar kuracakmışım. Tüh sana beyinsiz herif. Gerçi affetmek, fenalığı unutmak erdemlerin en büyüğüdür ama benimki biraz biçimsiz kaçtı. Bay Golatkin yatağından yavaşça kalktı, mum aldı, Parmak ucuna basarak misafirin yanına sokuldu. Uyuyanın yüzüne bir süre dalgın dalgın bakarak öylece durdu. Evet ne olursa olsun durum hiç iyi değil. Hatta tam anlamıyla kötü. Sonunda Bay Golatkin de yattı. Kulaklarında bir takım gıcırtılı, ıslıklı sesler sersemletici bir hızla uğulduyordu. Yavaş yavaş dalmaya başladı. O arada gene de bir şeyler düşünmeye, pek önemli bir şeyler hatırlamaya... Meraka değer bir meseleyi halletmeye çalıştı ama içinden çıkamadı. Uyku birden bastırdı. Yakov Petrovic içkiye alışmayan bütün insanlar gibi beş bardak pançı gövdeye indirdikten sonra sağır bir uykuya daldı. 8 Ertesi sabah Bay Golatkin her zamanki gibi saat sekizde uyandı. Uyanır uyanmaz akşamki olayları bir bir hatırladı. Hatırladıkça yüzüne ekşitiyor. ''Ahmakça taşkınlıklar yaptım.'' diye düşünüyordu. Misafirin yatağına baktı. Ama ne misafir ne de yatağı vardı yerinde. Bay Golatkin şaşkınlıktan bağırmamak için güç tuttu kendini. ''Hayırdır inşallah. Ne demek bu?'' Yatağın yerine şaşkın şaşkın bakarken odaya çay tepsisiyle Petruşka girdi. Golatkin parmağıyla yatağın yerini göstererek ''Nerede o?'' diye duyulur duyulmaz bir sesle sordu. Uşak ikinci cevap vermedi. Efendisinin yüzüne bakmadan gözlerini odanın sağ köşesine çevirdi. Bay Golatkin de elinde olmadan o yana baktı. Nihayet kısa bir sessizlikten sonra Petruşka kısık kaba bir sesle ''Bey evde yok'' dedi. Golatkin irkildi. ''Sersem senin beyin benim'' dedi. Uşağına dik dik baktı. Petruşka ses çıkarmadı ama Golatkin'e öyle bir baktı. Adamcağız kulaklarına kadar kızardı. Petruşka'nın bakışında küfürden farksız olan aşağılayıcı bir ayıplama vardı. Bay Golatkin bu bakışın altında ezildi kaldı. Sonunda Petruşka ötekinin bir buçuk saat önce gittiğini, beyin uyanmasını beklemek istemediğini anlattı. Yalan söylemediği şüphesizdi. Bakışı, öteki kelimesini küçümseyici bir hakaretle söylemesi hep o uğursuz durum yüzündendi. Yakov Petrovic o anda tam kesinlikle değilse bile kaderin ona yeni hoş olmayan bir sürpriz hazırladığını hissetti. Bakalım zamanı gelince elbette anlarım diye düşündü. Sonra birdenbire acıklı bir sesle inlercesine ne yaptım ne halt ettim diye getirdim onu evime dedi. Bile bile başımı belaya soktum. Ne lüzumu vardı? Sen gevezelik etmeden duramazsın. Küçük çocuk Cahil bir hadime parçası, rütbesi, sandalyesi olmayan bir memur özentisine açtın ağzını. Hey paçavra, dedikoducu, mahalle karısı seni aman ya Rabbi! Herif bir de şiir yazdı. Güya bana olan muhabbetini belirtmek için. Ne yapacağım şimdi? Bir daha gelirse uygun bir şekilde def etmenin çaresine bakmalı. Çeşitli bahanelerle yapabilirim bunu. Mesela aylığımın yetersizliğinden şikayet ederim. Ya da kirayla yemek masrafını yarı yarıya hemen peşin olarak ödemesini teklif ederim. O zaman öyle kaçar ki. Ama yok bunların hiçbiri uygun değil. Kendimi küçültmeye gönlüm razı değil doğrusu. Başka bir şey bulmalı. Petruçka'yı saldırtmalı. Ters desin saymasın onu. Yo bu da yakışıksız. Belki herif hiç gelmez. O zaman da büsbütün kötü olur. Gördün mü Golatka? Beğendin mi yaptığını? Adam olamazsın sen. ''Olamazsın. Bir de bakarsın gelir. Her şeyi inkar eder. Bu da olur. Evet gelsin. Yine de gelsin. Gelirse sevinirim doğrusu.'' Bay Golatkin bunları aklından geçirirken çayını içiyor ve bir duvar saatine bakıyordu. ''Dokuza çeyrek var. Gitmeliyim artık. Bakalım ne olacak?'' ''Öyle ya ne olacak? Bu işte bir çapan oğlu var ama neresinde?'' ''Öbürlerinin maksadını da merak ediyorum. Ne yandan saldıracaklar acaba?'' Golatskin daha fazla dayanamadı. içtiği pipoyu yarıda bıraktı, giyindi ve daireye koştu. Bir tehlike olup olmadığını öğrenmek, karşı karşıya gelmek için sabırsızlanıyordu. Tehlikenin varlığını biliyor, seziyordu. Vestiyerde soyunurken kendi kendine, bu tehlikenin nereden geleceğini ne olduğunu öğreneceğiz elbet dedi. Çevirdiğiniz dolapların hakkından geleceğiz sonunda. Öykümüzün kahramanı bu karardan sonra kendine çeki düzen verdi. Ağırbaşlı, resmi bir tavır takınarak kalem odasına girdi. Tam içeri girerken kapıda dünkü misafiri ve dostu öteki Golatkin'le karşılaştı. Küçük Golatkin, büyük Golatkin'le burun buruna geldiği halde galiba onu görmedi. Öylesine meşgul, işleri başından aşkın bir iş adamı hali vardı ki. Özel bir işle görevliyim anlamı yüzünden açıkça okunuyordu. Golatkin koluna yapıştı. Günaydın Yakov Petrovic. ''Özür dilerim efendim, sonra görüşürüz.'' ''Özür dilerim.'' diye mırıldandı öteki Golatkin. Aynı hızla yoluna devam etmeye hazırlanırken Büyük Golatkin tekrar durdurdu onu. ''Bir dakika Yakov Petrovic, siz galiba...'' ''Efendim, bir emriniz mi var?'' Bay Golatkin'in dünkü misafiri açık bir isteksizlikle durdu. Kulağını Büyük Golatkin'in burnuna yaklaştırdı. ''Sizi dinliyorum ama kısa olsun rica ederim meşgulüm.'' Yakov Petrovic bana karşı aldığınız tavrı tuhaf buluyorum. Sizden bunu hiç beklemediğimi söylemek zorundayım. Efendim belirli usullerimiz var. Ekselansın özel sekreterine başvurun. Oradan özel kalem müdürüne gidersiniz. Siz şey siz beni tanımadınız galiba Yakov Petrovic diye sesini yükseltti Golatkin. Yoksa şakacılığınız mı tuttu? Öteki Golatkin adaşını henüz tanımış gibi. Aa, siz miydiniz? Demek sizsiniz. Ama gülümseme resmi soğuktu. Sanki karşısında ona bunca iyilikte bulunan adam değilmiş gibi. Bay Golatkin'in geceyi çok iyi geçirdiğini öğrendikten sonra hafifçe eğilerek onu belirtti. Sonra durduğu yerde birkaç defa ayak değiştirerek sağa sola göz gezdirdi ve bakmaya başladı. Birdenbire yan kapıya seyirterek özel bir bahanesiyle içeri daldı. Bay Golatkin arkasından baka kaldı. Özel işler vay canına... Durum böyle demek. Şaşkın şaşkın çalıştığı odaya girerken bunun böyle olacağını önceden de bildiğini, bu adamın özel görevlerde çalışacağını tahmin ettiğini kendine söylemekle avunmaya çalışıyordu. Yerine oturur oturmaz Anton Antonovic Setoçkin ''Dünkü evrak hazır mı Yakov Petroviç diye sordu. ''Yanınızda mı?'' ''Yanımda efendim.'' Sesi pek övgündü. Masa amirine hala o şaşkın haliyle bakıyordu. İyi Andrei Filipovic ikidir soruyor. Ekselans görecekmiş. Hazır efendim merak etmeyin. Teşekkür ederim. Golatkin gözlerini masa amirinin gözlerine dikerek Anton Antonovic diye başladı. Benim şimdiye kadar görevlerimde kusur ettiğim pek olmadı sanırım. Amirlerimin verdikleri her ödevi benimseyerek olanca gücümle yapıyorum. Tabii canım. Neden gerekti bu? Öyle işte Anton Antonovic. Size belirtmek istedim ki ben... Daha doğrusu bazı kötü niyetliler, kıskançlıkla hareket eden kimseler, kurbanlarını seçerken kimseye aman vermezler. Bunu söyleyecektim size. İyi ama bu da nereden çıktı? Anlamadım ki. Kimi kastediyorsunuz Yakov Petroviç. Hiç kimseyi. Doğru yoldan yürüyen bir insan olduğumu söylemek istiyorum Anton Antonoviç. Eğri bürü, zikzaklı yollara sapacak kadar küçülmem. Entrikacı da değilim. Bununla haklı olarak iftihar ediyorum. ''Güzel, pek doğru. Düşüncelerinizi tamamıyla haklı buluyorum. Yalnız izin verin ben de size bir şey söyleyeceğim. Yakov Petrovich. ''Kibar insanlar arasında belirli şahısları ima ederek kinayeli konuşmak adet değildir. Arkamdan söylenenlere katlanırım. Olağan şey bu. Ama yüzüme karşı hakaret edilmesine tahammül edemem. Haberiniz olsun.'' ''Çok haklısınız Anton Antonovic. Pek doğru. Yalnız benim ne demek istediğimi anlamadınız galiba Anton Antonovic.'' Rica ederim ben size karşı benim için bir şereftir Anton Antonovic. Ben de rica ederim. Bizler eski terbiye görmüş insanlarız. Sizin yeniliklerinize alışamayız bu yaştan sonra. Ben bunca yıl vatanıma hizmet ederken bilgiden yana herhangi bir kusurum görülmedi. 25 yıllık kusursuz hizmetime karşılık bir nişanım da var biliyorsunuz. Biliyorum. Hepsini biliyorum Anton Antonovic. Ama söylemek istediğim bu değil. Ben maskelerden bahsediyorum. Ne maskesi? Şey siz gene yani korkarın ki sözlerimi. Sözlerimin anlamını başka şeye yoracaksınız Anton Antonovic. Ben sadece bazı düşüncelerimi açıklamak istiyorum Anton Antonovic. Zamanımızda maskeli gezen insan öyle çok ki maskenin altında ne olduğunu anlamak pek zor. Hiç de değil. Hatta bazen pek kolay. Uzağa gitmeye gerek yok. Müsaade buyurun Anton Antonoviç konumuza dönelim. Ben maskeyi ancak gerektiği zaman gereken yerlere karnaval, maskeli balo gibi eğlencelere giderken takarım. Yani maskeyi tam yerinde kullanırım. Bazı kimseler gibi her gün yüzüme maske takarak gezmem. Söylemek istediğim sadece buydu Anton Antonovic. Pek güzel. Şimdilik bırakalım bunları. İşim var dedi Anton Antonovic. İhtiyar masa amiri yerinden kalktı. Ekselansa götüreceği kağıtları hazırladı. Kartonun içine koydu. Gitmeden önce Bay Golatkin'e yan yan baktı. Sorununuz umarım yakında halledilecek. O zaman kimden şikayetçi olmanız, kimi suçlamanız gerektiğini anlarsınız. Bir de sizden bir şey daha rica edeceğim Yakov Petrovic. Bundan sonra görevime zararı dokunabilen konuları bana açmayın. Ama ben şey... diye başladı Bay Golatkin. Yüzü sapsarı oldu. Odadan çıkan Anton Antonovic'in arkasından bakarken hala... ''Ben bunu aklımdan bile geçirmiyordum Anton Antonoviç diye kekeliyordu. Yalnız kalınca ''Al sana bir daha.'' ''Bu da yeni bir darbe.'' dedi kendi kendine. Şaşkın şaşkın yeni sorunu çözmeye uğraşırken bitişik odadan bir takım gürültüler, telaşlı hareketler duyuldu. Kapı birdenbire hızla açıldı. Ekselansın odasından soluk soluğa Andrey Filippovic çıktı. Bay Golatkin'e seslendi. Bay Golatkin onun ne istediğini bildiği için telaş değerinden fırladı. Gereken dosyayı aceleyle koltuğuna sıkıştırdı. Andrei Filipovic'in arkasından Ekselans'a gitmeye hazırlandı. Tam o sırada kapıda duran Andrei Filipovic'in sanki kolunun altından fırlayan öteki Golatkin telaşla ve işi başından aşkın adam haliyle büyük Golatkin'e yaklaştı. Kesin gayet resmi bir tavırla. ''Kağıtları istiyoruz Yakov Petrovich dedi. Ekselans kağıtların hazır olup olmadığını soruyorlar. Andrei Filipovic götürecek bekliyor. Çabuk çabuk duyulur duyulmaz bir sesle konuşuyordu. Bu karşılaşmayı hiç beklemeyen Golatkin de onun gibi fısıltılı bir sesle. Beklediklerini biliyorum söylemenize gerek yok diye cevap verdi. Öteki bir an bozulur gibi oldu. Affedersiniz Yakov Petrovic beni yanlış anladınız. Size olan samimiyetimden söyledim. Eksik olsun samimiyetiniz. Durun efendim ne yapıyorsunuz durun. Dosyanızı temiz bir kağıtla kaplayalım Yakov Petrovic. Hem üçüncü sayfaya işaret koymayı unutmayın. Şöyle Yakov Petroviç izin verin. Bırakın dosyamı. Bırakın diyorum size. Ama şurada bir mürekkep lekesi var Yakov Petroviç Bakın gördünüz mü? Mürekkep lekesi. Andrei Filipovic ikinci defa Golatkin'e seslendi. Golatkin adaşıyla tutuştuğu çekişmeyi bir an bırakarak ''Geliyorum Andrei Filipovich geliyorum.'' diye cevap verdi. Ötekine döndü. ''Beyefendi siz Rusya anlamaz mısınız yoksa?'' Şık ile şunu kazısak daha iyi olacak, Yakov Petroviç. Ben de çakı var. Siz dosyayı bana verin. Çabucak kazırım şunu. Mürekkep lekesi falan yok. Uyduruyorsunuz siz. Yok bir şey. Andrey Filippovich Golatkin'i üçüncü defa çağırdı. Golatkin'ler hala mürekkep lekesi derdindeydiler. Nasıl yok? Kocaman leke, nah işte. Evet, evet, burada. Siz bırakın Yakov Petroviç. Ben çakımla Size iyilik olsun diye canım. Ne olacak? Arkadaşlar arasında... Ha oldu. Tamam. Öteki Golatkin bu kısa çekişmeden üstün çıktı. Şeflerin sabırsızlıkla bekledikleri dosyayı adamın elinden kaptı. Lekeyi çıkarmak bahanesiyle koltuğuna sıkıştırdığı gibi iki sıçrayışta Andrei Filippoviç'e yetişti. Andrei Filippoviç ikinci Golatkin'in hokkabazlıklarının farkında değildi. Birlikte ekselansın odasına gittiler. Bizim Golatkin de adaşının eline sıkıştırdığı çakıyla olduğu yerde kala kaldı. Tuzağa düştüğünün henüz iyice farkında değildi. Bir darbe yediğini hissettiği halde bunun önemini ölçememişti. Sonsuz bir keder bir bunaltı içinde yerinden fırladı. O da generalinin odasına koştu. Bir şey düşünemiyor sadece inşallah sonu hayırlı çıkar diye tekrarlıyordu. Kapıda odadan çıkan Andrei Filipovic ile öbür Golatkin'i gördü. Elinde olmadan kenara çekilerek yol verdi. Andrey Filipovich neşeli bir halde gülümsüyor, bir şeyler anlatıyordu. Bir iki adım gerisinde saygılı, küçük adımlarla yürüyen öteki Golatkin yılışık bir gülümsemeyle onu dinliyor, arada bir kulağına eğilerek bir şeyler fısıldıyordu. Andrey Filipovich nazik bir hoşgörülükle onu dinliyor, sözlerini destekler gibi başını sallıyordu. Bay Golatkin o anda her şeyi anladı. Sonradan öğrendiğine göre, Tam zamanında yetiştirdiği raporu ekselans umduğundan güzel ve değerli bulmuş, son derece memnun olmuştu. Raporu getiren öteki Golatkine içten teşekkür etmiş, hizmetini unutmayacağını söylemişti. Yakov Petroviç bunu duyunca ilk hareketi isyan ve olanca gücüyle itiraz etmek oldu. İddetinden sapsarı kesilmiş, doğruca Andrey Filipovic'e koşmuştu. Ama Andrey Filipovic görevle ilgili olmayan konular üzerine görüşemeyeceğini, kendi işleriyle bile uğraşacak vakit bulamadığını söyledi. Aminnin sesinin soğukluğu, olumsuz cevabındaki sertlik Bay Golatkin'e pek dokundu. ''Ne yapalım? Başka yoldan yürüyeceğiz. Başka çare yok.'' dedi. ''Anton Antonovic'imizi yoklayalım.'' ''Aksilik bu ya.'' Anton Antonovic o sırada dairenin başka kalemlerinden birine gitmişti. Yakov Petroviç acı acı gülümsedi. Kartoroz meseleyi anladı. Benimle özel konularda konuşmak istememesi boşuna değil.'' Artık her şeyi göze alarak ekselansa yalvarmaktan başka çarem kalmadı. Çökercesine sandalyeye oturdu. Yüzü karma karışık, zihni dağınıktı. Ne karar vereceğini düşünmeye koyuldu. Keşke yanılsam da telaşım boşa çıksa. İçinden çıkılacak durum değil. Gerçeğe uymayan şeyler. Hayal görmüş olmayayım. Yoksa demin ekselansa başkası değil de ben mi gittim? Kendimi başka bir adam sandım belki. Öf! Kafam kazan gibi kaynıyor. Anlamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Bay Golatkin kuşkularının anlamsız olduğunu kendine telkin etmeye çalışırken odaya öteki Golatkin girdi. İki koltuğunda taşıyacak kadar çeşitli evrak, dosyalar vardı. Andrei Filipovic'in önünden geçerken işe ait bir şeyler söyledi. Öbür memurların kimiyle gülüşerek, kimiyle şakalaşarak ayaküstü bir iki laf attı. Tekrar dışarı çıkmak üzereyken tesadüfen birkaç genç memurla büyük Golatkin'in masasının yakınında durdu. Bay Golatkin yerinden fırlayıp ona koştu. Öteki Golatkin'in keyfi kaçtı. Sağa sola bakınarak kaçacak yer aradı. Ama öykümüzün kahramanı daha atik davrandı. Koluna sıkıca yapıştı. Odada bulunanlar iki yedinci dereceden memuru çevirmiş ne olacağını merakla bekliyorlardı. Büyük Golatkin oradakilerin ondan yana olmadığını, onun kuyusunu kazdıklarını biliyordu zaten. Onun için bu işin altından yüz akıyla çıkması şarttı. Çok önemli bir andı bu. Öteki Golatkin küstah bir tavırla gözlerini kısarak ''Efendim bir şey mi buyurdunuz?'' diye geveledi. Bizim Golatkin tıkanacaktı neredeyse. ''Beyefendi bana karşı takındığınız garip tavırlara ne diyeceğimi bilemiyorum.'' ''Öyle mi? Başka?'' Küstah adam etrafa bakındı. Onları saran memurlara başlayacak komedyanın seyrine davet eder diyesine göz kırptı. Ama Golatkin uğursuz adaşına kafa tutmaya karar vermişti. ''Şu andaki küstahlığınız, arsızlığınız sözlerimden daha çok suçlandırıyor sizi. Oynadığınız oyuna güvenmeyin, pek çürük ele verecek sizi.'' Küçük Golatkin gözlerini Bay Golatkin'in gözlerine dikti. ''Bu gece nasıl uyudunuz Yakov Petroviç anlatın bakalım.'' Yedinci dereceden memur Bay Kolatkin bu yeni maskaralığa nasıl karşılık vereceğini bilemedi. Büs bütün köpürdü. Yoo bu kadarı fazla beyefendi. İleri gidiyorsunuz artık diye haykırdı. Öteki son derece saygısız bir tavırla güldü. Alaylı alaylı kaş göz oynattı. Sonra birdenbire hiç beklenmedik anda Yakov Petrovich'in oldukça tombul yanağından bir makas aldı. Adamcağız kulaklarına kadar kızardı. Öteki Golatkin de hasmını bu kadar kızdırdıktan sonra nasıl olsa bunun hesabını vereceğini düşünerek oldu olacak gibilerden büsbütün arsızlaştı. Yakov için yanaklarını dostça bir iki fiske daha attı. Gıdıklamaya başladı. Öfkesinden kıpırdanamaz hale gelen Bay Golatkin'in durumu gerçekten görülecek gibiydi. Öteki de arkadaşlarına münasebetsiz oyunuyla yeteri kadar eğlendirdikten sonra Bay Golatkin'in çömleği andıran göbeğine hafif bir toz vurdu. Ve zehirli bir gülümsemeyle. Demek tuzaklar kuracağız Yakov Petrovic öyle mi? Dedi adamcağızın toparlanmasına vakit bırakmadan etraftakilere bir daha göz kırpıp gülümsedi. Sonra son derece resmi tam bir iş adamı haliyle gözlerini kıstı. Özel bir görev izninizle diye mırıldandı kısa bacağını çifti atacak gibi kaldırarak bir sıçrayışta bitişik odaya atladı. Öykümüzün kahramanı hala kendine gelemiyordu. Sonunda toparlandı. Mahvolduğunu, şerefinin beş paralık olduğunu, bir sürü insan karşısında paçavraya döndüğünü anladı. Onu çamura düşürüp ayağının altında çiğneyen de kimdi? Daha dün biricik, en güvenilir dostu saydığı adam yapmıştı bunu. Bay Golatkin düşmanının peşine düştü. O anda oradaki rezaletin tanıklarını düşünmüyordu. Ne olacak? Hepsi el ele vermiş, birbirlerini bana karşı kışkırtıyorlar. Düşmanını... Birdenbire kovalamaktan vazgeçti. Yerine döndü. Gene de yanına bırakmam bunu. Ben de seni oyuna getiririm herif. Dedi kendi kendine. Burnundan fitil fitil getiririm bunları sevgili adaşım. Tabi olmayan bir soğukkanlılıkla yerine oturdu. Artık iş pasif savunmadan çıkmıştı. Sert bir saldırganlık havası esmeye başladı. O anda Bay Golatkin'in odaya girmesini, kalemi hokkaya hiddetli hiddetli batırmasını, hızlı hızlı bir şeyler yazmasını bir gören olsaydı meselenin öyle kolay, düz bir mahalle kavgası gibi kapanmayacağını anlardı. Golatkin bir karara varmıştı. Bunu yerine getirmeye azimliydi. Aslında kesin olarak ne yapacağını henüz kendisi de bilmiyordu. Olsun, vakit vardı daha. Bizim zamanımızda isim hırsızlığı gibi arsızlık, ahlaksızlık sökmez beyefendi. Bunlar adamı başarıya değil, dar ağacına götürür. Yalnız Girişka Otreyepyev isim hırsızlığından kazanmış, kör cahil halkı kandırmıştı. Ama onun mumu da yatsıyı geçmedi. Ivan'ın oğlu Çareviç Dimitri süsü vermiş, birçok entrika çevirmiş, Polonya'nın yardımıyla Rusya'da kargaşalıklar, isyanlar çıkarmıştır. Sonunda yakalanarak idam edilmiştir. Öykümüzün kahramanı hemen hareket etmekten vazgeçti. Bazı kimselerin maskelerini düşürüp bazı hususların meydana çıkmasını beklemeyi uygun buldu. Bunun için iş saatlerinin bitmesi lazımdı. O zamana kadar da bir şey yapmayacaktı. Paydostan sonra harekete geçecekti. Ondan sonra düşmanlarını ezmek için planını uygulayacaktı. Evet, Bay Golatkin elalime paspaslık etmeye razı değildi. Asla, Elif şu anda hiç razı değildi. Deminki rezalet kopmasa belki boyun eğer ses çıkarmazdı. Sırf adet yerini bulsun diye biraz homurdanır, surat asardı. Sonra da yumuşar yatışırdı. Hele karşı taraf onun haklı olduğunu açıkça kabul etse Yakov Petroviç onlarla barışırdı bile. O sırada elbette duygulanırdı. Hatta belki sonunda aralarında dünkünden daha içten daha sağlam bir dostluk doğardı. Bu dostluk ikisinin arasında şu münasebetsiz benzerliği bile unutturabilirdi. Böylece iki yedinci dereceden memur, memnun, mutlu bir halde yüz yaşına kadar yaşardı. Vesaire vesaire. Kısacası Bay Golatkin demin hakkını korumaya kalkışmakla başını yeniden derde soktuğu için pişman olmuştu. Kerat'ı alttan alsa, şaka yaptığını söylese affederdim, yüzde yüz affederdim diye düşünüyordu. Ama beni el alemin önünde paçavraya çevirmesine tahammül edemem doğrusu. Hem bunu onun gibi ahlaksızın biri yaparsa... Yo, paçavra değilim ben, beyefendi. Hiç paçavra değilim, anladınız mı? Böylece öykümüzün kahramanı kararını verdi. Kendi kendine konuşmaya devam etti. Ne yapalım beyefendi? Kendi düşeni alamaz. Dokunmamalıydınız bana. Sonucun sorumluluğu size ait artık. Yako Petrovic'in kararı kendini savunmak, uğradığı hakarete sonuna kadar boyun eğmemekti. Evet. Ona hakaret edilmesine özellikle bu derece adi bir adamın paçavra muamelesi etmesine elbette razı olamazdı. Öyle adamdı o ama biz bu hususta fazla iddialı olmayalım. Belki birisi Bay Golatkin'i şu veya bu sebeple paçavraya çevirmek için gerçekten niyetlense bunu yapabilirdi. Hem zahmetsizce en ufak bir itirazla karşılaşmadan başarırdı. Bay Golatkin bazen kendi kendine itiraf ederdi bunu. O anlarda... Yedinci dereceden memur Golatkin'in yerini pis, iğrenç olduğu halde yaşayan ve hisseden bir paçavracı kalırdı. Ama bu paçavracın bütün kirliliğine rağmen ta derinliğinde gizlenmiş kendine göre bir hassaslığı ve duyguları vardı. Vakit dayanılmaz bir ağırlıkla geçiyordu. Sonunda saat dördü çaldı. Memurlar birer birer masalarından kalkmaya, amirler başta olmak üzere evlerine dağılmaya başladılar. Bay Golatkin de kalabalığa karıştı. Aradığı adamı gözleriyle yakalayıp izlemeye başladı. Hain dostu vestiyere koştu. Paltosunu almak için sıra beklerken orada da aynı oyunu oynadı. Ha demelere sırnaşmaya, senli benli olmaya başladı. Önemli an gelmişti. Bay Golatkin de vestiyere sokuldu. Tabii öteki Golatkin ondan daha atik davrandı. Vestiyerdekilerin yüzüne gülerek paltosunu Yakov Petroviç’ten daha önce aldı. Giyinirken büyük Golatkin'i öyle bir süzücü vardı ki Arsızlıkla etrafa bakıyor, çevresinde etki yaratmak için memur gruplarına sokuluyor, kimisiyle ayaküstü bir iki laf ediyor, kimiyle fısıldaşıyor, kimisiyle de saygı ve sevgili öpüşüyordu. Arkadaşlarından bazılarını gülümseyerek sadece bir el sıkışla geçiştiriyordu. Bu gövde gösterisinden sonra neşesinden kabına sığmaz halde merdivenden sekelek aşağı indi. Bay Golatkin peşine takılıp son basamakta yetişti. Paltosunun yakasına asıldı. Öteki bu saldırıştan ilkin afalladı. Şaşkın şaşkın bakındı. Sonra gayet yavaş alttan, benden ne istiyorsunuz? Ne demek bu? diye mırıldandı. Beyefendi, namuslu bir adamsanız dünkü dostça ilişkilerimizi unutmamanız gerekirdi dedi Yakov Petroviç. Öteki Golatkin toparlandı. Her zamanki küstahlığıyla, ee ne olmuş yani? Bu gece iyi uyumuşsunuzdur inşallah Yakov Petroviç diye arsız ya sırıttı. Golatkin'in hiddetinden bir an dili tutuldu. Sonra iyi uyudun merak etmeyin dedi. Ama bu oyununuzun ne derece münasebetsiz, iğrenç olduğunu da söylememe izin verin. Ne oyunu? diye omuz silkte öteki Golatkin. Düşmanca laflar bunlar. Hep yalan. Ani bir hareketle Golatkin'in ellerinden sıyrıldı. Kaçmaya başladı. Sokağa çıkınca üst rastladığı arabaya atladı. Büyük Golatkin de arkasından baka kaldı. Yüzü karışık. Ağzı açık, halsizce fener direğine yaslandı. Ezilmiş, küçülmüştü. Birkaç dakika böylece kaldı. O anda her şeyin yıkıldığını sanmıştı. 9. Gerçekten her şey doğa bile Bay Golatkin'e karşıydı. Ama o gene de yılmamış, yenilmemişti. Yenilmediğini hissediyordu ve mücadeleye kararlıydı. İlk şaşkınlığı geçtikten sonra ellerini öyle hızlı, hararetle uçturdu ki Hakkını nasıl savunacağı bundan belliydi. Evet, tehlike burnunun dibindeydi. Bunun varlığı yüzde yüzdü. Bay Golatkin bunu da kesin olarak hissediyordu. Ancak bu tehlikeyle savaşmaya nereden nasıl başlayacağını henüz kestiremiyordu. Hatta bir an vaz mı geçsem bu işten? Ne var yani diye düşündü. Hiç oralı olmam. O ayrı ben ayrıyım. Kerata sonunda hokkabazlık etmekten bıkar bırakır. Evet, evet, öyle yaparım. Alttan alarak yenirim onu. Hem tehlike olduğunu nereden çıkarıyorum? Ne tehlikesi? Göstersinler bakalım. Yoo, yoo, üstünde durup büyütmeye gelmez. Bay Golatkin yutkundu. İçinden geçirdikleri kafasını birdenbire allak bullak etti. Lüzumsuz şeyler düşündüğü için de kızdı. Mendebur, tabansız herif dedi kendi kendine. Ama bunun bir fayda sağlamadığını, bir karara varmak gerektiğini... Hem bunu hemen o anda yapmak zorunda olduğunu hissediyordu. Birisinden bu işte fikir almayı ne kadar isterdi. Fakat uzun boylu düşünüp taşınmaya da vakti yoktu. Yakov Petroviç oyalanmadan bir araba tuttu eve gitti. Yolda arabanın sarsıntısıyla zıpladıkça kendi kendine takılıyordu. Eee keyfiniz nasıl Yakov Petroviç Ne halt edeceksin şimdi miskin herif? Acemi çaylak. Tepeden tırna, kepaze oldun. Bir de ağlayıp sızlanıyorsun. O anda kendisiyle böylece alay ederken içindekileri deşmekten şehvet derecesinde zevk duyuyordu. Bir aralık gene düşüncelerine daldı. Diyelim ki şu anda karşıma bir sihirbaz veya ona benzer birisi çıksa. Golatkin Sahil'in parmaklarından birini verirse öteki Golatkin'i ortadan kaldırırım. Sen de eskisi gibi rahat ve mutlu yaşarsın. Sadece bir parmağın ikisidir. Razı mısın? Vallahi gık demeden parmağımı seve seve verirdim. Öf aman hepsinin de canı cehenneme diye sonunda sinirlendi. Nereden geldi başıma bunlar? Ne iyi ne rahattım herkes memnun mutluydu. Yok ille bir aksilik çıkar ortalığa zehir saçar. Ama ne söylesem boş artık harekete geçmem lazım. Böylece Bay Golatkin aşağı yukarı bir karara varmış bulunuyordu. Eve gelir gelmez piposuna sarıldı. Dumanı koyu bulutlar halinde etrafa savururken heyecanlı adımlarla odayı arşınlıyordu. Petruşka sofrayı hazırlamakla meşguldü. Sonunda Bay Golatkin piposunu bir köşeye fırlattı. Kararlı bir halde paltosunu sırtına attı. Petruşka'ya yemek yemeyeceğini söyleyerek dışarı çıktı. Merdivenden basamakları ikişer ikişer inerken Petruşka yetişip almayı unuttuğu şapkasını verdi. Bay Golatkin Petruşka unutkanlığında şüpheli bir yön görmesin diye bir açıklama yapmayı gerekli buldu. Ama Petruşka'nın umrunda değildi bunlar. Efendisinin yüzüne bakmadan tekrar yukarı çıktı. Her şeyde bir hayır var dedi Golatkin. İyi olur inşallah. Her şey iyi olur. Aslında içi pek rahat değildi. Korku ürpertilerini topuklarında bile duyuyordu. Sokağa çıkınca bir arabaya atladı. Doğruca Andrey Filipovic'in evine gitti. Zili çalmak üzereyken... Acaba yarına bıraksam daha iyi olmaz mı diye düşündü. Hem ona önemli ilgi çekici ne söyleyebilirim? Ortada elle tutulacak bir şey yok. Önemsiz, üstünde durmaya değmez bir mesele. Bunları aklından geçirirken zilin kordonunu birden çekiverdi. Zil sesi arkasından birisinin adımları duyuldu. Kolatkin aceleciliğine, ataklığına içinden küfretti. Şu uğursuz mesele yüzünden az kalsın iki gece önceki aksilikleri ve Andrei ile merdiven başındaki takışmayı unutuyordu. Birdenbire hepsi aklına geldi ama kapı tam o sırada açıldığı için kaçamadı. İyi bir tesadüf olarak Andrei Filippoviç henüz eve dönmemişti. Kapıyı açan uşak yemeğini dışarıda yiyeceğini söyledi. Yemeğini nerede yiyeceğini biliyorum ben dedi kendi kendine baygolatkin. Golatkin. köprüsüne gitmiş o. Memnundu. Uşağın ''Bey gelince ne diyelim?'' sorusuna ''Bir şey söylemeye gerek yok. Ben bir daha uğrarım.'' dedi. Çevik adımlarla merdivenden indi. Bekleyen arabacıya parayı verdi. Yürüyecekti. Çok beklediğini ve beyefendinin güzel hatrı için hayvanını soluksuz bıraktığını söyleyen arabacıdan bahşişi de esirgemedi. Yolda aklı gene o konuya takıldı. Evet, mesele bu raddeye gelince bırakmak olmayacak. Aslında etraflıca düşünecek olursak... Mesele dediğim şey de telaşa, üzüntüye değer ne var sanki? Ne diye kendime dert ettim bunu? Olan olmuş, düzelecek bir durum yok. Yok ya, bunu öyle kabul etmek lazım. Hem bir de şöyle düşünelim. Resmi bir daireye birisi geliyor. Hem kuvvetli bir arkası var hem de yetenekli bir memur. Namuslu, efendi bir adam. Durumu nazik, sıkıntıya düşmüş. Herkesin başına gelebilecek bir hal. Bize gelmesin neden benimle ilgili olsun? Saçma, kuruntudan ibaret benimki. Adamın burnumdan düşmüş gibi bana benzemesi de dairemize kabul edilmesine engel olamaz. Kader, sadece kader, kötü talihimizin azizliği. Adamcağıza bu yüzden iş verilmese, açıkta kalsa hak, adalet yok demektir. Fakir, ezilmiş, kimsesiz bir adam, hali yürekler acısı. İnsanlık duygusu onu korumamızı emreder. Yok yok, büyüklerimiz onu kayırmakla çok iyi ettiler. Allah onlardan razı olsun. Benim kafada olsalardı fakirin hali nice olurdu. Zaten ben bu kafamla on kişinin yapmadığı bu dolalığı beceririm. Peki ya ikiz olsaydık o zaman ne olurdu? Hiç. Amirlerimiz, arkadaşlarımız nasıl olsa alışırlardı. Dışarıdan gelenler de bu durumu tabii görürlerdi. Hatta bence bunda insanı duygulandıran bir yön var. Yaradanın kudretiyle dünyaya tıp atıp aynı iki insan gelmiş... Ulu tanrımız da ikizlerin rızkını aynı yerden vermiş. Bay Golatkin nefes aldı. Sesini alçaltarak kendi kendine konuşmaya devam etti. Ama şu şey olmasa, yani bizi duygulandıran bu ikiz meselesi filan olmasa daha iyi olurdu ya. Cehennemin dibine gitse, münasebetsizlikten başka değil. Çık işin içinden şimdi Golatkin. Herifin tabiatı, karakteri oldukça pürüzlü, oynakça. Adi, kaypak, sırnaşık, Çanak yalayıcının biri. Kim bilir ne haltlar karıştırır. Adımı da lekeler oğlu İşin yoksa peşinin kolla. Kısacası bela kesildi başıma. Bela. Ama bu bakımdan da fazla üzülmeye değmez. Benzerlerden biri tam bir efendi. Öteki namussuzun biri. Efendi benim. Ahlaksız olan öteki. Sonunda herkes onun ne mal olduğunu anlayacak benim de yani gerçek kolatkinin namuslu, iyi kalpli, sessiz, iş bakımından da değerli yükselmeye layık olduğumu takdir edecektir. Evet, böyle olması gerekir. Ama bir de bakarsınız, bizimkiler şey, karıştırırlar ikimizi. Olmayacak şey değil. Hele o heriften her türlü düzenbazlık umulur. O zaman ne yaparım? Alçak kerata el çabukluğuyla kendisini benim yerime kor, insanın paçavrasını çıkarır. İşte o zaman felaketin büyüğü olur. Bay Golatkin kendi kendine konuşup sızlanırken gözünün doğrusuna koşuyordu. Ancak Nevski caddesine çıkıp kaldırımda birisiyle gözlerinden şimşekler çaktıran bir toslamayla çarpışınca ayıldı. Adamın yüzüne bakmadan özür diler gibi bir şeyler mırıldandı ve tosladığı ona okkalı bir küfürle karşılık verip uzaklaştıktan sonra ne var ne oluyoruz gibilerden etrafa göz gezdirdi silkindi. Bulunduğu yer, Osifi Ivanoviç’lere gittiği gün uğradığı lokantanın sokağıydı. Öykümüzün kahramanı birdenbire midesinin kazındığını hissetti. Yemek yemediğini, bir ziyafete gitmeyeceğini de hatırladı. Lokantaya girdi. Burası pahalı, lüks bir yerdi ama Bay Golatkin o günkü haliyle bunu düşünecek değildi. Yukarıdaki ışıklı salona girdi. Zengin, kibar müşterilere göre hazırlanmış büfede mezelerle donanmış bir masanın önünde hayli kalabalık vardı. Masanın önündeki adam makine hızıyla boşalan kadehleri dolduruyor, meze dolu tabakları uzatıyor, yenilip içilenin parasını alıyordu. Bay Golatkin masaya sokulmak için sıraya girdi. Çekingen bir halle balıklı bir börek aldı ve sırtını duvara çevirerek büyük bir iştahla yedi. Bitirdikten sonra tekrar masaya döndü. Böreğin fiyatını bildiği için masadaki tabağa bir gümüş on köpeklik bıraktı. Sonra... İşte böreğin parası demek ister gibi oradaki garsonun yüzüne baktı. Adam oldukça üstten, borcunuz bir ruble on köpektir efendim diye geveledi. Benim mi? Bana mı söylüyorsunuz? Ama ben, ben sadece bir börek aldım galiba. Hayır efendim, bir değil, on bir dedi kesinlikle garson. Yo, siz, siz yanılıyorsunuz dostum. Bir börek aldım ben. Ben saydım, on bir börek yediniz. Yediklerinizin parasını ödeyin beyim. ''Bedavacılık yok burada.'' Bay Golatkin fena halde şaşırdı. ''Bir sihirbazlık, oyun bu.'' diye düşündü. Garson karşısına dikilmiş parayı bekliyor, salondakiler de Golatkin'le ilgilenmeye başlıyorlardı. Yakov Petrovic cebinden bir gümüş ruble çıkarıp vermeye hazırlandı. Yüzü pişmiş istakoza dönmüştü. ''Onbirse 11 on insan acıkınca yer. Hayret edecek, gülecek ne var?'' Birdenbire sanki birisinin dürtmesiyle başını kaldırdı ve bir an önce onu şaşkınlığa düşüren bilmeceyi, sihirbazlığı çözdü. Karşı iki salonu açılan camlı kapıda tam büfenin arkasında yüzü Bay Golatkin'e çevrili birisi duruyordu. İlkin kapıyı bir boy aynası, orada dikilen adamı da kendisinin aksi zanneden Yakov Petrovic yanıldığını, ötekiyle yeni Golatkin'le karşı karşıya olduğunu anladı. Adam hayatından pek memnundu. Gerçek Golatkin'e sırıtarak bakıyor, başını sallayarak göz kırpıyordu. Durduğu yerde ayaklarını hafifçe oynatarak en ufak bir tehlikede öbür odaya, oradan da arka kapıdan sokağa fırlayacağını ve nasıl olsa yakalanmayacağını bir takım hareketlerle anlatmaya çalışıyordu. Elindeki yağlı böreğin son parçasını Bay Golatkin'in yüzüne bakarak ağzına attı, dudaklarını zevkle yaladı. Sahtekar köpek! Burada da tuzağa düşürdü beni diye öfkeyle düşündü Yakov Petroviç Yüzünün kızarıklığı hala geçmemişti. Kalabalıktan da çekinmiyor. Acaba farkına varan oldu mu? Garsonun küstah gücünden emin sırıtmasını aldırmadan parayı masaya fırlattı. Etrafını saran kalabalığı sıyırarak salondan çıktı. Bu kadarla bittiği için hayduda da talihime de şükretmeliyim. Yalnız saygısız garsonun küstahlığı pek dokundu bana. Ama adamcağız da haklıydı. Bir ruble on kapiklik alacağına karşılık on kapikle yetinip üstünü cebinden ekleyemezdi ya. Fakat daha nazik konuşabilirdi terbiyesiz herif. Bay Golatkin merdivenden inerken kendi kendine bunları mırıldanıyordu. Son basamakta birdenbire durdu. Deminki sahne gözünün önünde canlanıverdi. İncinmiş gururunun acısıyla gözlerinden yaş boşanana kadar kızardı. Bir an olduğu yerde mıhlana kaldı. Sonra kararlı adımlarla sokağa çıktı. Yorgunluğuna bakmadan tıkana tıkana Şestilovaçnaya sokağına doğru koşuyordu. Eve gelince adeti olmadığı halde soyunmadan sokak elbisesiyle piposunu bile tüttürmeden kanepeye çöktü. Sonra masanın çekmecesinden mektup kağıdıyla hokka kalem çıkararak mektup yazmaya oturdu. Eli heyecandan fena halde çitiriyordu. Sayın Bayım Yakov Petroviç, Bugünkü olayla ve takındığınız tavırla beni zorlamış olmasanız bu mektubu asla yazmazdım. Sizinle isteyerek temas etmediğime emin olabilirsiniz. Her şeyden önce hareketimi hareketinize karşılık saymamanızı rica ederim. Birbirimize bağlı olmamamızın zorunlu sonucudur bu. Bay Golatkin yazdıklarını okudu. Fena olmadı galiba. Nazik olmakla beraber ufak bir sertlik ve kesinlik havası hissedilmiyor değil. Neyse... Herhalde herifi gücendirecek bir şey yok içinde. Bu kadarı da hakkım artık dedi mektubuna devam etti. Beyefendi adlarını ağzıma almayı kendim için küçüklük saydığım düşmanlarımın yaptıkları yakışıksız adi hareketten sonra o fırtınalı gecede karşıma ani ve garip bir şekilde çıkışınız bugünkü anlaşmazlıklarımızın ilk tohumu olmuştur. Sizin de zorla... Ne pahasını olursa olsun özel ve iş hayatıma girmekteki ısrarınız basit nezaket kurallarına ve insanlarına gündelik hayattaki ilişkilerine uymaz. Hakkınız olmadığı halde sırf amirlerinizin gözüne girmek için kalemimin emeği olan raporu ve şerefli adımı çalmanız bunun örneğidir. Ama ben durmayacağım bunların üstünde. Bu konulara ait her türlü konuşma ve yüzleşmeden maksatlı ve incitici kaçışınızı da kaleme almayacağım. Sonunda her şeyi söylemiş olmak için şu son derece tuhaf açıklanması güç bugünkü lokanta olayında geçiyorum. Sizin yüzünüzden cebimden giden bir gümüş rubleyi acıdığımdan değil, yalnız orada bulunan tanımasam bile seçkinlikleri belli kişilere karşı beni kötü düşürmek, kastınızı hatırlarken duyduğum nefret ve hiddetten söz açmadan yapamayacağım. Fazla gitmedim mi acaba diye bir an durakladı Bay Golatkin. Dozunu kaçırmayalım. Seçkin kişiler sözünde bir ima sezmesin. Eee ne yapalım? Sezer ses etsin. Bu kadarına da tahammül etsin artık. Mektubu bitirirken biraz alttan alırım. Şimdilik bu esasla devam edelim. Beyefendi yaptığınız hataların düzeltilmesi için yüreğinizdeki soylu duyguların ve açık dürüst karakterinizin gerekli yolu göstereceğinize emin olmasam sizi bu mektupla rahatsız etmezdim. Hem şahsınıza karşı hiçbir kötü duygum ya da maksadım olmadığına inanmanızı ayrıca rica ederim. Yazılı cevabınızı mektubumu getiren kimseyle göndermenizi bekler. Derin saygılarımı sunarım beyefendi. Yakov Golatkin Yakov Petrovich yazdıklarını bir daha okudu. Ellerini avuşturdu. Eh bu da oldu. Hele bakın yazışmaya başladık. Ama suç kimdi? Yaptıklarıyla beni... Yazılı, imzalı bir cevap istemeye zorluyor bayağı. Yo ben bu sefer yerden göğe kadar haklıyım. Bay Golatkin mektubu zarfladı, uşağını çağırdı. Petruşka her zamanki uyur gezer haliyle suratı bir karış isteksizce içeri girdi. Oğlum dedi Yakov Petroviç şu mektubu al, anladın mı? Petruşka da ses yok. Mektubu al diyorum diye sesini biraz yükseltti Golatkin. Bizim daireye götüreceksin. Orada nöbetçi katip Vahri Meyvi bulursun. Bugün nöbetçi o anladın mı? Anladım. Anladım anladım efendim diyemez misin? Katip Vahri Meyvi bulunca dersin ki beyin selamı var. Sizden memurların adres defterinden 7. dereceden memur Golatkin'in adresini bulmanızı rica ediyor. Petruşka bu defa da ses çıkarmadı. Ama Bay Golatkin'e uşağı bir şeye gülümsemiş gibi geldi. Anladın mı Piotr? Nöbetçi memurdan yeni gelen memur Golatkin'in nerede oturduğunu soracaksın. Baş üstünde efendim. Adresi öğrendikten sonra bu mektubu oraya götüreceksin anladın mı? Evet. Orada da yani mektubu vereceğin bay yani bay Golatkin. Ne gülüyorsun hayvan? Kim gülüyor? Bana ne? Niye gülecekmişim? Ne üstüme vazife? Peki peki anladık. O bay da sana benim için efendin nasıl falan diye bir şey sorarsa fazla gevezelik etme. Bey iyidir. Sizden yazılı cevap bekliyor dersin. O kadar. Anladın mı? Anladım efendim. Bey iyi filan dersin. Bir yere gitmeye hazırlanıyor. Sizden yazılı bir cevap bekliyor dersin. Anladın mı? Anladım. Hadi. Petruş çıktı. Bu hayvanla uğraşmakta dert. Gülüyor. Açıkça gülüyor. Ama neye gülüyor? Başımı belaya soktu bu iş. İyice hırlaştık. Yine de belli olmaz. Her işin sonuna bakmalı. Yakov için aklı Petruşka'daydı. Bu namussuz iki saatten önce gelmez. Eline fırsat düşmüşken ha babam sürter. Dışarı göndermeye gelmez keratayı. Öf! Ne aksilik, ne berbat iş bu. Öykümüzün kahramanı bezgin bir halde beklemekten başka çaresi olmadığı için odayı boydan boya dolaşmaya başladı. Piposunu birkaç defa doldurup tazeledi. Bir aralık kanepeye uzanarak kitap okumayı denedi ama yapamadı, kalktı, yeniden odayı arşınlamaya koyuldu. Bir şey düşünmek istedi, içi huzursuz olduğundan bunu da beceremedi. Sonunda böyle eli kolu bağlı oturmaktansa, Petruşka nasıl olsa bir saatten önce gelmez, anahtarı kapıcıya verip ben de dışarı çıkar, şu işimizle meşgul olurum diye karar verdi. Şapkasını aldı, kapıyı kilitleyip çıktı. Kapıcıya anahtarı verirken eline on kapik sıkıştırmayı ihmal etmedi. Zaten şu sıralar cömertliği üstündeydi. Ülkin İsmail Özk köprüsüne doğru yürüdü. Yol yarım saatini aldı. Köprüye vardığı zaman tanıdık bir evin avlusuna girmekten kendini alamadı. Altıncı dereceden memur berendiği evin pencerelerine baktı. Kırmızı perdeli üç pencereden başka hepsi karanlıktı. O Sufi İvanoviçlerin bugün misafirleri yok galiba diye düşündü. Avlu da biraz oyalandı. Bir karar verecek gibi oldu. Sonunda vazgeçti. Elini kalsın şimdilik gibilerden salladı. Tekrar sokağa çıktı. Zaten buraya gelmem gereksizdi. Ne işim vardı? Asıl paçayı sıvayıp öbür meseleyi halletmeliyim. Bay Golatkin bu sefer dairenin yolunu tuttu. Yol oldukça uzun. Sokaklar çamurluydu. Lapa lapa kar yağıyordu. Ama Yakov Petrovich'in bir şeyi aldırdığı yoktu. Tepeden tırnağa aslanmış, çamura batmıştı. Hiçbir şeyin önemi yok, amacıma ulaşayım da. Büyük resmi binanın karaltısı belirdiği zaman Golatkin birden bire durdu. Buraya ne diye geldim? Ötekinin adresini öğrenebilirim o kadar. Ama Petroşka bu işi yapmış, belki eve dönmüştür bile. Boşu boşuna vakit kaybediyorum. Zaten üstünde durulmayacak ayrıntılar bunlar. Hepsi düzelir. Bari gelmişken Vahram'e eve uğrayayım. Petruşka gelip beni bulamazsa iyi olmaz. Doğrusu çıkmakla akılsızlık ettim. Can sıkıntısı benimki. Öykümüzün kahramanı yaptığı şeyin akılsızlık olduğunu itiraf ettikten sonra gerisin geriye Şestilovacnaya sokağına yollandı. Yorgun argın eve geldiği zaman kapıcıdan Petruşka'nın hala gelmediğini öğrendi. Böyle olacağını biliyordum zaten dedi kendi kendine. Herif kim bilir nerede ziftleniyordur. Oysa ki saat dokuz. Aman yarabbi ne aksi gündeyim. Bay Golatkin söylene söylene kapıyı açtı. Mumu yaktıktan sonra soyundu. Piposunu doldurdu. Petruşkayı beklerken biraz uzandı. Aç ve yorgundu. Mumun donuk ışığı duvarda titreşiyordu. Bay Golatkin buna baka baka düşüne düşüne kendinden geçti. Sonra taş gibi bir uyku sardı onu. Uyandığı zaman vakit epey geçmişti. Sonuna gelmiş... İsli bir duman çıkaran mum neredeyse sönecekti. Bay Golatkin birdenbire doğruldu. Silkindi ve o anda her şeyi, her şeyi hatırladı. Bölmenin öbür tarafından Petruşkan'ın gür horlaması geliyordu. Yakov Petrovic pencereye koştu, dışarıya baktı. Bir tek pencerede ışık yoktu. Küçük üst yama araladı. Her taraf derin bir sessizlik içindeydi. Şehir ölü bir uykuya dalmıştı. Ona göre saat 2-3 civarında olmalıydı. Yanılmamıştı. Az sonra bölmenin öte yanından duvar saatinin kısık sesi adeta zorlanarak ikiyi vurdu. Bay Golatkin Petruşka'nın bölmesine koştu. Epey uğraştıktan sonra uşağını uyandırdı. Yatağını oturttu. Tam o sırada dibine gelen mum da söndü. Bay Golatkin yeni bir mumla kibrit bulup yakana kadar 5-10 dakika aldı. Sonra yeniden uyumuş olan Petruşka'yı olanca öfkesiyle sarsmaya başladı. Köpoğlu köpek, namussuz herif, uyansana, uyuz, uyan diyorum sana. Yarım saatlik yeni bir uğraşmadan sonra Petruşka'yı uyandırdı. Bölmeden dışarı çıkardı ve herifin ayakta duramayacak derecede sarhoş olduğunu gördü. Kan tepesine tıradı. Haylaz, haydut herif diye bağırmaya başladı. Mahvettin, öldürdün beni canavar. Yakov Petrovic Petruşka'ya verdiği mektubu hatırladı. Ne yapmıştı onu? Aslında pişmandı. Ne diye yazdım şunu? Hep onurum diye horozlanmalarım. Al sana onurunu ahmak. Onurmuş. Petruşka'ya çullanarak ''Ne yaptın mektubumu uğursuz? Söyle kime verdin onu? Kayıp mı ettin yoksa?'' diye tartaklamaya başladı. ''Kimseye bir şey vermedim. Mektup falan da görmedim. O kadar.'' Bay Golatkin çıldıracak hale geldi. Odanın içinde dört dönüyor, ellerini kıracak gibi sıkıp büküyordu. Birdenbire dolaşmayı bıraktı, uşağın önünde durdu. Bana bak Piotr, dinle beni. Dinliyorum. Nereye gittin sen? Cevap ver. Nereye gideceğim? İyi insanlara gittim. Bana ne? Tanrım, sen bana sabır ver. Önce nereye gittin? Onu söyle. Daireye gitmedin mi? İçkili misin Piotr? Doğru söyle. Kim ben mi? İçkili miyim? Şuradan sağ kalkmayayım eğer sarhoşsam. Bir damlacık koymadım ağzıma. Canım içmiş sende ne çıkar? Zararı yok. Öyle sordum işte. Söz gelişi sordum. Sarhoşsan daha iyi Petruşka daha iyi. Belki içtiğini unuttun ama başka şeyler hatırlıyorsun değil mi? Örneğin katip Vahremeyev'e gidip gitmediğini hatırlıyorsun değil mi? Gitmedim. Öyle bir katip de yok. Şuradan sağ. peki peki Petruşka laf olsun diye söyledim konuşuyoruz yani görüyorsun kızmıyorum sana olsun canım hava soğuk rutubetli bir iki kadehcik parlattınsa ne çıkar bugün ben de bir iki kadeh aldım açık söyle oğlum hatırlamaya çalış gittin mi katip Vahre Meyve böyle olunca söyleyeyim bari gittim şuradan peki peki yemin etme Petruşka gitmen çok iyi oldu Sağ ol. Bak görüyorsun kızmıyorum. Aferin sana. Yakov Petrovic uşağının omzunu sıvazlıyor yüzüne gülüyordu. Oldu olacak doğruyu söyle. Kafayı çektin bugün. Şarlatan herif çok değil on kapiklik bir şişecik parlatmışsındır değil mi? İyi ettin canım. Bak kızdığım yok sana şarlatan. Yo ben şarlatan değilim. Dost insanlara gittim o kadar. Şarlatan falan değilim olmadım da asla. Aman Petruşka. Şakadan anlamaz mısın? Takılıyorum sana ben. Gönlünü almak için iyi anlamda söyledim bunu. Bazen biliyorsun Petruşka şarlatan düzenbaz gibi sözler iltifat olsun diye dostça şakalaşırken söylenir. Yani adamın açık göz mantara basmazın biri olduğunu anlatmak için. Memnun olanlar çok bundan. Ama sen hoşlanmıyorsan dediğin gibi olsun Petruşka. Şimdi bana açıkça hiçbir şey saklamadan dostça söyle. Memur Vahra meyve gittin mi? Sana istediğim adresi verdi mi? Gittim. Adresi de verdi. Çok iyi bir memur. Efendi. Senin bey dedi. iyi, Çok iyi bir adam. Selam söyle beye. Teşekkür ettiğimi. Ona çok saygı duyduğumu söyle. Çünkü öyle iyi adam ki. Senin bay Petruşka öyle iyi adam ki. Sen de iyi adamsın Petruşka. İşte öf. Adres nerede? Adresi ver. Çift herif. Bay Golatkin son sözleri duyulur duyulmaz bir sesle söylemeye devam etti. Adresi de verdi. Verdi ya. Verdi mi? Peki nerede oturuyor o Golatkin? Yedinci dereceden memur Golatkin. Golatkin dedi katip efendi. Şestlovaçnaya sokağında oturur. Sokağa girdin mi sağdaki ilk ev. Merdivenden çık dördüncü kat. Orada oturur Golatkin. Sabrı tükenen Yakov Petrovich parladı. Şarlatan düzenbaz herif benden bahsediyorsun benim bu ben öteki Golatkin'i soruyorum Başka bir Golatkin var ya onun adresini istiyorum Yezid Orasını bilmem artık bana göre hava hoş şuradan Peki mektup mektup ne oldu Ne mektubu mektup falan yoktu görmedim ben mektubu Mektubumu ne yaptın diyorum Hızır Mektubu mektubu verdim selam söyle dedi ''İyidir senin bey, selam söyle ona.'' dedi. ''Kim söyledi, Golatkin mi?'' Petruşka bir an sustu, sonra efendisinin yüzüne bakıp sırıttı. Burnundan soluyan Yoko o Petrovic. ''Bana bak namussuz.'' diye başladı. ''Nedir bana yaptıkların, mahvettin beni, bıçaksız öldürdün hain.'' Petruşka kesin bir biçimde, ''Benden bu kadar beyim, ötesini siz bilirsiniz.'' dedi. Ölmesine çekildi. ''Buraya gel haydut, gelsene.'' Diyorum. ''Gelemem. Hem kalmayacağım sizde bundan sonra. iyi insanlara gideceğim. İyi insanlar namusuyla hilesiz yaşar. Bir kişi iki kişi olmaz.'' Bay Golaskin üstüne bir kova buzlu su dökülmüş gibi dona kaldı. Petruşka devamla ''Evet efendim'' dedi. ''İkileşmezler. Tanrı'ya ve namuslu insanlara küfretmezler. ''Sen iyice sarhoşsun sersem. Git yerine zıbar.'' Yarın görürsün gününü diye duyulur duyulmaz bir sesle mırıldandı Yakov Petrovic. Petruşka bölmesinde bir süre bir şeyler mırıldandı durdu. Sonra karyolanın gıcırcısından yattığı anlaşıldı. Yatağında gerinip uzun uzun esnedikten sonra deyim yerindeyse bir masum bebek uykusuna daldı. Bay Golatkin yarı ölü yarı diri bir halde aklından Petruşka'nın duruşunu imalı sözlerine sıralıyordu. İş gittikçe sarpa sarıyordu. Yakov Petrovic fena halde sarsılmıştı. Gerçi uşağın imaları pek açık değildi ve bir sarhoşun sözlerine önem verilemezdi ama Yakov Petrovic yine de kuşkulanmıştı. Sinirli bir titremeyle sarsılıyor, kendi kendine kalayı basıyordu. Dilini tutup herifi azarlamasaydın olmaz mıydı? Koca ahmak. Sarhoştan ne beklenir zaten? Gevelediklerinin hepsi yalan, hepsi saçma. Gene de hınzırın dokundurmak istediği bir şey vardı. Neydi acaba? Beni de hangi şeytan dürttü de yazdım o mektubu? Saçmalamadan yapamam. Mahvoldun şimdi avanak. Paçavraya çevirdiler seni. Gene de onurum onurum diye horozlanıyorsun. Evet kurtar şimdi onurunu kaçık. Kanepenin bir köşesine büzülmüş. Hem bunları içinden söylüyor hem üzüntü kuşku içinde tir tir titriyordu. Dalgın bakışı bir aralık masaya gitti. Orada gördüğü bir nesneye takıldı. Bunun bir hayal sadece göz ve akıl aldanması olduğundan korkarak elini merakla çekinerek uzattı. Hayır ne hayal ne de görüş yanılması. Gerçek bir mektuptu bu. Zarflı adına yazılmış bir mektup. Bay Golatkin mektubu kaparcasına aldı. Kalbi çatlayacak gibi atıyordu. Bizim aptal getirmiş besbelli. Getirdikten sonra da sarhoş kafasıyla unutuverdi. Yüzde yüz öyle oldu diye düşündü. Mektup, genç memur Vahra Meyev'dendi. Golatkin'in hem meslektaşı hem iyi arkadaşıydı. Böyle olacağını önceden kestirmiştim dedi Golatkin. Mektubunda ne olduğunu aşağı yukarı biliyorum. Zarfı yırttı okumaya başladı. Sayın bayım Yakov Petrovic, uşağınız konuşamayacak kadar sarhoş olduğu için cevabımı yazılı olarak sunmayı daha uygun buldum. Her şeyden önce size haber vereyim ki malum kişiye gönderdiğiniz mektubu isteğiniz üzerine elimle ulaştıracağım. Tanıdığınız ve bugün candan arkadaşım olan adamın şerefini haksız yere lekelememek için adını yazmıyorum. Bu saygıdeğer kişi bizimle birlikte Karolina Ivanovna'nın pansiyonunda. Siz odadayken Tambov eyaletinden gelen piyade subayının kaldığı odada oturuyor. Bununla beraber aradığınız kişiyle yalnız evinde değil, Şerefli ve temiz yürekli dostlar arasında her zaman rastlayabilirsiniz. Yazık ki bazı kimseler onlara hiç benzemiyorlar. Bu sebeple sizinle ilişkilerimizi kesmek zorundayım. Sayın Yakov Petrovic. Dostça görüşmelerimize eski arkadaşlığımızı sürdürmeye artık imkan kalmamıştır. Bunun için size bütün açıklığıyla yazdığım bu mektubu alır almaz derin saygı duyduğum Karolina Ivanovna'da beraber oturduğumuz sırada 7 ay önce benden satın alıp henüz parasını vermediğiniz Avrupa malı usturadan borcunuz 2 gümüş rubleyi göndermenizi rica ederim. Bu şekilde hareket etmemin sebebi değerli kimselerden duyduğuma göre bugün şerefinizi ve temiz adınızı lekelemiş olmanızdır. Artık siz ruh ve ahlağı temiz olan kimseler için tehlikeli bir hal almışsınız. Doğruluktan ayrılan kişilerin sözlerine inanıp güvenmeye imkan olmadığını siz de bilirsiniz. Bu mektupla ayrıca bazı kimseler tarafından ve onlar adına Karolina Ivanovna'yı savunmak istiyorum. Karolina Ivanovna bugüne bugün halinde hiçbir kötülük görülmemiş, namuslu bir kadındır. Yabancı olup ve genç sayılmamakla beraber iyi bir aile kızıdır. Erdemli, kabiliyetli insanlar her yerde ve her zaman bulunur. Neyse zamanı gelince şimdiye dek öğrendiğiniz bazı şeyleri öğreneceksiniz elbet. Oysa ki değerli kimselerin inanılır sözlerine göre hakkınızda anlatılanlar başkentin bir ucundan öbür ucuna kadar yayılmış artık. Sizin de bunları duymanız gerekirdi beyefendi. Mektubumu bitirirken size haber vereyim ki demin sözünü ettiğim ve bazı nazik sebeplerden ötürü adını yazmadığım değerli kişiyi tabiatça sevimli, neşeli ve cana yakın olduğu için hepimiz çok sevdik. Görevinde gösterdiği başarılar da ona aklı başında ağırbaşlı bütün daire arkadaşlarının saygısını kazandırdı. Sözüne ve arkadaşlığına sadık yüzünüze karşı dost görünüp arkanızdan kuyu kazan bazı kimseler gibi değildir. Her şeye rağmen saygılarımla. Bahramiyev Not Uşağınızı kovmanızı salık veririm. Herhalde epey üzüyor sizi. Yerine bundan önce bizde çalışıp şimdi işsiz kalan Tevstafi'yi alın. Şimdiki uşağınız hem sarhoşun hem hırsızın biridir. Daha geçen hafta Karoline İonavna'ya normal fiyattan aşağı bir funt şeker satmıştı. Bence bu şekeri sizden çalarak biriktirmiştir. İyiliğinizi düşünerek yazıyorum bunu. Oysa ki bazı kimseler herkese en çok da namuslu ve iyi kalpli insanlara kötülük etmekten, onları aldatmaktan, sırf kıskançlıktan onlara erişemedikleri için arkasından atıp tutmaktan ve iftira etmekten hiç kaçınmıyorlar. Bay Golatkin, Vahramiye evin mektubunu okuduktan sonra oturduğu yerde uzun zaman hareketsiz kaldı. İki gündür çevresini saran esrarlı sis perdesi arasından yeni bir ışık sızmaya başlamıştı. Yavaş yavaş aklı başına geliyordu. Yerinden doğruldu. Odada biraz dolaşarak açılmak, karma karışık düşünceleri bir araya toplayıp belirli bir noktada birleştirmek, durumunu incelemek istiyordu. Ama ayağa kalkar kalkmaz sonsuz bir halsizlik duydu. Yeniden kanepeye çöktü. Gerçi böyle olacağını önceden de tahmin etmiştim. Yine de Vahremeyev'in yazdığının çoğunu içindeki imalı sözlerin açık anlamını kavrayamadım doğrusu. Anlam belki açık ama maksadı ne acaba? Açık açık, dobra dobra söylese şu şu bu budur diye. Şöyle olmalı, böyle yapmalıydın falan filan. Ben de ona göre hareket ederdim. Şekil yani meseleye verdiği şekil hoş değil. Ah yarına kavuşsam da bütün bunları kökünden halletsem. Ne yapmam gerektiğini biliyorum artık. Diyeceğim ki peki uzlaşmaya falan filana razıyım. Yalnız şerefime dokunulmasına gelemem. Ötekine gelince o da yani malum kişi o uğursuz yaratık nereden çıktı? Nasıl karıştı bu işe? Ah hele yarın olsun da. Bay Golatkin iç çekti başını salladı. Yarın olsun. Onlar da o zamana kadar beni tefekorlar ya arkamdan çalışıyorlar. Öyle iyi bir düşmanlık ki benim için şimdi en önemlisi vakit kaybetmemek. İlkin vahrameye ve bir mektup yazmalıyım. Şöyle bir meselemiz var. Şuna şuna razıyım vesaire demeliyim. Mektubu sabah olur olmaz yollarım. Artık ben de erkekçe davranacağım. Bundan sonra harekete geçip o sorunu alt edeceğim. Aksi halde onlar beni silip süpürecek. Bay Golatkin yeniden kaleme sarıldı. Sayın Bayım Nestor Ignatieviç, hakaret dolu mektubunuzu acı bir hayretle okudum. Çünkü bazı doğru yoldan ayrılmış, sahte, iyi niyetle hareket eden kimselerin benden başkası olmadığı apaçıktır. Şerefimi, temiz adımı ve huzurumu yok etmek için ortaya atılan iftiranın nasıl bulak saldığını üzülerek gördüm. Bunun en acı insana en çok dokunan yanı namuslu gerçek bir soylu ruh ve düşünceye özellikle dürüst mert karaktere sahip kimselerin muzır bir mikroptan etkilenmeleridir. Yazık ki zamanımızda üreyen ahlaktan yoksun bu mikropların sokulmadıkları köşe bucak kalmadı. Söz edilen iki gümüş ruble borcumu tam olarak geri vermeyi kutsal bir ödev biliyorum. Malum bir kişiyle ilgili imalarınıza gelince... Bu kişinin niyetlerini, çeşitli hesaplarıyla planlarını o kadar çapraşık buldum ki, açıkça söylüyorum size, çözemedim. Her ne hal ise, bundan sonra ben de dürüst düşüncelerimi ve namuslu adımı sürülen nekelerden koruyacağım beyefendi. Durum ne olursa olsun, malum kişiye onun seviyesine inerek görüşmeye karar verdim. Bu gibi hallerde yazışma yerine karşılıklı görüşmeyi çok daha faydalı buluyorum. Karşılıklı iyi niyete dayanan bir barışmaya hazır olduğumu da ayrıca belirteyim. Bu konuda anlaşmak üzere buluşma yeriyle zamanında bana lütfen bildirmenizi rica ederim. Mektubunuzda size güya ettiğim hakaretlere, eski dostluğumuza ihanet edişime, aleyhinizde atıp tutmama dair imalı ve iğneli sözlerinize çok kırıldım beyefendi. Bütün bu anlaşmazlığı, iğrenç bir iftiraya, kıskançlığa ve haklı olarak baş düşmanlarım saydığım kişilerin kötülüğüne veriyorum. Ama suçluluğun en büyük gücünün suçsuzluğun ta kendisi olduğunu, arsızlıkla küstahlığın ve bazı kişilerin içli dışlılığının sonunda herkesçe kötümseneceğini, bu kişilerin sonunda kendi oyunlarına geleceğini bilmeleri gerek. Sizden son bir ricam daha var beyefendi. Şu malum kişilere başkalarının muhitine sokulup yerlerine geçmek garip ve normal olmayan hevesleriyle çabalarının sadece hayret, tiksinti ve acımayla karşılanacağını söyleyin. Böylelerini ancak tımarhane paklar. Kaldı ki hareket şekilleri kanununa aykırıdır. Herkesin kendi kaderi, kendi yeriyle yetinmesi gerekir. Her şeyin bir sınırı var. Yapılan sadece bir şakaysa yakışıksız, hatta ahlaka uygun olmayan bir şakadır. Benim bu konuda düşüncelerim namus ve ahlaka dayanır. Saygılarımı bildirmekle şeref duyarım beyefendi. Golatkin. 10 Sabaha kadar sağa sola döne döne iki de bir inleyerek yerinden fırladı durdu. Daldığı sırada garip, sıkıntılı düşler görüyor, eskilere ait bir takım hatıralar, tatsız kara basanlar arasında bocalıyordu. Zaman zaman karanlık, esrarlı bir boşlukta haşin, soğuk bakışlı Andrei için yüzü beliriyor, Golatkin amirinin soğuk bir nezaketle onu azarladığını duyar gibi oluyordu. O da düşmanlarının kötüledikleri gibi olmadığını, birçok erdem ve özellik sahibi olduğunu anlatmak için Andrei Filippovich'e sokulmaya çabalıyor ama malum kişi yerden bitmiş gibi karşısına çıkıyor. Her zamanki arsızlığıyla bütün planlarını bozuyordu. Yüzüne karşı alay ediyor. Adam şerefini yerin dibine batırıyor. İş yerinde de toplum hayatında da Yakov Petrovich'in yerini alıyordu. Birdenbire dairede o adamdan yediği fiski hatına geliyordu. Bunu neden karşılıksız bıraktığını düşünürken kafasındaki düşünceler dağılıyor, başka konulara atlıyordu. İrili ufaklı gördüğü, duyduğu veya kendisinin yaptığı alçaklıklar şekilleniyordu. Bunları çoğu zaman kötülük olsun diye yapmazdı. Bazen birisini kırmamak için başka sefer acizinden yahut şeyden, Bay Golatkin bu şeyin ne olduğunu çok iyi bilirdi ya. O anda uykuda bile kızarıyor. Kızarmamak için kendisiyle mücadele ediyor. Evet o gün daha iradeli hareket etmeliydim diye mırıldanıyordu. Sonra omuz silkerek adam sende irade neymiş diye bu fasih böylece kapanıyordu. Ama Bay Golatkin'in en çok sinirine dokunan Vicdanıyla alanlarında ahlak düşüklüğü ve adili hakkında en ufak şüphe bırakmayan malum kişinin hemen ortaya çıkıvermesiydi. Kendine has pis bir sırıtışla irade mi? Sende ve bende irade ne gezer Yakov Petrovic diye kıs kıs gülüyordu. Bay Golatkin düşlerinden birinde kendini çok kibar nükteleriyle tanınmış kişilerin çevresinde görüyordu. O da konuşmasındaki incelik ve nezaketiyle toplumun dikkatini çekmiş, beğendirmişti kendini. Hatta orada bulunan düşmanlarından birkaçı ona ısınmış, güler yüz göstermeye başlamışlardı. Bir ara ev sahibinin misafirlerden birine onu övdüğünü duymuştu. İşte tam o sırada canavar ruhlu mahut kişi, yani öteki Golatkin çıkıveriyor. Gelişiyle büyük Golatkin'in bütün başarıları sıfıra iniyordu. Ayrıca gerçek Golatkin'in sahte kendisinin asıl olduğunu ilan ediyor. Bizim Golatkin'in göründüğü gibi olmadığını, yüksek toplulukta barınamayacak derecede adi bir adam olduğunu herkese yayıyordu. Hem öyle çabuk, öyle kaş göz arasında yapıyordu ki bunu büyük Golatkin ağzını açıp kendini savunacak fırsat bulamıyordu. Etraf düzenbaz Golatkin'den yana çıkıyor. Gerçek Golatkin'e sırt çeviriyordu. İki yüzlü, yılan ruhlu adamın etkisinden kurtulan tek kişi yoktu. O topluluğun en sönük, en silik kimselerine bile sırnaşıp yüzlerine gülmesini, hoş görünmesini biliyor. Baygın, tütsülü gözlerle herkesi büyülüyordu. Kimse de karşı gelecek hal yoktu. Sadece tütsünün dumanını yutanlar gözleri kızarana kadar hapşırıyor, hapşırıyorlardı ve herkes memnundu. Bütün bunlar şaşırtıcı bir çabuklukta oluyor. Sahte Golatkin bir büyücüye yakışır hız ve çabuklukla hareket ediyordu. Birisiyle sohbet ederken adamı kendisine ısındırdığı anda bir başkasına sokulup kırıtmaya başlıyordu. Oradan iltifatlı bir gülümseme sarıldıktan sonra küt kaba bacaklarını oynata oynata üçüncüsüne gidiyor. Onunla can ciğer kuzu sarması oluyor. Oradan başkalarına sokuluyor. Bakıyorsunuz herkesi büyülemiş. Hicivlerini, kibarlığını gerçek Bay Golatkin'den çok daha parlak buluyorlar ve temiz kalpli, iyi niyetli gerçek Golatkin'i aralarından kovuyorlar. Bin dert içinde kıvranan Bay Golatkin sokağa fırlayıp bu sefer Ekselansa ya da Andrei Filippoviç'e başvurup hakkını aramak istiyor ama sokaktaki arabacılar bile onu arabalarına bindirmiyorlar. Olmaz beyefendi, tıp atıp aynı iki insanı bindiremeyiz. İyi, namuslu bir insan çift olmaz, ikilenmez. Namusun ta kendisi bizim Golatkin utancından ezilerek kimsenin yüzüne bakamıyor. Arabacıların ve onlara birlik olan Petruşka'nın haklı olduklarını kabul ediyor. Çünkü ahlaksız öteki Golatkin oraya da yetişmiş. Yerli yersiz övündü. Aslında bir nevzeciği olmayan asaletten pek uzak bir takım hareketler yaparken gerçek Golatkin yeni talihsizliğine boyun eğiyor. Zaten elinden kaçmaktan başka şey gelmiyor ki. Artık hepsi bir onun için. Mahvolmuş bir adamdı. Kaldırımdan alabildiğine koşarken her ayak vuruşundan sonra yerin altından öteki Golatkin'in küçük eşleri onun gibi ahlaksız, onun gibi iğrenç yapışkanlar fırlayıveriyor. Fırladıkça birbirlerinin arkasına takılıyorlar. Sonra büyük Golatkin'in peşinde bir kas sürüsü gibi badi badi geliyorlar. Öylesine çoğalmış ki zavallı Bay Golatkin adım atamıyor. Koca şehri doldurmuşlar mini mini Golatkinler. Bunda toplum için bir tehlike sezen bir polis birkaçını yaka paça yakalayıp en yakın nöbetçi kulübesine tıkıyor ama başa çıkacak gibi değil. Yakov Petrovic soğuk terler dökerek bu kabustan uyandığı zaman gerçeğin korkusunun düştekinden pek farklı olmadığını hatırladı. Buz kesildi. Azap içindeydi. Kalbi bıçakla oyuluyor gibi ağrıyordu. Sonunda dayanamadı Yapamam artık diye bağırdı Kararlı bir şekilde yatağında doğruldu Tamamen uyanmıştı bu sefer Vakit epey ilerlemişe benziyordu Odada olağanüstü bir aydınlık vardı Buz tutmuş pencere canlarından giren Kuvvetli güneş ışığı odayı alabildiğini aydınlatıyordu Yakov Petrovic şaşırdı Odası ancak öğle saatlerinde güneş görürdü Güneş yolunu şaşırıp ona bir oyun mu yapmıştı? Şaşkınlığı üstünden geçmeden dışarıdan duvar saatinin kısık hırıltılı sesini duydu. Oldukça merakla saatin vuruşlarını saymaya hazırlandı. Ama saat topu topu bir defa vurdu. Yakov Petrovich'in merakı telaş haline aldı. Yataktan fırladığı gibi dışarı koştu. Evet, yanlış duymamıştı. Saat tam öğleden sonra birdi. Bay Golatkin Petruşka'nın bölmesine baktı. Petruşka'nın yerinde yerler esiyordu. Yatağı boştu. Hatta toplanmıştı. Kundurasının odada olmayışı da kendisinin çıktığını kesinlikle gösteriyordu. Yakov Petroviç kapıya koştu. Kapı örtülüydü. Heyecandan titreyerek bu de nereye gitti? Nereye gitti acaba? diye birkaç defa mırıldandı. Vahramiye ve yazdığı mektup tahmin ettiği gibi masada yoktu. Petruşka da odasında değildi ve saat birdi. Kulatkin düşünmeye başladı. Vahre evin mektubunda bazı yeni dikkat edeyen noktalar buldu. İlk bakışta pek açık olmayan bu noktalar şimdi olduğu gibi anlaşılıyordu. Hatta Petruşka'nın meselesi de vardı içinde. Uşağı para yedirmişlerdi besbelli. ''Evet evet yüzde yüz öyleydi.'' ''Demek başlangıç noktası buymuş.'' diye bağırdı Golatkin. Alnına bir fiske vurdu, gözleri iri iri açıldı. ''Demek bütün şeytanlık o pinti Alman karısının yuvasından geliyor.'' Beni İsmailovski köprüsündekilere karşı kışkırtmakla bir çeşit savaş hilesi yaptılar. Namussuz cadı öteden beri içimi bulandırıyordu. Saman altından su yürüten cinsten çünkü. Meseleye bu yönden bakılırsa durum öyle. Şu teresin çıkıvermesindeki esrar da anlaşıldı. Hepsi aynı zincirin halkaları. Onu kim bilir ne zamandır hazırlamışlar. Ortaya çıkarmak için fırsat kolluyorlardı. Hepsi çorap söküğü gibi Anlaşılıyor. ''İsabet, daha vakit var.'' Fakat saatin ikiye yaklaştığını gören Bay Golatkin birdenbire telaşlandı. ''Aman bu açık gözler benden önce davranmasınlar.'' ''Yoo, harekete geçmeliyim artık.'' Bay Golatkin çabucak giyindi. Bir mektup daha döşendi. ''Sayın Bay Golatkin, ya siz ya ben ikimiz bir arada olamayız. Bunun için ikimiz olmak veya öyle görünmek gibi acayip gülünç hem de gerçekleşmesine imkan olmayan arzunuzdan vazgeçin.'' Hiçbir sonuç alamazsınız. Yenilir. Üstelik rezil olursunuz. İyiliğiniz için söylüyorum. Yolumdan çekiliniz. Aksi halde ben de çok kesin başka kararlar almaktan çekinmeyeceğim. Bunu böyle bilin. Kalemimi bırakıp cevabınızı bekliyorum. Şimdilik sizin ve silahınızın hizmetinde olan Golatkin. Yakov Petrovic mektubu bitirdikten sonra heyecanla ellerini ovuşturdu. Sonra kapıyı kendi anahtarıyla kilitleyerek sokağa çıktı. Dairenin yolunu tuttu. Ama saat iki buçuk olduğu için içeri girmedi. Kapıdan dönmek üzereyken görünüşte önemsiz bir olay Bay Golatkin'i kararından vazgeçirdi. Sokağın köşesinde binaya doğru soluk soluğa yüzü kıpkırmızı bir adamın koştuğunu gördü. Gelen bir fare sessizliğiyle kapıdan içeriye süzüldü. Bu yazıcı Ostafyev'di. Golatkin'in çok iyi tanıdığı sırası gelince on kapiklik bir bahşiş karşılığında epey işler beceren adamcağızdı. Ostafyev'in zayıf damarını bilen Golatkin malum ihtiyacını sağlamak için sık sık yaptığı gibi bu defa da görevinden kaçamak yaptığını anladı. Parayı görünce dayanamayacağını biliyordu. Hemen harekete geçti. Ostafyev'in arkasından içeri girdi. Yatıcıyı esrarlı bir tavırla kocaman bir saç sobanın arkasına çekti. Karşılıklı durdular. Eh ne var ne yok azizim diye başladı Bay Golatkin. Neyi sorduğumu anladın tabi. Anladım efendim. Allah ömürler versin beyefendi. İyi canım iyi. Ben seni memnun ederim. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Ne buyurdunuz efendim? Ostafyev geniş geniş açtığı ağzını eliyle örttü. Şey canım ben şey yani. Aklına bir şey gelmesin ama. Ben sadece Andrei Filipovic'in burada olup olmadığını öğrenmek istiyorum o kadar. Burada efendim. Başka memurlar? Hepsi burada. Her şey gerektiği gibi. Ekselans? Onlar da makamlarında. Yazıcı fazla diye açılan ağzını bir daha eliyle örttü. Bön bir bakışla Golatkin'i süzdü. Bay Golatkin bu bakışı gerektiğinden fazla dikkatli buldu. Kalemde olağanüstü bir şey var mı? Hayır efendim yok bir şey. Şey benim için yani oradakiler demek istiyorum. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Yazıcı boynunu oynattı. Henüz bir şey yok efendim dedi. Yeniden eliyle ağzını örttü ve Golatkin'e bir kere daha tuhaf tuhaf baktı. Yakov Petroviç' de gözlerini ona dikmiş bakıyordu. Gizli düşüncelerini yüzünden okumak ister gibi bir hali vardı. İçinde bir şeyler olduğuna dair bir his vardı. Çünkü yazıcı Ostafyev'in hali gittikçe başkalaşıyordu. Deminki saygılı hazır ol durumunda değildi artık. Serbest hatta küstahça bakıyordu. Hakkı yok değil ya ona göre neyim ki diye düşündü Golatkin. Hem ötekiler yüzde yüz beslemişler onu. Onun için herif hemen meyhaneye doğruldu. Ben de deneyim. Bay Golatkin on kapikliklerin sırasının geldiğini anladı. Al oğlum. Sağ olun. Allah ömürler versin beyim. Bir şey değil. Daha da vereceğim. Eksik olmayın beyefendi. Daha da fazla vereceğim diyorum. İş bitince bunun kadar daha alırsın anladın mı? Yazıcı ses çıkarmadan gene hazır ola geçti. Golatkin'in gözlerinin içine bakıyordu. Şimdi söyle neler konuşuyorlar hakkımda? Galiba henüz... ''Yani şimdilik yeni bir şey yok beyim.'' Ostafyev ağır ağır duraklayarak konuşuyordu. Bay Golatkin gibi o da esrarlı bir tavır takındı. Kaşlarını oynatıyor, gözlerini devirip bakışını karşısındakinden kaçırarak konuşuyordu. Kısaca aldığıyla vadeliğini hak etmek için bir falso yapmamaya çalışıyordu. ''Yeni bir haber falan yok mu?'' Henüz yok beyim.'' ''Bana bak şey belki sonra bir şey belli olur ne dersin?'' ''Olur herhalde.'' Kötü diye düşündü Yakov Petrovic. Bir daha cebine davrandı. Bana bak oğlum al şunu harcarsın. Çok teşekkür ederim sağ olun beyefendi. Dün akşam vahreme ev geldi mi buraya? Geldi efendim. Başka gelen olmadı mı? İyice düşün. Yazıcı bir an kafasını zorladı ama işe yarar bir şey hatırlayamadı. Yoo kimse gelmedi efendim. Hmm Bir sessizlik oldu. Beni dinle kardeşim al şu parayı da ne biliyorsan anlat hepsini. ''Baş üstüne.'' Ostafyev Golatkin'in karşısında bir kuzu usluluğuyla duruyordu. Yakov Petrovich sorguya geçti. ''Her şeyden önce bana ötekinin buradaki durumunu anlat.'' Yazıcı gözlerini Bay Golatkin'e dikti. Kimden bahsettiğini anlamamıştı. Kaçamaklı konuşmaya karar verdi. ''Zararı yok iyidir.'' dedi. ''Nasıl yani?'' ''Öyle işte.'' Ostafyev yeni anlamlı bir şekilde kaşlarını oynattı. Canı sıkılmaya başladı. Ne söyleyeceğini bilemiyordu. İş kötü diye düşündü Golatkin. Vahremiyev araları nasıl? Hep öyle eskisi gibi. İyice düşün durumlarında bir değişiklik var mı acaba? Şey var galiba. Ne gibi? Ostafyev elini bir karış açılan ağzına götürerek bir şey söylemedi. Golatkin sorularına devam etti. Bana oradan mektup falan yok mu? Kapıcı Miheyev bu sabah Vahremiyev'in evine yani Alman karısına gitmiş. İsterseniz varıp sorayım. Evet, lütfen sor kardeşim. Sor ne olursun. Ama şey, aklına bir şey gelmesin. Ben yani laf olsun diye. Hem oraya gitmişken belki bana arkamdan bir şeyler hazırlıyor bunlar. Bunu da soruşturayım. Ötekinin durumu nasıl? Senden istediğim bu kadar işte. El altından öğreni ver. Ben de seni memnun ederim. Baş üstüne beyim. Şey bugün masanıza Ivan Semionovich oturdu. Ivan Semionovich mi? Öyle mi? Ne diyorsun? Evet. Andrei Filippoviç'in emriyle. Ne diyorsun? Neden acaba? Bak bunu da öğren kardeşim. Allah rızası için öğren. Yani her şeyi öğren. Her şeyi. Ben altında kalmam biliyorsun. Ama sakın aklına bir şey gelmesin. Peki efendim. Baş üstüne. Hemen gidiyorum. Yalnız biraz yukarı kaleme çıkayım. Siz gitmeyecek misiniz? Hayır. Ben sadece şey... Öyle geçerken uğradım. Ne var ne yok bakayım dedim. Seni ayrıca memnun ederim oğlum. Sağ olun beyim. Yazıcı çevik, gayretli görünmeye çalışarak merdivenden hızla tırmanmaya başladı. Bay Golatkin antrede kaldı. Kötü dedi kendi kendine. Pek kötü. İşimiz iyice sarpa sardı. Sonu ne olacak bunun? Bu sarhoşun imalı sözleri de düşündürüyor beni. Kimin yumurtlaması bu? Hah, kimden çıktığını anladım. Zaten anlamayacak ne var? Her şeyi öğrenmişler. Sandalyeme başkasına oturtmuşlar. Besbelli her şeyi öğrenmişler ki Andrei Filippovich yerimi Ivan Semyonoviche vermiş. Vahre Meyevin parmağı var bu işte. Daha doğrusu Vahre Meyevin değil aptalın biridir o. Onun hesabına ötekiler çalıştılar. Uğursuz düzenbazı doldurdular. Gözü bozuk Alman karısı da fitledi. Zaten bu işin alelade bir koca karı dedikodusundan çıkmadığı gizli bir dolabın döndüğünü önceden de sezmiştim. Hatta Doktor Christian Ivanovic'e de söylemiştim. Birisini manevi anlamda katledecekler dedim ona. Karolina Ivanovna'ya mal bulmuş gibi sarıldılar bunlar. Doğrusu ustaya tertiplenmiş bir dolap. Ama vahreme evin değil. Bir numaralı bir ustanın parmağı var bu işte bayım. Perde altında kimin çalıştığını biliyorum. Şarlatan isim hırsızı çeviriyor dolabı. Yüksek muhitte sağladığı başarılar da hep madravazlığından. Bir de burada dairedeki durumu öğrenebilsem. İvan Semyonovic'i yerime almalarını pek anlayamadım. İşe yarayacak başka kimse yokmuş gibi. Hoş beni yerimden oynattıktan sonra kimi alsalar vız gelir. Yalnız şu Ivan Semyonoviç öteden beri midemi bulandırıyordu. Pis, rezil, morun biri. Faizle para veriyormuş. Hem bir Yahudi gibi de yüksek faiz alırmış. Evet hep bizim ayının marifeti. Ayı bu işe de burnunu soktu. İsmailovski Köprüsü'ndeki olaydan sonra başladı bu. Yakov Petroviç ekşi limon yemiş gibi yüzünü buruşturdu. Hatırladığı şey pek tatsızdı besbelli. Sonra ne yapalım diye iç geçti. Aklım hep o işe takılıyor. Şu Ostafievde nerede kaldı? Ya bir yere takılmış ya da birisi koymuştur. Ama ben de onların hakkından gelirim. Ostafyev'e on kapik verdim mi kulun kölen olur.'' Yalnız onların da herifi ayartmış olmaları mümkün. Belki de şimdi iki yana çalışıyor. Zaten suratında meymenet yok. Bu kadar sıkıştırdığım halde bir türlü ağzından bir şey alamadım. Yok bir şey Allah ömürler versin beyimden başka laf yok. Birdenbire ayak sesi duyuldu. Bay Golatkin toparlandı sobanın arkasına seyirtti. Birisi merdivenden inip sokağa çıktı. Bu saatte kim olabilir ki diye düşündü Yakov Petrovic. Bir dakika sonra bir inen daha oldu. Bay Golatkin bu sefer merakını yenemedi. Sobanın arkasından burnunun ucunu usulca çıkardı ama hemen birisi burnuna iğne batırmış gibi geri kaçtı. Bu defa gelen tanıdığımız biri yani şarlatan, entrikacı, ahlaksız öteki Golatkindi. Her zamanki gibi ufak ufak adımlarla ayaklarını yere sürterek çifte atar gibi yürüyordu. Alçak kerata diye homurdandı Yakov Petrovic. Alçak keratanın koltuğunda Ekselans'ın büyük yeşil evrak çantası vardı. Çantayı gören Bay Golatkin kıpkırmızı kesildi. Sobanın arkasında top oldu. Acı bir alayla özel görevle diye düşündü. Küçük Golatkin büyüğünü görmeden önünden hızla geçti sokağa çıktı. Biraz sonra inenin adım sesinden bir yazıcı olduğunu anlayan Yakov Petroviç barınağında kıpırdandı. Rahat bir nefes aldı. Evet gelen bir yazıcıydı ama Ostafyev değil. Bir koydu. Bay Golatkin birdenbire şaşırdı ve memnun olmadı. Sırrımıza başkasını ne diye karıştırıyor ahmak Cahil herifler başkasının sırrının kutsallığını anlamazlar ki. koyaya döndü. Hayrola oğlum, kim yolladı seni? Şey efendim, size haber iletmeye geldim. Henüz yeni bir şey yokmuş. Ostafyev nerede? Gelemez o beyefendi. Ekselans tam iki defa şubemize geldiler. Benim de işim var ama... ''Eksik olma canım sağ ol.'' Golatkin'in sesi yumuşadı. ''Yalnız şunu söyle bana.'' ''Vallahi vaktim yok beyim.'' ''Her an çağırıyorlar.'' ''Yazıcıyım malum.'' ''Arzu ederseniz şuracıkta az daha bekleyin.'' ''İşinizle ilgili bir şey duyarsak gelip haber veririz.'' ''Azıcık dur oğlum bir şey soracağım.'' ''Kusura bakmayın beyim hiç vaktim yok.'' Pisar Önköp bir yandan ceketinin eteğini Bay Golatkin'in elinden kurtarmaya çalışıyor. Bir yandan da ona laf anlatmaya uğraşıyordu. Duramam beyim mümkün değil. Siz burada bekleyin bir şey olursa bildiririz. Peki canım peki. Sen yalnız şu mektubu al ben seni memnun ederim. Baş üstüne efendim. Mektubu Bay Golatkin'e verirsin anladın mı? Golatkin mi? Evet canım Bay Golatkin'e vereceksin. Peki efendim işlerimi bitirince yaparım. Siz şimdilik burada oturun. Kimse görmez sizi burada aa ne demek yani sakın ha, aklına bir şey gelmesin ben şey saklandığımdan durmuyorum burada hem kalmayacağım burada şu sokakta bir kahve var gidip orada bekleyeceğim sen de yeni bir şey olursa bana haber getirirsin olmaz mı peki efendim anladım izin verin de bay golatkin elinden kurtulan pisarankoya bir daha seni memnun ederim oğlum bir haber alır almaz gel diye tekrarladı sobanın arkasından usulca çıktı Yazıcının arkasından bakarken Köpoğlu meseleyi öğrendikten sonra hemen saygısızlaştı diye söylendi. Bunda bir iş var. İlkin efendi efendi konuştu. Duruşu da ona göreydi. Sonra birden ama belki gerçekten acele bir işi vardı adamcağızın. Bu saatte yazıcılarımızın hepsi ayaktadır. Ekselans de bir şubemiz dolaşır. Şimdi de iki defa uğramış. Neden acaba? Aman bana ne? Öyle ya bana ne? Ama gene de Bay Golatkin kapıya doğru yürürken binanın peronunun önünde Ekselans'ın arabası cakalı cakalı durdu. Golatkin toparlanmaya vakit bulamadan arabadan biri atladı. Gelen 10 dakika önce daireden çıkan öteki Golatkin'den başkası değildi. Yakov Petrovic genel müdürün evinin daireden iki adımlık yerde olduğunu hatırladı. Özel görevle gitmiş besbelli dedi kendi kendine. Öteki arabadan yeşil çantayla birkaç dosya alarak arabacıya bir şeyler söyledi. Giriş kapısını açtı. Büyük Kolaçkin'i görmemiş gibi kapıyı üstüne çarparak koşar adımlarla yukarı çıktı. Yakov Petroviç arkasından baka kaldı. Şuna bakın şuna. Kötü, kötü gidiyor işimiz. Öykümüzün kahramanı birkaç saniye hareketsizce durdu. Sonra kararlı bir halde hain dostunun peşinden merdivenleri çıkmaya başladı. Basamakları ikişer ikişer atlarken kalbi kopacak gibi çarpıyor, vücudu sarsılırcasına titriyordu. Paltosuyla şapkasını vestiyere bırakırken ok yaydan çıktı diyordu kendi kendine. Hem bu kadar çekinmeme sebep yok. Kalem odasına girdiği zaman hava iyice kararmıştı. Andrei Filippovich ile Anton Antonovich müdürün odasındaydı. Müdür de öteki memurların söylediklerine göre ekselansla gitmeye hazırlanıyordu. Amirlerin bu durumu iş saatlerinin sona ermesi bazılarının özellikle genç memurların ekmeğine yağ sürmüştü. Gruplar halinde gevezelik ediyor hatta en toyları yani ufak dereceli olanlar odadaki gürültüden faydalanarak bir köşede yazı oynuyorlardı. Bay Golatkin kalemde en iyi geçindiği birkaç meslektaşına yaklaştı selam vererek hatırlarını sordu. Nedense o anda içinden oradakilere yakınlık göstermek bunun karşılığını görmek gelmişti. Ama iyi niyetli hareketi garip denecek kadar soğuk hatta sert bir ilgisizlikle karşılandı. Hiçbiri Yakov Petroviç e elini uzatmadı. Bazıları kısa bir merhabayla odanın öbür yanına geçtiler. Selamını görmezlikten gelip başını çevirenler de oldu. En çok dokunan Bay Golatkin'in tam yerinde olarak dediği gibi yazı tura oynamak ve paralı günlerinde malum evleri ziyaret etmekten başka şey bilmeyen ufak dereceli memurların hareketleri oldu. Birkaçı Yakov Petroviç'i çevrilerek arsız bir merakla gözlerini ona diktiler. İyi işaret değildi bu. Adamcağız ne olur ne olmaz diye yaptıklarını görmezlikten gelmeye karar verdi. Ama aklı hayale hiç gelmeyen bir olay Bay Golatkin'i allak bullak değil tam anlamıyla mahvetti. Onu saran genç meslektaşlar grubunda birdenbire küçük Golatkin verdi. Her zamanki gibi sırıtkan neşeliydi. Kendine has şımarıklıklarla kırıtarak kahkahalar atıyor sağa sola laf yetiştiriyordu. Genç memur grubuna sokularak hayırlı akşamlar diledi, kimiyle el sıkıştı, kiminin omzunu okşadı veya kucaklaşır gibi yaptı. Başkalarına ekselansın onu nereye, niçin yolladığını, dönüşte neler getirdiğini anlattı. Son olarak besbelli en candan bir arkadaşıyla öpüştü. Büyük Golatkin düşteymiş gibi bakıyordu bunlara. Öteki Golatkin doyasıya kırıttıktan sonra belki yanlışlıkla farkına varmadan en eski ahbabı Büyük Golatkin'e de elini uzattı. Herhalde iyi, temiz bir niyetle yapmamıştı bunu ama Yakov Petroviç hiç beklemediği halde uzatılan eli dostça içten kopan, gözlerini yaşartan bir duygulanmayla ve olanca gücüyle sıktı. Bunu yaparken alçak düşmanının ilk hareketine mi aldanmış, boş mu bulunmuş yoksa ne derece aciz olduğunu anlamış da alttan gelmeyi daha mı uygun bulmuştu kim bilir. Açıklanması güç bir yön bu. Sebebi ne olursa olsun Bay Golatkin bile bile hem içten koparak bunca tanığın karşısında kanlı bıçaklı düşmanı saydığı adamın elini sıktı. Ama bir an önceki duygulanmanın ardından içi hiddet ve sonsuz bir utançla doldu. Hayasız öteki Golatkin bir nebze bile utanma, acıma veya vicdan azabı duymadan yaptığı yanlışın farkına varmış gibi elini Yakov Petrovic'in elinden çekmiş. Bu da yetmiyormuşçasına pis, iğrenç bir şeye dokunmuş gibi elini silkeleyip parmaklarını mendiliyle silmişti. Sonra başını öteye çevirerek tiksintiyle yere tükürdü. Bunları yaparken etrafındakilerin dikkatini çekmek, Büyük Goratkin'in meslektaşlarının yanında gülünç, çirkin bir duruma düşürmek istiyordu. Ama tam tersine herkesin hatta genç zıpların bile eleştirisine uğradı. Söylenenler ayıplananlar oldu. Ne var ki pişkin adam yeni bir numarayla Bay Goratkin'in düzelmeye başlayan durumunu gene hem bu defa temelinden yıktı. Arkadaşlarına göz kırparak hala şaşkınlığı geçmeyen Yakov Petroviçi göstererek incecik bir sesle ''Rus foblazınıza bakın'' diye cırladı. Size genç foblazımızı takdim etmekle şeref duyarım beyler. Hakaret ettiği adama bir şey olmamış gibi sokularak kaba bir içtenlikle ''Hadi öpüşelim kardeşlik'' dedi. Öteki Golatkin'in tatsız şakası orada bulunanları etkilemişti galiba. Yakov Petrovic'i Foblas'a benzetmekle hain adam herkesçe bilinen bir olayı kastediyordu. Bay Golatkin bu son darbenin ağırlığı altında bir an sarsıldı. Ama bu defa kendini savunmak kararındaydı. Sararmış yüzünde sabitleşmiş garip bir gülümsemeyle alev saçan gözlerini bir noktaya dikerek sarsak adımlarla doğruca Ekselans'ın odasına yürüdü. Bitişik odanın kapısında Ekselans'ın odasından çıkan Andrei ile karşı karşıya geldi. Şefi saran kalabalığı aldırmadan kesin cesur bir biçimde yaklaştı. Bu kadar cesareti kendinden beklemeyen Golatkin bayağı gurur duydu. Andrei Filipovic bile bu beklenmedik çıkışa şaşırdı. Aa, siz misiniz? Hayrola ne istiyorsunuz? Andrei Filipovic Bay Golatkin'in cevabını beklemeden başını öteye çevirdi. Yanındakilerle meşgul olmaya başladı. Ama Yakov Petrovich kararından vazgeçmiyordu. Başını kaldırdı. Gözlerini şube müdürünün gözlerine dikti. Tane tane oldukça rahat bir halde. Andrei Filipovic dedi. Ben excelansla hemen şimdi özel olarak görüşebilir miyim? Ama hemen şimdi. Andrei Filipovic Bay Golatkin'i yukarıdan aşağı süzdü. Efendim Ekselans'la mı görüşecektiniz? Şüphesiz ki olmaz. İzin verin Andrei Filipovic. Excellansa burada aramızda bir alçağın bir isim hırsızının bulunduğunu haber vereceğim. Kimsenin dikkatini çekmemesine şaşıyorum doğrusu. Efendim? Evet alçağın biridir bu adam Andrei Filipovic. Kimden söz ettiğinizi öğrenebilir miyim? Malum kişiden bahsediyorum Andrei Filipovic. Herkesçe bilinen o kişiyi kastediyorum. Bunu yapmaya hakkım var. Amirlerin bu gibi hareketleri tasvip etmemeleri gerekir. Bay Golatkin gittikçe artan heyecanla devam etti. Hareketimdeki iyi ve soylu amaca inanmanızı rica ederim Andrei Filipovic. Bundan sonra kaderimi öz babam olarak bildiğim sever büyüğümüzün ellerine bırakıyorum. Mesele bundan ibaret Andrei Filipovic. Son sözleri söylerken Bay Golatkin'in sesi titredi. Yüzü kızardı, kirpiklerinde yaş damlaları belirdi. Onu dinleyen Andrei Filipovic şaşkınlıkla birkaç adım geriledi, sonra kuşkulu bakışını etrafa gezdirdi. Durumun ne şekil alacağını tahmin etmek güçtü. Tam o sırada Excelansın kapısı açıldı. General rütbesinde büyük amir birkaç mahiyet memuruyla odadan çıktı. Kalemdekilerin hepsi peşine takıldı. Excelans Andrei Filipovic'i yanına çağırdı. İşlere dair bir şeyler sordu. Konuşarak yan yana yürüdüler. Memurlar saygılı bir sessizlik içinde onları izlediler. Bay Golatkin kalem odasında yalnız kaldı. Ama sonra o da en arkadan topallayarak giden Anton Antonovic Setoçkin'e sokuldu. İhtiyar masa amiri ona yüz vereceğe pek benzemiyordu. Hali sert ve kuşkuluydu. Demek bu sefer de kepaze oldum, zırvaladım diye düşündü Bay Golatkin. Hala yatışmayan heyecandan titreyen sesiyle yavaşça ''Bari size durumumu anlatayım Anton Antonoviç dedi. Hepsi sırt çevirdiler bana. Biricik umudum sizsiniz. Ne olur beni dinleyin Anton Antonoviç. Andrei Filipoviç'in bana karşı aldığı tavrın anlamını anlamadım doğrusu. ''Belki siz açıklayabilirsiniz.'' Anton Antonovic sert bir biçimde ve tane tane. Zamanla her şey anlaşılacak dedi. Bay Golatkin masa amirinin halinden bu konuşmayı devam ettirmek istemediğini sezdi. Anton Antonovic aynı tavırla ''Pek yakında her şeyi öğrenirsiniz. Hemen bugün resmi bir bildiri gönderecekler size.'' diye ekledi. ''Ne bildirisi Anton Antonovic neye dair?'' Bay Golatkin'in sesi cesaretsiz, ölgündü. Amirlerimizin bireceği şeyler bunlar, Yakov Petroviç bize söz düşmez. Bay Golatkin büsbütün üktü. Peki ama ortada ne var Anton Antonoviç? Amirlerimizin böyle önemsiz bir meseleyle ilgilenmesi tuhaf bence. Siz dünkünden bahsediyorsunuz Anton Antonoviç, değil mi? Hayır efendim, başka pürüzlü işleriniz var. Anton Antonoviç sert bir bakışla Golatkin'i süzdü. Ne tuzaklar kuracaktınız? O ratkin bembeyaz oldu. Ancak duyulur bir sesle düşman ihtiraları karşısında savunma hakkı verilmeyenler suçsuz olsa da suçlu çıkar Anton Antonoviç. Pek öyle değildir Yakov Petroviç. Sizi koruyan, tanınmış, saygıdeğer, erdemli bir ailenin soylu kızlarının şerefine dokunan o münasebetsiz hareketinize ne demeli? Ne hareketi Anton Antonoviç? Bir de soruyorsunuz. Ya öteki fakir olduğu halde namuslu yabancı kıza karşı ömrülecek hareketinizde de mi bilmiyorsunuz? İzin verin Anton Antonovic. Lütfen dinleyin beni. Ama Anton Antonovic dinlemiyordu. İyice coşmuş Bay Kolatkin'i suçlamaya devam ediyordu. Ya başka birisine haince iftiranız kendinize ait bir suçu başkasına yüklemenize ne demeli? Kolatkin'i bir titreme aldı. Ben kimseyi evimden kovmadım. Petruşka'ya yani uşağıma da öyle bir şey öğütlemedim. Bahsettiğiniz kimse evimde ekmeğimi yedi. Elimden geldiği kadar ağırladım onu. Konuğumdu Anton Antonoviç. Golatkin bunu söylerken duygulandı. Çenesi hafifçe titremeye başladı. Gözleri doldu. Anton Antonoviç alaylı bir sırıtışla onu süzdü. Konuğunuzmuş. Laf bu azizim. Adamın sesinde Bay Golatkin'i içten inciten bir şey vardı. Devam etmedi. Kısaca... Ekselans'ın bu meseleden haberi var mı diye sordu. Olmaz mı? Masa amiri bu kadar konuştuğu için kendini adeta kızdı, toparlandı. Bana izin meşgulüm. Bilmeniz gerekenleri bugün öğreneceksiniz nasıl olsa. Bir dakika Anton Antonovic. Sonra görüşürüz Yakov Petroviç. Hayır olmaz Anton Antonovic. Ben biraz dinleyin beni ne olur Anton Antonovic. Bakın ne düşündüğümü anlatayım size. Çok duyduk bunları. Hayır, bunu duymadınız Anton Antonoviç. Başka yeni bir fikir, hem meraka değer bir düşünce. Şöyle bir şey düşündüm Anton Antonoviç. Ulu Tanrı birbirine tıpatıp benzeyen iki insan yaratmış. İyiliksever büyüklerimiz iki benzere kanat gelmişler.'' Ne güzel bir hareket değil mi? Anton Antonoviç. Benim bu konuda asi fikirler taşımaktan uzak olduğumu siz de görüyorsunuz Anton Antonoviç sever büyüğümüzü babam olarak bilirim. Durum böyledir. Sayın büyüğümüz filan derim ona. Ben de öteki de çalışmak zorundaydık. Falan. Siz yardım edin bana Anton Antonovic. Koruyun beni. Vallahi bir şey. Anton Antonovic biraz durun. Bir kelime daha. Ama Anton Antonovic uzaklaşmıştı bile. Bay Golatkin'i olanlar ve duyduğu şeyler öyle sarsmıştı ki. O anda nerede olduğunu, ne yaptığını... Başına daha neler geleceğini bilemiyor, düşünemiyordu. Dışarıda gene yalvaran bakışıyla memur kalabalığını yararak Anton Antonovic'i aramaya devam etti. İyi niyetini ille de masa amiline anlatmak istiyordu. Öte yandan çeşitli duygular karmaşasında bocalarken içinde yeni bir ışık belirdi. O ana kadar aklının kenarından bile geçmeyen bazı noktalar aydınlanmaya başladı. Bu durum Bay Golatkin'i adam akıllı şaşırttı. O anda bir el hafifçe omzuna dokundu. Yazıcı koyu gördü. Size mektup getirdim beyim. Öyle mi? Gittin döndün demek. Aferin oğlum. Yo ben gitmedim. Bu sabah saat 10'da buraya getirdiler. Hademe Sergei Mihayev memur Vahremeyev'in evinden getirdi. Buyurun. Teşekkür ederim canım. Altında kalmam. Memnun ederim seni. Bay Kolatkin mektubu redingotunun yan cebine koydu. Düğmelerini ilikledi. Sonra kuşkulu bir bakışla etrafı süzdü, mesai bitmişti. Hepsi paltolarını, şapkalarını almışlardı. O da bir aralık hiç farkına varmadan vestiyerden paltosuyla şapkasını almış elinde tutuyordu. Dışarı çıkacaktı ama başka memurların holde küme küme saygılı bir halde durduklarını görünce durakladı. Kimse sokağa çıkmıyordu. Ekselans gecikmiş arabasını bekliyordu ki müşaviri ve Andrei Filipovic ile konuşmaya dalmıştı. Az ötede Anton Antonovic ile birkaç kıdemli memur durdukları yerde kodamanların çakalaşıp gülmelerini seyrediyordu. Arada bir memurlar hallerine göre tevazuyla ekselansın gülüşüne katılıyorlardı. Gülmeyen sadece göbekli kapıcı Feroz'a içti. Hazır ol vaziyetinde kapının önünde durarak sağ kapının tokmağında her günkü uğurlama töreninde kendine düşen ödevi yapmaya hazırlanıyordu. Bayılıyordu bu törene. Ekselans kapısının hizasına gelince Şişko Fedoseyç hızlı bir el hareketiyle kapının bir kanadını ardına kadar açıp yarı beline kadar saygıyla eğilir sonra Ekselans'ın önünden seyirterek hep o saygılı durumda çıkmasını beklerdi. Ama orada herkesten çok neşeli ve memnun görünen Bay alçak düşmanıydı. O anda arkadaşlarının arasında mekik dokuyup sırnaşmayı bırakmış gözlerini Ekselans'a dikip kulak kesilmişti. İç alemindeki karışıklık, kol, bacak ve kafa hareketlerinden anlaşılıyordu. Yaman herif diye düşündüğü öykümüzün kahramanı. Göze girmeyi başarmış belli. Keratanın bütün bu seçkin çevreyi neyle etkilediğini bilmek isterdim doğrusu. Zekadan, karakterden, öğrenim ve duygudan. Her şeyden yoksun. Şansı var namussuzun. Daha da ilerleyecek. Çok yükseğe çıkacak o. Böyle olmazsa Golatkin demesinler bana. Bir de şunu merak ediyorum. Herkesle bu kadar içli dışlı olup neler konuşuyor, kulaklarına fısıldadıkları neler? Ah ben de, ben de onun gibi becerebilsem, onlarla kaynaşsam. Ama her şeyden önce buradaki durumumu düzeltmek lazım. Rica etsem nasıl olur acaba? Ekselans derim, genç bir adam zamanımızda çalışmadan yapamaz. Ben de filan falan meseleyi açıklarım. Mesele gerçekten tatsız ama aldırmayacağım artık, mücadele etmeyeceğim. Her şeye boyun eğeceğim. Söyleyeyim mi acaba? Ama Aya Şerif'in kafası işlemez. Söz anlatamazsın ki. Yine de deneyelim. Bakarsın Eşref saatine rastlar. Bay Golatkin huzursuzluk sıkıntı içinde bunalıyordu. Harekete geçmek zamanının geldiğini anladı. Esrarlı benzerinin durduğu yandan yol açmaya başladı. Tam o sırada Ekselans'ın arabasının sesi duyuldu. Fedosayiç bir hamlede kapının kanadını açarak Ekselans'ın önünde iki değil üç kat oldu. Arkada bekleyenlerin hepsi kapıya üşüştüler ve iki Golatkin'i birbirinden ayırdılar. Yoo kaçamazsın bu sefer diye söylendi Büyük Golatkin. Ekselans'la konuşmadım ama seni kaçırmam. Düşmanını gözünden kaçırmamaya çalışırken var gücüyle kalabalığı yarmaya çabalıyordu. Sonunda başardı peşine düştü. 11- Hızla uzaklaşan öteki Golatkin'in arkasından kanatlanmış gibi koşan Yakov Petrovic'in soluğu kesilmeye başlamıştı. Yine de kendini güçlü ve azimli hissediyordu. Ne var ki bütün azmine ve gücüne rağmen Petersburg'da o mevsimde sivrisinek olsaydı Yakov Petrovic'i yere devirmek için bir sivrisineğin tek kanat vuruşu yeterdi. Yorgunluktan o hale gelmişti. Kuvvetten kesilmişti. İki de bir dizleri bükülüyordu. Neredeyse olduğu yere çökecekti. Dıştan bir kuvvetin etkisinde koştuğunu biliyordu. Gene de her zamanki gibi bu durumda bile kendine göre iyi bir taraf bulmaya çalıştı. Evet bu halinde bazı iyi taraflar olabilir diye düşünüyordu. Koşmaktan iyice tıkanmıştı. Ancak şu var ki davayı kaybettiğime şüphem kalmadı artık. Mahvoldum. Yüzde yüz mahvoldum. Tam o anda arabaya atlayan düşmanını yakalayıp paltosunun eteğine yapıştı ve meydan savaşı kazanan bir savaşçı gibi sevindi. ''Beyefendi bir dakika, beyefendi'' diye bağırdı. ''İzin verirseniz...'' ''Hiçbir şeye iznim yok'' diye kesti öteki Golatkin. Bir ayağı arabanın basamağındaydı. Öbürünü dengeyi sağlamak için havada sallıyordu. Bir yandan da büyük Golatkin'in asıldığı paltosunun yakasını kurtarmaya çalışıyordu. Yakov Petroviç izin verin bir dakika yalnız bir dakika. Özür dilerim vaktim yok. Rica ederim Yakov Petroviç kabul edin ki ne olur Yakov Petroviç görüşmemiz yani karşı karşıya açık olarak konuşmamız yüzde yüz gerekli. Bir saniye Yakov Petroviç. Bay Golatkin'in kibarlık tasladığı düşmanı bir içtenlik maskesi takarak babacan bir tavırla vaktim yok dedik ya anam babam dedi. ''Başka zamanda başımla beraber ama bugün olmaz, olamaz.'' Büyük Golatkin dişlerini gıcırdattı. ''Alçak kerata'' diye içinden geçirdi. Sonra üzgün bir sesle ''Yakov Petrovic'' diye devam etti. ''Ben hiçbir zaman düşmanınız değildim. Kötü kişiler size yanlış anlattılar beni. Arzu ederseniz ben kendi hesabıma... Bakın size bir şey teklif edeceğim Yakov Petrovic. Şuradaki pastaneye gidelim. Her şeyi açık açık erkekçe konuşalım.'' Her şey kendiliğinden anlaşılacak Yüzde yüz anlaşılacak eminim Olmaz mı Yakov Petroviç? Pastaneye mi gidelim diyorsunuz Olur gidelim Yalnız bir şartla tontonum Bu meseleyi burada bitirelim artık tamam mı Küçük Golatkin Arabadan indi Öykümüzün kahramanının omzuna saygısızca Bir şaplak indirdi Hay hay kırmayayım sizi. 5-10 dakika oturalım şu pastanede Tenha bir yer galiba Gören olmaz herhalde Vaktiyle siz de buna benzer bir şeyler söylemiştiniz hatırlıyor musunuz? Eh gidelim bari. Nasıl olsa elinizden kurtuluş yok. Yalancı dost yılışık yılışık güldü. Bay Golatkin'in koluna girdi. Caddeden uzakça bir pastane o saatte bomboştu. Müşterinin gelişini haber veren kapının çıngırağı çalar çalmaz arka bölmeden bir Alman kadını fırladı. İki Golatkin dükkandan salonumsu bir odaya geçtiler. Orada ablak şişkin yüzlü saçları kısa kesilmiş bir oğlan tahta parçaları doldurduğu saç sobayı tırayla tutuşturmaya çalışıyordu. Küçük Kolatkin iki fincan çikolata getirtti. Çapkınca bir göz kırpmayla ilik gibi karı değil mi dedi. Yakov Petroviç kızardı. Ses çıkarmadı ama öteki rahat durmuyordu. Aa unuttum kusura bakmayın zevkinizi öğrendik siz ince zarif Alman dilberlerinden hoşlanıyorsunuz. Öyle değil mi benim içi dışı bir dostum Yakov Petrovic? Gerçi o dilberiniz hayli tohuma kaçmış ama gene de mihrap yerinde. Demek Alman dilberlerine düşkünsünüz. Evlerine pansiyoner olarak girer sonra mercimeğe fırına verirsiniz. Fena değil birader sütlü çorbalar falan. Bunların hatırına kalbimizi de bağlarız. Senetli sepekli teminatta veririz. Ah seni Fobla seni. İmalı sözlerle Karolina Ivanovna'ya takılan öteki Golatkin arsız arsız güldü. Ama Yakov Petrovich'in bu yılışmalara yüz verecek kadar basit, görgüsüz adam olmadığını anlayınca hemen taktiğini değiştirdi. Olduğu gibi görünmeyi daha uygun buldu. Yaptığı soğuk şakalardan sonra ağır başlı Vakur Golatkin'in omzuna ikinci bir şaplak indirdi. Büsbütün cıvıttı. Hatta Yakov Petrovich'in öfkeli itirazlarına bakmadan... Önceden de bir defa yaptığı gibi adamcağızın yanağına hafif bir çimri attı. Öykümüzün kahramanı bu ahlaksızlığa son derece içerledi. Hiddetinden karşısındakine saldıracak gibi oldu ama sonunda gene ses çıkarmadı. Bir zaman sabretmeye karar verdi. Kendini tutarak gizli bir öfkeyle titreyen bir sesle ''Düşmanlarımın lafı bu'' dedi. Kuşkulu bakışını kapıya çevirdi. Çünkü neşesi tam kıvamına gelen öteki Golatkin'den başka münasebetsizlikler de beklenebilirdi. Ama şeytan gibi kurnaz adam hemen durumunu Bay Golatkin'in haline göre ayarladı. Ciddi bir tavırla belki olabilir diye karşılık verdi ve arsızca bir oburlukla yuttuğu çikolata fincanını masaya bıraktı. Sonra damdan düşercesine ''Ee daha nasılsınız Aziz Yakov Petroviç dedi. Soğukkanlılığıyla vakarı elden bırakmayan büyük Golatkin. Nasıl olursam olayım. Yalnız size şunu söyleyebilirim ki Yakov Petrovic hiçbir zaman düşmanınız değildim diye cevap verdi. Öyle mi? E Petruşkamız ne alemde? Neydi onun adı? Petruşkaydı değil mi? Hep eskisi gibi değil mi? Şeytan adamın Petruşkadan sözü açması Bay Golatkin'in tuhafına gitti. Evet eskisi gibi. ''Size bir şey söyleyeyim mi Yakov Petrovic?'' ''Emin olun ben en soylu, en içten duygularımla ama siz de kabul edersiniz Yakov Petrovic.'' ''Haklısınız efendim.'' Öteki Golatkin'in sesinde yalandan bir hüzün titreşimi vardı. Pişmanlık, üzüntü duyan efendi adam halini takılmıştı. Büyük Golatkin'e sokularak devam etti. ''Durumumuzu, zamanımızı biliyorsunuz Yakov Petrovic. Akıllı, bilgili bir insansınız.'' Her şeyin özünü anlarsınız. Hayat oyuncak değil, ona göre kendimizi ayarlamalıyız," diye anlamlı bir edayla sözünü bağladı. Bu defa ciddi konular üzerinde konuşabilen, bilgili adam süsü verdi kendine. "Biliyorum, Yakov Petrovic," dedi bizim Golatkin. "Her şeyi biliyorum." Heyecanlanmıştı. Dolambaçlı yollara sapmadan, çekinmeden mertçe konuşalım. Bütün samimiyetim ve şerefimle yemin ediyorum ki hiçbir suçum yok size karşı Yakov Petrovic. Aramızın açılmasına sırf karşılıklı anlaşmazlık, toplumun yanlış hükmü ve kavuk sallamaya alışmış basit düşünceli kütlenin o yana eğilmesi sebep oldu. Olan şeyler bunlar Yakov Petrovic ama belki benim de hakkınızda yürüttüğüm fikirler yanlıştı. Bu da mümkün ve ben bu hususta yanlış bir gurur göstermeden hatamı açıklamaya hazırım. Bunu yaparken zevk duyacağım bile. Akıllı ve soylu bir insan olduğunuz için beni anlarsınız tabi diye sözünü kibar bir ağırbaşlılıkla bitirdi Bay Golatkin. Öteki duygulu bir iç çekmesiyle ona karşılık verdi. Felek, kader Yakupetrovic. Şurada karşılaşmışken iki meslektaşa yakışır bir şekilde daha hoş, daha faydalı konular açalım. Doğrusu şimdiye kadar böyle bir konuşmaya fırsat bulamadık. Ama benim yüzümden değil Yakupetrovic. ''Benim ne suçum yok?'' diye heyecanla atıldı Bay Golatkin. Kader ve rastlantılar yaptı bunu. İkisinin halinden barışa ilk adımı atmak istedikleri belliydi. ''Sağlığınızın durumu nasıl?'' diye tatlı bir sesle sordu sahte Golatkin. ''Hafif bir öksürükten başka şikayetim yok çok şükür. Gerçek Golatkin'in sesi ötekinden daha tatlıydı. Ama kendinizi koruyun Yakov Petroviç salgın var. Ancine yakalanmak işten değil.'' Ben ünlüleri giymeye başladım. Gerçekten bu havayla anjine yakalanmak pek kolay, kısa bir sessizlik oldu. Yakov Petroviç diye başladı Büyük Golatkin. Yanıldığımı anladım. Fakir ama konuksever kulübemizde geçirdiğimiz dakikaları içten duygulanarak hatırlıyorum. Ama gönderdiğiniz mektubunuzun havası bambaşkaydı diye sitemle söyledi öteki Golatkin. Evet bu sefer sözlerinde bir gerçek payı vardı. Yanıldım Yakov Petroviç. O uğursuz mektubumda ne kadar yanıldığımı şimdi anlıyorum. Yüzünüze bakmaktan utanıyorum Yakov Petroviç. Verin şu mektubu. Gözünüzün önünde yırtacağım onu. Yanızda değilse ters anlamda yani bunun iyi dostça bir niyetle yazıldığını kabul edin. Evet çok acı bir şekilde yanılmışım Yakov Petroviç, Affedin beni. Bay Golatkin'in hain arkadaşı dalgın kayıtsız bir halde başını kaldırdı. Boş bir bakışı karşısındakine dikti. Bir şey mi söylediniz? Evet çok yanıldığımı söyledim ve şimdi gereksiz bir gururu bir yana bırakarak Ha şunu bileydiniz diye oldukça saygısız bir biçimde Büyük Golatkin'in sözünü kesti öteki Golatkin. Yanılmışsınız demek. Peki iyi etmişsiniz öyleyse. Adamın yeni oyununun farkında olmayan Büyük Golatkin olanca içtenlikle devam etti. Size bir fikrimi açmak istiyorum, Yakov Petrovich. Bakın, biz dünyaya tıpatıp aynı iki insan. Fikriniz bu muydu? diye bir daha tam bir küstahlıkla kesti öteki Golatkin. Sonra birdenbire yerinden doğrularak şapkasını aldı. Hala alay alındığını anlamayan büyük Golatkin de ayağa kalktı, sahte dostuna saf bir gülümsemeyle elini uzattı. Bütün hali yeni dostluk kurmak isteyeni açıklıyordu. Öteki Golatkin ona doğru birkaç adım attı, yüzüne eğilerek arsız bir gülüşle ''Hadi hoşçakal Hazret'' yeteri kadar kafamı şişirdin diye bağırdı. Bu beklenmedik değişmenin karşısında birdenbire şaşıran Yakov Petroviç adamın şeytanca bir gülüşle ona uzattığı eli sıkacak oldu ama öteki Yakov Petroviç'in eline değen iki parmağını hemen çekti. Sabahki yakışıksız sahneyi tekrarladı. Yüzünü tiksintiyle ekşitti, parmaklarını mendiliyle sildi. Sonra hızlı adımlarla salondan çıktı. Büyük Golatkin arkasından yetiştiği zaman şaklaban herif bir şey olmamış gibi tezgahın önünde küçük börekleri gövdeye indiriyor, dükkan sahibiyle yarenlik ediyordu. Bay Golatkin yüzsüzün yakasına yapışacaktı ama kadınlar yanında yakışık almaz diye düşündü, kendini tuttu. O da tezgaha yaklaştı. Öteki Yakov Petrovic'in hazımlılığına güvenerek yeniden azdı, göz kırparak Zararsız parça değil mi diye kadını gösterdi. Şişko, Alman kadını anlamadan yoksun kurşini gözlerini müşterilerine dikmiş, besbelli Rusça bilmediği için tatlı tatlı gülümsüyordu. Büyük Golatkin benzerinin terbiyesizliğine dayanamadı artık. Toptan hesabını görmek için üzerine atıldı. Ama öteki her zamanki alçaklığıyla selameti kaçmakta buldu. Sokağa fırladı. Bay Golatkin kısa bir şaşkınlık anından sonra peşine düştü. Uğursuz adamın tuttuğu arabaya atlarken yakaladı onu. Ama aksilik burada da yetişti. Dilber pastane sahibi hesap görmeden sıvışan müşterilerinin yakasını bırakacağı benzemiyordu. Çığlıklar atıyor, kapı çıngırağını tehlike çanı gibi durmadan çekiyordu. Yakov Petroviç bir an durdu. Cebinden çektiği birkaç gümüş parayı saymadan kadına fırlattı. Üstünü beklemeden koşmaya devam etti. Hareket etmek üzere olan arabaya atladı. Elleriyle ayaklarıyla kenarlarına tutunarak bir süre sarsıla sarsıla ha düştü ha düşecek halde gitti. Öteki golatkinde onu var gücüyle itiyor arabaya yerleşmesine engel oluyordu. Kadidi çıkmış beygirini canla başla koşturan arabacının bu itişme kakışmalardan haberi yoktu. Hayvan bir aralık nasıl satırsa kalktı. Hem koşuyor hem kötü bir alışkanlıkla her üç adımda bir ard ayakları ile çifte atıyordu. Ama öykümüzün kahramanı sonunda arabaya sokulmayı başardı. Sırtını arabacıya dayadı, düşmanıyla diz dize oturdu. Saliyle herifin külüstür külk yakasına sımsıkı yapıştı. Bir süre hiç konuşmadan gittiler. Bay Goratkin tıkanıyordu. Yol kötüydü. Arabanın her sarsılışıyla vücudunun bir yeri kopacak sanıyordu. Gözü kızmış düşmanı da yenilgiyi kabul etmiyor, onu arabadan atmak için elinden geleni yapıyordu. Havanın kötülüğü hepsinin üstüne tuz berekti. ekti. Lapa, lapa yağan kar büyük Golatkin'in boynunu, kollarını göğsüne kadar ıslatmıştı. Tipi başlıyordu. Kar kalın bir bulut halinde her yanı sarmış, göz gözü görmüyor, yol seçilmiyordu. Yakov Petrovic'e bunun böyle olacağını daha önceden biliyormuş gibi geldi. Ne zaman, dün düşünde mi görmüştü bunu? Düşünüyor, bir türlü hatırlamıyordu. Sıkıntıdan bunalmış halde düşmanının yüzüne doğru eğilerek bağıra bağıra konuşmaya başladı. Ama sesi duyulmuyor, kelimeler dudaklarında veriyordu. Bir an bütün olanlar onunla ilgili değilmiş, kendiliğinden oluyormuş gibi geldi. Kendisini sadece bir seyirci gibi gördü, mücadeleyi, debelenmeyi bıraktı. Birdenbire sert bir sarsıntıyla havaya zıpladı, sonra un çuvalı gibi yere düştü. Düşerken düşmanıyla didişmekle ne büyük hata ettiğini düşündü. Aya kalkınca bir evin avlusunda olduğunu gördü. Avlu Oğuzufi İvanoviç'in avlusuydu. Öteki Gulatkin binanın peronuna doğru yürürken Yakov Petrovich bir an düşmanını fırsatı kaçırmadan yakalayıp hakkından gelmeyi düşündü ama tam zamanında tuttu kendini. Arabacının hesabını görmek ona kaldığı için parayı verip savdı. Sonra arkasına bakmadan avludan kaçtı, gözünün doğrusuna koşmaya başladı. İri kar taneleri aynı hızla düşmeye devam ediyordu. Islak, bulanık bir karanlık içinde rastgele yürüdü. Karşısına çıkan birkaç kişiye çarptı. Kulağına çevresinden ve arkasından çeşitli bağrışmalar geliyordu. Ama Bay Golatkin'in bir şeye aldırdığı yoktu. İyice kendini kaybetmişti. Ancak Semyonovski köprüsünde hızını alabildi. Kaldırımın kenarında öteberi satan iki kadını sepetleriyle birlikte devirip kendi de düştü ve o anda ayıldı. ''Düştümse düştüm. Belki bunda da hayır var.'' diye mırıldandı. Satıcı kadınlara çamura dökülen çörek, elma ve leblebinin parasını ödedi. İşi tatlıya bağladı. Cebinden bir gümüş ruble çıkarırken eli o sabah yazıcının verdiği mektuba değdi. Bunu okumak için oradaki tanıdık bir aşçı dükkanına girdi. İlk gördüğü boş masaya ilişti. Sağa sola bakmadan ve emrini bekleyen garsonu cevapsız bırakarak yağlı mumun ışığında mektubu açtığı okumaya başladı. Mektup yeni bir şoktu onun için. Çok soylu, uğrumda cefalara katlanan kalbimin sevgilisi. Yalvarırım, beni çektiğim acılardan mahvolmadan kurtar. İftiracı, dalavereci, ahlaksızlığıyla bilinen adam tuzağına düşürdü, mahvetti beni. Düştüm, ondan öyle nefret ediyorum ki. Halbuki sen, birleşmemize engel olmak istiyorlar. Sana yazdığım birkaç mektubu çalmışlar. Bunu yapan seninle benzerliğinden faydalanan o namussuz canavardır. Yakışıklı olmak bir meziyet değil. Akıl, zeka, duygulu olmak sevdirir insanı. Ama ben mahvoldum artık. Zorla evlendiriyorlar beni. Pederim, veli nimetim Oysifi İvanoviç bin bir dolap çeviriyor. Besbelli yüksek muhitte parlak bir mevki sağlamak için beni basamak olarak kullanıyor. Elimden geldiği kadar direniyorum. Bu akşam saat 9'da arabanla evimizin önünde beni bekle. Gece toplantımız var gene. Yakışıklı teğmen de gelecek. Belli etmeden dışarı çıkarım. Kaçarız seninle. Vatanın her köşesinde çalışacak yer bulursun sen. Vicdanı temiz kişilerin en büyük gücü vicdan temizliğidir. Şimdilik hoşça kal. Kapının önünde kapalı arabayla bekle beni. Gece yarısından sonra saat tam de kollarına sığınacağım. Sonsuzluğa kadar senin. Clara Osif Evna. Öykümüzün kahramanı birkaç dakika yıldırımla vurulmuş gibi durdu üzüntü heyecan içindeydi. Mektup elinde yüzü sap sarı Lokanta salonunu birkaç defa boydan boya dolaştı. Taşkın heyecanı, üstünün başının perişanlığı, el hareketleriyle dolaşması, hele kendi kendine bir şeyler mırıldanması Lokanta'da bulunanları kuşkulandırdı. Garson bile onu şüpheyle süzmeye başladı. Sonunda bay Golatkin biraz kendini topladı. Salonun ortasında durarak masalardan birinde oturan kerli ferli yaşlı adama hiç de nazik olmayan bir şekilde gözlerini diktiğinin farkına vardı. Yemeğini bitirip ikonun karşısında dua ettikten sonra eski yerine oturan ihtiyar da ona merakla bakıyordu. Yakov Petrovic silkindi. Gözlerini öteye çevirdi ama bir tek dost bakışa rastlamadı. O sırada kırmızı yakalı emekli bir subay garsondan yüksek sesle polis haberlerini istedi. Bay Kolatkin birden telaşlandı. Kızardı, gözlerini yere indirdi ve kılıksızlığının farkına vardı. Değil toplulukta, yalnız başına evinde bile böyle gezmezdi. Pabuçları, pantolonu, paltosunun sol yanı çamura batmış, sağ paçasının gergi bandı kopmuş, fırağı yer yer yırtılmıştı. Mektubu okuduğu masaya döndü. Bunalıyordu. Karşısına dikilen garsonun yüzünde tuhaf, saygısız bir ısrar vardı. ''Ne emredersiniz beyim?'' diye tekrarladı. Yakov Petrovic şaşkın şaşkın etrafa baktı. Masanın üstünde ondan önceki müşteriden kalan kirli tabaklarla çatal bıçağı buruşuk peçeteyi gördü. Kimin bunlar? Kim yemek yedi burada? diye düşündü. Ben mi yedim acaba? Olabilir. Farkına varmadan yedim belki. Ne yapmalı şimdi? Gözlerini kaldırdı. Titrek, yorgun bir sesle. Borcum ne kadar oğlum? diye sordu. Etrafta kahkahalar duyuldu. Garson bile gülümsedi. Bay Golatkin bir münasebetsizlik yaptığını anladı, bozuldu. Durumu düzeltmek, tabii bir hale almak için elini cebine soktu, mendilini çıkaracaktı ama eline mendil değil bir ilaç şişesi geldi. O zaman Bay Golatkin kendisini de orada bulunanları da şaşkınlığa uğratan bir şey yaptı. İlaç, Doktor Christian Ivanov için birkaç gün önce ona verdiği ilaçtı. Aynı eczaneden alınan ilaç dedi kendi kendine. Ürperdi, dehşetten bağırmamak için güçlükle tuttu kendini. İçini yeni bir ışık aydınlattı. Koyu kırmızım tırak, iğrenç bir sıvı, korkunç bir parıltıyla gözlerini kamaştırdı. Şişe elinden birdenbire yere düştü. Kırıldı. Yakov Petroviç tiz bir çığlıkla yerdeki yayıntıdan geriye attı kendini. Bütün vücuduyla titriyordu. Alnı, şakakları boncuk boncuk terlemişti. Hayatım tehlikedeymiş de haberim yok diye düşündü. Ortalık birden karıştı. Lokantadakiler Bay Golatkin'i sardılar. Bir şeyler söylüyor, soruyorlar, birkaç kişi kollarından tutmaya çalışıyordu. Bay Golatkin kısa bir durgunluktan sıyrılarak kalabalığı yardı. Yerinden kopmuş gibi sokağa fırladı. Yığılıp bayılacaktı neredeyse. İlk gördüğü arabaya atladı. Evinin adresini verdi. Merdivende dairenin hademesi ile karşılaştı. Adamın elinde resmi bir zarf vardı. Bay Golatkin bitkin bir halde. Ver şunu dedi. Resmi bir iş. Biliyordum zaten. Hepsini biliyordum. Zarfın içinden çıkan bildiri de Bay Goratkin'e görevini elindeki bütün evrak ve dosyaları Ivan Semyonovic'e devretmesiyle yazılmıştı. Bildiride Andrei Filipovic'in imzası vardı. Bay Goratkin zarfı getiren Hademe'ye bir on kapiklik verdi katına çıktı. Kapıyı açtığı zaman Petruşka'yı pılısını pırtısını toplarken buldu. Besbelli Karolina Ivanovna'nın işiydi bu. Giden Yevstafi'nin yerine Petruşka'yı ayarlamıştı. Petruşka doğal olmayan bir halde kasılarak Yakov Petrovic'in odasına girdi. Yüzünde işinden ayrılmaya hazırlanan uşaklara has serbestlik vardı. Bay Golatkin'in emrinden çıkmış başkasının adamı olduğunu her haliyle gösteriyordu. Bay Golatkin güçlükle nefes alarak ''Saat kaç oğlum?'' dedi. Petruşka ses çıkarmadan bölmesine gitti. Dönünce hep o başına buyruk tavırla saatin yedi buçuğa gelmek üzere olduğunu bildirdi. ''İyi?'' Teşekkür ederim oğlum. Sana bir şey söyleyeceğim Petruşka. Galiba bizim ayrılma zamanımız geldi çattı. Ne dersin? Petruşka susuyordu. E, şimdi ilişkilerimiz kesilmişken bana açıkça dostça söyle Petruşka. Bugün neredeydin sen? İyi insanlara gittim. Nerede olacağım? İyi ettin. Çok iyi ettin oğlum. Senden daima memnundum. İyi hal kağıdı da veririm sana. Demek oraya yerleştin öyle mi? Ne var ne yok onlarda? Ne olsun beyim? İyi insanlardan kötülük gelmez. Siz de bilirsiniz. Biliyorum canım biliyorum. Hem de zamanda iyi insanlar parmakla sayılacak kadar az. Onların değerini bile oğlum. Nasıllar? Bildiğiniz gibi artık sizde çalışamayacağım beyim biliyorsunuz. Biliyorum oğlum biliyorum. Gayretini çalışkanlığını da biliyorum. Sana karşı saygım var Petruşka. Namuslu iyi bir insan uşak da olsa onu sayarım. Sağ olun beyim. Bizim uşak milleti çıkarlarına bakar. Hepsi öyledir. Ama iyileri de var. Tabii canım tabii. Al şu parayı. Bu da iyi hal kâdın. Şimdi kucaklaşalım Petruşka. Güle güle gitsin yeni işine. Bay Golatkin bir an sustu. Sonra ciddi ve içtenlikle. Şimdi senden bir hizmet, son bir hizmet isteyeceğim oğlum dedi. Bak insanın başına türlü türlü haller gelir. Keder, acı saraylara bile suh Kimse kaçamaz bundan. Biliyorsun sana karşı daima iyi olmaya çalıştım. Petruşka ses çıkarmadan dinliyordu. Evet hiçbir zaman kırmamaya dikkat ettim. Şey sen çamaşırımın durumunu söyler misin Petruşka? Neyim var neyim yok. Hepsi tamam beyim merak etmeyin. 6 keten gömlek, 3 çift yün çorap, 4 kolalı gömlek göğüslüğü, 1 yün fanila, 2 dizlik sayısını siz de biliyorsunuz. Ben sizin hiçbir şeyinize el sürmedim beyim. Beylerin malının üstüne titrerim ben. Sizden gidiyorsam şey yani malum şey yoksa ortada başka bir şeycik yok. Asla. Siz de biliyorsunuz. Canım o maksatla söylemedim. Bak oğlum. Malum beyim. Bildiğimiz haller bunlar. Ben General Stolbin Yakov'da çalışırken Saratev'deki malikanelerine gittikleri zaman bana izin verdiler tabii. Yok canım. Benimki öyle değil. Biliyorum malum. Bizim gibi insanlara siz de bilirsiniz iftira atmak kolaydır. Ama ben nerede çalıştımsa hep güzellikle ayrıldım. Herkes memnundu benden. Bakanlar, generaller, senatörler, kontlar kimlerle çalışmadım ki? Prens Svitnaçiko'larda bulundum. Albay Pereborkin, General Nedoboravlar'da bulundum. Köylerine, çiftliklerine birlikte gittik malum. Tabii oğlum tabii. Bak ben de gidiyorum. Herkesin yolu ayrı. Kimin nereye hangi yola düşeceği önceden belli olmaz değil mi kardeşim? Hadi sen şimdi elbiselerimi ver. Giyineceğim. Redingotumla öteki pantolonumu ayıracaksın. Çarşafları, yorganları, yastıkları falan. Denk mi yapayım? Evet evet bir denk yap. Başımıza neler geleceğini kim bilebilir? Şimdi aşağı in bir kupa arabası bul bana. Kupa mı? Evet canım. Hem genişçe olsun süresiz bütün gece için tutacaksın. Uzağa mı gidiyorsunuz beyim? Belli değil oğlum. Henüz bilmiyorum. Kuş tüyü döşeğimi de mi alsam? Ne dersin oğlum? İyi olur elbet. Hemen şimdi mi gidiyorsunuz beyim? Evet. Öyle bir mesele çıktı işte. Ne yapalım? Malum bizim alayda bir teğmenin de başına gelmişti bu. Bir derebeğinin kızını kaçırmıştı. Kızını mı kaçırmıştı? Nasıl? Basbayağı kaçırdı. Başka bir çiftlikte evlendiler. Her şeyi önceden hazırlamışlar. Arkasından kovaladılar ama... Teğmenimizi rahmetli prens korudu İşi tatlıya bağladılar Demek evlendiler İyi ama sen şey benim meseleyi nereden biliyorsun? Bilmez olur muyum? Her yana yayıldı malum Biliyoruz beyim hepsini biliyoruz Herkesin başına gelir bu İzin verirseniz beyim bir şey söyleyeceğim size Tabii bir hizmetkarım ben Laflarım ona göre Ama oldu olacak söyleyeceğim Bir düşmanınız var Güçlü bir rakibiniz var beyim Biliyorum oğlum. Bunu da biliyorum. Ben de sana güveniyorum. Ne yapalım şimdi? Ne tavsiye edersin bana? Bakın beyim. Böyle bir karara vardığımıza göre hazırlıklı olmalısınız. Esaslı bir hazırlık gerek. Çarşaf, yastıktan başka çift yataklı bir döşek güzel bir yorgan almanız gerekir. Altımızdaki komşu tilki kürkünü satıyor. Pek nefis bir kürk. İsterseniz gidip bakın. Bundan sonra bu gibi eşyaya ihtiyacınız olacak. Üstü atlaz. İçi, tilki, şahane bir manto beyim. Hay hay alalım, mantoyu da alalım. Sana güveniyorum Petruşka. Yalnız çabuk, mümkün olduğu kadar çabuk davran. Anladın mı? Mantoyu alırım ama acele et. Allah aşkına saat neredeyse sekiz olacak. Hadi göreyim seni. Petruşka hazırlamaya başladığı dengi bıraktı. Aşağı koştu. Bay Golatkin Clara'nın mektubuna bir daha göz atacaktı ama okuyamadı. Zihni pek dağınıktı. Başını avuçlar arasında alıp duvara yaslandı. Bir şey düşünemiyor, yapamıyordu. Ne olduğunu kendisi de anlayamıyordu. Epeyce bu halde kaldı. Vakit geçiyordu. Petruşka meydanda yoktu. Bay Golatkin sabırsızlanmaya başladı. Sonunda dayanamadı, onu aramaya karar verdi. Dış kapıyı açınca alt kat sahanlığından bir takım gürültüler... Hararetli konuşmalar duydu. Apartmanın bayan kiracılarıyla Petrushka'ydı bu. Ne konuştuklarını anlamakta Bay Golatkin gecikmedi. Tam o sırada Petruşkan'ın sesi kesildi. Birisi yukarı çıkıyordu. Golatkin öfkeyle, Rezil herif, dünyayı toplayacak başıma diye söylendi, odasına kaçtı. Birkaç dakika yüzü koyun kanepede yattı. Sonra Petrushka'yı beklemekten vazgeçti, giyindi, cüzdanını cebine koydu ve koşar adımlarla aşağı indi. Merdivende karşılaştığı Petruşka'ya Oğlum hiçbir şey alma lazım değil dedi. Gerekenleri ben kendim alırım. Sana da ihtiyacım yok artık. İnşallah her şey düzelir belli olmaz. Petruşka'yı merdivenin ortasında bırakarak avluya indi. Sokağa çıktı. Bir türlü karar veremiyordu ne yapmalıydı. Gelişi güzel yürürken kendi kendine söyleniyordu. Bu mesele çıkmasaydı her şey düzelirdi. Bir çırpıda hepsini kökünden hallederdim. Hem bunun nasıl, ne şekilde düzeleceğini de biliyorum. Derdim ki, müsaade buyurun beyim, bu böyle olmaz. Evet, yapılmaz bu beyim. Sahtekarlık geçmez burada. Çünkü siz düpedüz sahtekarsınız. İsim hırsızısınız. Aşağılığın biri, vatan için faydasız, muzır bir adamsınız. Anladınız mı? Böyle demeliydim. Ama olmazdı. Biçimsiz kaçardı. Ben de aptal aptal zırvalıyorum burada. Tüh uğursuz herif. Her şey onun yüzünden oldu. Ne alt edeceğim şimdi? Ne işe yararım artık? Öyle ya neye yararsın mendebur uyuşuk golatkin? Şimdi ne olacak? Kupa arabası tutulacak. Küçük hanımefendi kupa arabasıyla gideceklermiş. Nazik ayakları ıslanacak besbelli. Vay başıma gelenler. Kimin aklına gelirdi? Aferin küçük hanım aferin. Tam aile terbiyesi görmüş bir genç kızın yapıcı sizinki. İşte örnek saydığımız aile kızı. Belli etti kendini. Hep bu yeni terbiye, ahlak kurallarının gevşekliği. Evet, her şeyin başı ahlaksızlık. Ağaç yaşken eğilir. Zamanında kızılcık sopasını tutmanız gerekirdi küçük hanım. Oysa ki saygıdeğer aileniz sizi şekerle, tatlı çöreklerle besledi. Sulu göz babanız da aman kızım şöylesin, böylesin, güzeller güzelisin, kontlara layıksın diye pohpohladı durdu. Güzeller güzelinin foyası çıktı şimdi. Kızı evde oturtacakları yerde bir Fransız göçmen madamın pansiyonuna verdiler. Göçmen Falbala'dan bunları öğrenmiş. Kapalı arabayla şu saatte penceremizin karşısına gelin. Bir de İspanyolca duygulu romanslar söyleyin. Bekliyorum sizi. Beni sevdiğinizi biliyorum. Birlikte kaçalım. Samanlık seyran olsun. Yok olmaz öyle şey. Olmaz. Bilmiyorsanız ben söyleyeyim size. Aile rızası olmadan temiz... Bakire bir kız ana baba evinden kaçırılmaz. Kanun hoş görmez bunu. Hem ne uzun var? İlle evlenmek istiyorsanız uygun. Kaderin karşınıza çıkardığı birine varır. Mutlu olursunuz. Beni bu işe ne diye bulaştırıyorsunuz sanki? Ben memur adamım. İşimden olabilirim bu yüzden. Evet. Sizin yüzünüzden mahkemelerde sürünürüm. Küçük hanım. Bence bütün bu işler şu Alman karısının başı altından çıktı. Hep o cadı yaptı. İftira ettiler. Andrey Filipoviç'e uyarak olmayacak saçma sapan şeyler uydurdular. Koca karı laflarını yaydılar. Sonra da her şey çorap söküğü gibi gitti. Yoksa Petruşka neden burnunu soksun? Herifin ne çıkarı olabilirdi ki? Yo ben bu işte yokum küçük hanım. Kusura bakmayın yapamam. İmkanı yok. Doğrusu Alman karısının da günahına girmeyelim. Bu işte buz gibi siz suçlusunuz. Küçük hanım Almancadısı iyi kadındı. Et diye süt diye karışmazdı. Her şeyde siz suçlusunuz. Beni de günaha sokuyorsunuz. Şaşkına çevirdiniz beni. Kendimi toparlayamıyorum. Bu halde insan evlenir mi? Sonu ne olacak bunun? Durum nasıl düzelecek? Lütfen söyler misiniz bana? Bay Golatkin kendi kendine konuşarak Liteynaya caddesine geldiğinin farkına vardı. Hava hala pek kötüydü. Gerçi soğuk kırılmıştı ama karla karışık yağmur yağıyordu. Tıpkı Bay Golatkin'in felaketinin başladığı makut gecedeki gibi. Bay Golatkin havaya baktı. Başını salladı. Böyle havada seyahate çıkana enayi derler dedi. Hayatımı sokakta bulmadım ben. Hem kupa arabasını nereden bulurum ona bu havada? Ha orada. Köşede bir karaltı var. Bakalım bir. Hansiz titrek kadınlarla kupa arabasına benzeyen karaltıya yöneldi. Yürürken iyisi mi ekselansa gideyim diye düşündü. Ayaklarına kapanıp yalvarayım ona. En büyük amirim, kaderim sizin elinizde diyeyim. İyiliğinizi esirgemeyin Ekselans. Şöyle bir mesele var. Kanunsuz bir hareket. Mahvetmeyin. Babam olarak sığınıyorum size. Koruyun kulunuzu. Şerefimi, temiz adımı ve ailemin adını bir haydudun saldırmasından koruyun. Ekselans derim. Ben başka, o ahlaksız adam başka. O ayrı ben ayrıyım. Yemin ederim birbirimize hiçbir bakımdan bağlı değiliz. Emir buyurun. Bu ahlaka vicdanına sığmayan karışıklık kalksın. Başkalarına kötü örnek olmaması için yapın bunu. Bugüne bugün babamsınız. Hamiyetli amirimsiniz. Ekselans. Kaderimi ellerinize teslim ediyorum. Bütün güvenim sizde. Kupa arabasına yaklaştı. Yanında ayakta duran adama. Araba senin mi oğlum diye sordu. Benim efendim. Bu akşamlık tutmak istiyorum. Uzağa mı gideceksiniz beyim? Bu akşam... Yani gece için istiyorum. Artık nereye gidersek gideriz. Şehir dışına mı gideceksiniz demek istiyorum. Şimdilik bir şey söyleyemem. Belki henüz karar vermedim. Belki her şey düzelir daha. Malum ya. Öyle beyim. Tanrı herkesin gönlüne göre versin. Sağ ol kardeşim. Peki ne vereceğiz sana? Arabayı hemen şimdi mi istiyorsunuz? Evet. Yani hayır. Daha doğrusu bir yerde bekleyeceğiz. Çok değil ama az bir şey. Madem ki bir gecelik tutuyorsunuz bu havada altı rubleden aşağı olmaz beyim. Başüstüne efendim. Yalnız bir dakika izin verin içindeki minderleri düzelteyim biraz. Ha oldu. Buyurun nereye emrediyorsunuz? İsmailovski Köprüsü'ne oğlum. Arabacı yerine tırmandı. Bir deri bir kemik atlarını kuru ot torbalarından güçlükle ayırarak İsmailovski Köprüsü'nün yolunu tuttu. Bay Golatkin az sonra arabayı durdurdu. Yalvarılcasına İsmailovski Köprüsü'nden önce geri dönerek başka bir sokağa uğramasını rica etti. On dakika sonra Ekselans'ın evinin önündeydiler. Yakov Petrovic arabadan indi, arabacıya beklemesini tembih etti. Sonra Bitkin kalbi duracak halde ikinci kata çıktı, zile bastı. Kapı açıldı, öykümüzün kahramanı Ekselans'ın antresinde buldu kendini. Duyulur duyulmaz bir sesle, Ekselans evdeler mi diye sordu. Uşak Golatkin'i yukarıdan aşağıya süzdü. Ne istiyorsunuz? Ben şey oğlum, Golatkin'im. Memur, yedinci dereceden memur Golatkin. Şey, yani bir mesele var. Bekleyin, şimdi olmaz. Bekleyemem oğlum. Önemli, acele bir iş. Kimden geliyorsunuz? Evrak falan mı getirdiniz? Hayır, kendi işim için geldim canım. Sen haber ver de. Bir iş için gelmiş dersin. Önemli bir mesele hakkında görüşeceğim. Ben altında kalmam. Seni memnun ederim oğlum. Olmaz efendim. Kimseyi kabul etmiyorlar. Misafirleri var. Yarın sabah onda buyurun. Sen gene haber ver oğlum. Bekleyemem çünkü. Sonra sorumlu olursun. Bir tahte peykede bacaklarını uzatarak oturan ve o ana kadar söze karışmayan başka bir uçak. Git haber ver. Papuçların mı sanki diye homurdandı. O değil de bana kimseyi içeri almamamı sıkı sıkı tembih etti. Memurlarla sabah görüşür o biliyorsun. Gene de haber ver dilin kopmaz ya. Bana ne Dilim de kopmaz ama izin vermedi dedim ya izin vermedi. Neyse içeri buyurun beyim. Bay Golatkin antreden küçük bir bekleme odasına geçti. Masada bir saat vardı. Sekiz buçuğu gösteriyordu. Yakov Petrovic kalbinde bir sızı duydu. Dönmek istedi ama tam o anda uzun bacaklı bir uşak göründü. İkinci odanın eşeğinde durarak olanca sesiyle Bay Golatkin'in adını haykırdı. Sesin batsın herif diye içinden kızdı Golatkin. Bir izirhamı var, arz etmeye geldi. Bunu yavaş yavaş, usul usul söyleyemez miydi Hımbıl? Bu haykırmasıyla her şeyi berbat etti. Ne yapalım, oldu artık. Gerçekten yapılacak bir şey yoktu. Uşak yanına geldi. Buyurun dedi Golatkin'i Ekselans'ın kütüphanesine götürdü. Öykümüzün kahramanı içeri girince birdenbire gözleri kamaştı. Etrafı göremez oldu. Sonra yavaş yavaş birkaç gölge seçti. Misafir besbelli diye düşündü. Biraz toparlandı. İlkin ekselansın siyah frakının yakasındaki yıldız nişanı sonra birer birer giyimindeki ayrıntıları fark etmeye başladı. Tanıdık bir ses duydu. Buyurun efendim. Yedinci dereceden memur Golatkin'in ekselansı. Evet. Bir icam var. Nedir? Bir mesele müsaade buyurulursa arz edeceğim Ekselans. Peki ama şey kimsiniz siz? Go, go, Golatkin'im Ekselans. Yedinci dereceden memur Golatkin. Neymiş o istediğiniz? Mesele şu. Sizi öz babam biliyor. Her şeyi elinize bırakıyorum Ekselans. Beni düşmanımdan korumanızı diliyorum Ekselans. Mesele bundan ibaret. Ne demek istiyorsunuz? Malum şey yani. Nedir o malum olan? Bay Kolatkin susuyor. Çenesi hafiften titriyordu. Efendim diye tekrarladı general. Bunu şövalyelere yaraşır bir hareket sayıyorum ekselans. Yani acizleri korumak, en büyük amirime babam gibi sığınmak istedim. Durum bu yani. Koruyun beni ekselans. Ağlayarak yalvarıyorum. Yüksek ilginize yaraşan bir hareket bu ekselans. Ekselans başını öbür yana çevirdi. Kolatkin'in yeniden gözleri karardı. Göğsü sıkıştı. Bir an kendinden geçti adeta. Önünde her şey silindi. Nerede olduğunu seçemiyor, sonsuz bir hüzün, utanç duyuyordu. Sonra yavaş yavaş açıldı. Kulağına etrafında birkaç kişinin konuşmaları geldi. General misafirleriyle hararetli ama biraz sert tartışır gibi konuşuyordu. Bay Golatkin içlerinden birini hemen tanıdı. Andrei Filipovic'ti. Öbürünü yüzü yabancı gelmediği halde tanımıyordu. İri yarı yaşlıca bir adamdı. Kalın kaşlarıyla favorileri göze çarpıyordu. Keskin, anlamlı bakışı vardı. Adamın boynunda bir nişan parlıyordu. İçtiği sigarayı ağzından çıkarmadan arada bir anlamlı bir bakışla Yakov Petrovic'i süzüyor, hafifçe başını sallıyordu. Yakov Petroviç bu bakışın altında bir hoş oluyor, gözlerini kaçırmaya çalışıyordu. Öbür yanda bir misafir daha gördü. O ana kadar geçenlerde lokantada olduğu gibi ayna sandığı karşı salonun kapısında onu gördü. Eski ahbabı, dostu, daha doğrusu kanlı bıçaklı düşmanı öteki Golatkin'di bu. Yakov Petrovic yanılmamıştı. Karşıki küçük salonda bir şeyle uğraşan adam öteki Golatkin'di. Az sonra elinde bir destek kağıtla kütüphaneye girdi. Sigara içen misafirin biraz gerisinde Andrei Filipovic'in yakınında durdu. Ekselansın onunla ilgilenmesini bekliyordu. Yerinde rahat duramıyor, konuşulanı canla başla dinlediğini göstermek için başını sallıyor... Gülümsüyor, ayaklarını yavaşça yere sürtüyordu. Ekselansa baktığı zaman gözlerinde ''Benim de bir iki laf söylememe izin verin ne olur'' anlamı okunuyordu. ''Alçak seni'' dedi içinden Golatkin. Elinde olmadan bir adım ilerledi. Tam o anda general döndü. Kararsız bir halde ona yaklaştı. ''Bay Golatkin'' dedi. ''Siz şimdilik gidin. Ben işinizle meşgul olurum. Durun, yanınıza birisini verelim. Güle güle gidin Bay Golatkin.'' Ekselans... Favoril adama bir işaret yaptı, öteki kabul anlamında başını eğdi. Ekselans'ın cevabı Yakov Petrovic'e olumlu görünmedi. Ona gerektiğinden başka türlü muamele edildiğini anlıyor, hissediyordu. Meseleyi ne olursa olsun halletmek azmindeydi. Birkaç etkili söz daha söylemek istiyordu. Kararsızlık içinde gözlerini yere indirdi. Generalin zarif papucunda büyüyecek beyaz bir leke dikkatini çekti. Derisi patlamış zahir. Ama hemen arkasından pabucun patlamadığını, ruganın parlaklığından öyle göründüğünü anladı. Ressamlar buna ışık gölgesi derler. Bilimde ışığın yansıması denir. Silkindi, gözlerini kaldırdı. O anı kaçırırsa hiç konuşamayacağını, durumun büsbütün kötüye gideceğini hissetti. Bir adım ilerleyerek. Söylemek istediğim şey ekselans, durum bu merkezde yani diye başladı. Zamanımızda sahtekarlık geçer akçe değil. Aksini düşünenler aldanır. General ses çıkarmadı, zile bastı. Yakov Petrovic bir adım daha ilerledi. Kesin bir el işaretiyle korkudan dertop olmuş menhus benzerini gösterdi. İşte bu adam alçağın, ahlaksızın biridir excelans. Bay Golatkin bunu söyler söylemez odada bir telaş, bir heyecan dalgası esti. Andrei Filipovic ile favoriyle adam kafalarını salladılar. Excelans sinirli bir halde zile basıyor, uşakları çağırıyordu. Birdenbire öteki Golatkin öne atıldı. Excelans yalvarırım birkaç söz söylememe izin verin dedi. Sesinde her zamanki yılışıklık yoktu. Konuşma hakkını kazandığına emindi. Generalin cevabını beklemeden ikinci atlayışta Bay Golatkin'in yanındaydı. Size bir şey soracağım beyefendi. Kimin huzurundasınız? Kiminle bu şekilde konuşuyorsunuz? Kimin evindesiniz? Küçük Golatkin iyice heyecanlanmış, yüzü kıpkırmızı olmuştu. İddetinden burnundan soluyordu. Gözlerinden yaşlar fışkırmıştı. Tam o sırada kapıda beliren uşak. Bay ve bayan Bessavrikov'lar diye haykırdı. Ukraynalı soylu bir aile olmalı diye düşündü Yakov Petroviç Ama Bessavrikov ailesine olan merakının hemen oracıkta kesilmesi gerekiyordu. Çünkü tam o anda bir el dostça omzunu kavradı. İkinci elde sırtını dayanıp onu hafifçe itmeye başladı. Topaç gibi yüz yuvarlak namussuz. Benzeri Golatkin önünde ufak adımlarla koşuyor, yol gösteriyordu. Kütüphaneden dışarı itilen Bay Golatkin, Orsifi Ivanoviçlerde de tıpkı böyle oldu diye düşündü. Kendini antrede buldu. Uşakla öteki Golatkin oradaydılar. Palto, dostumun paltosunu ver oğlum. Biricik dostuma yardım edeyim bari diye yılıştı ahlaksız adam. Bay Golatkin'in paltosunu uşağın elinden kaparak maskaralık olsun diye adamcağızın kafasına geçirdi. Yakov Petrovic başını kurtarmaya çalışırken uşakların gülüşmelerini duydu ama aldırış etmedi. Artık hiçbir şey ilgilendirmiyordu onu. Antreden bol ışıklı merdivene çıktı. Arkasından öteki Golatkin'in ''Uğurlar olsun ekselans'' diye alayla bağırdığını duydu. Karşılık vermekten alamadı kendini. Alçak, hız gelir, namussuz, vicdansız. Buna da aldırdığım yok. Haysiyet düşmanı şerefli Bay Golatkin merdivenin sağanlığından olanca küstahlığıyla süzüyor, söz düellosuna devam etmesi için kışkırdıyordu adeta. Yakov Petrovic hırsla yere tükürdü, sokağa fırladı. O kadar üzgün ve bitkindi ki onu arabaya kimin nasıl bindirdiğini hatırlamıyordu. Ancak Fontanka kıyısından geçerken biraz kendine geldi. İsmailovski köprüsüne gidiyoruz diye düşündü daha bir şeyler düşünmek istedi ama beceremedi. Kafasında korkunç bir boşluk vardı. Pekala, İsmailovskiy köprüsüne gidelim. Fark etmez. 12. Havada ufak bir iyileşme belirdi. Bulut kümelerinden dökülen sulu sepyan gitgide yavaşladı. Sonunda büsbütün kesildi. Bulutlardan temizlenen gökte tek tük yıldızlar parıldıyordu. Yalnız her yanı kaplayan vıcık vıcık çamurdan yayılan rutubet dolu bir buğu havayı sardığı için Bay Golatkin güçlükle nefes alıyordu. Üstü ıslanmış, ağırlaşmış paltosundan çıkan ılık, rutubetli hava Yakov Petrovic'i büsbütün halsiz düşürmüştü. Vücudu arada bir ürperiyor, soğuk ter boşanıyordu. O derece idi ki bu sefer her zamanki gibi nasıl olsa her şey düzelir, iyi olur yolundaki teselliler bile aklına gelmiyordu. Gene de Orsifi İvanoviç'in avlusuna girdiği zaman sır sıklama olmuş şapkasının kenarından yüzüne oluk gibi akan suları kurularken eski alışkanlığıyla durum daha da fena olabilirdi diye mırıldandı. Doğruca avludaki odun istifine gitti, iri bir kütüğe oturdu. İspanyol ile ipek asma merdivenleri düşünecek halde değildi. O anda sıcak olmasa bile kuytu rahat bir köşecik burnunda tutuyordu. Söz aramızda. Bu gerçek öykünün kahramanı öykünün başladığı gün Osif İvanoviç'in evinin servis kısmındaki dolapla eski paravanın arasında geçirdiği iki saati bayağı özlemle düşünüyordu. Geçen seferki gibi bu defa da tesadüfen tam iki saattir bekliyordu. Ne var ki o sevimli köşeceye bir daha sokulamazdı. Evdekiler buna karşı tedbir almışlardı herhalde. İkincisi Yakov Petrovic'in Clara Osif Yevna'nın işaretini dışarıda beklemesi gerekiyordu. Malum ya bu hallerde işaretleşme adet olmuştur. Böyle gelmiş böyle gider. Bay Golatkin çok eskiden okuduğu bir romanı hatırladı. Romandaki genç kız aynı durumda bulunan aşağı Alfred'e işaret vermek için penceresine pembe kurdele asıyordu. Tabii gece karanlığında Petersburg'un kararsız havasında pencerelere pembe kurdele asmaya gelmezdi. Olmaz öyle şey. Kurdeleler, ipek merdivenler bize göre değil diye söylendi Golatkin. Berende evlerin pencerelerinin karşısına yerleşti. Avlu tenha değildi. Gelen geçen araba sahiplerinin seyisleri, uşaklar dolaşıyor, çeşitli araç gürültüsü, hayvanların hızlı hızlı sorulması duyuluyordu. Gene de Yakov Petrovic'in yeri fena sayılmazdı. Yalnız kızın onu içeriden fark edeceğine pek emin değildi. Ama dışarıdan kimsenin dikkatini çekmediğine göre hiç değilse içeride olan biteni rahat izleyebilirdi. Osipiv Ivanoviç'lerin pencerelerinin hepsi ışıl ışıldı. Büyük bir toplantı olduğu belliydi. Bay Golatkin kulak kabarttı. Müzik yoktu. Balo değil dedi. Birdenbire içine bir kuşku girdi. Klara Yevna'nın mektubunda bahsettiği toplantı bugün müydü acaba? Tarihi yanlış okumuş olmasın. Acaba mektup bir gün önce yazılmışken eline değmemiş de olabilir. Bu da Petruşka'nın malifetine verilebilirdi. Belki de mektup yarın yazılmıştı. Bay Golatkin toparlandı. ama da saçmalıyorum. Şey demek istiyorum ki araba falan yarın için hazırlanacaktı. Mektuba bir daha bakacak oldu. Cebinde bulamadı mektup yok olmuştu. El ayağı buz kesildi. Ne yaptım? Nereye koydum onu? Kaybettimse felaket. Dövünmeye başladı. sizin birinin eline geçerse belki de geçmiştir bile. Bay Golatkin oturduğu yerde yakınıp kötü talihinden acı acı şikayet ederken korku içinde örperdi. Ya mektup düşmanının eline geçtiyse? Belki öteki demin paltoyu kafasına atarken aşırı vermişti. Bay Golatkin ateş gibi yanan zonklayan başını elleriyle kavradı. Dişlerini gıcırdatarak yeniden kütüğe çöktü. Durumu düşünmeye başladı. Ama düşüncelerinde bağlantı yoktu. Gözünün önünden çeşitli yüzler gelip geçiyor. Çoktandır unutulmuş bazı olaylar kimi hayal meyal, kimi çok canlı olarak hatırında canlanıyor. Kulağında kopuk kopuk bir takım şarkılar çınlıyordu. O zamana kadar hiç duymadığı sonsuz, acı bir hüzün kapladı içini. Hıçkırığını güç tuttu. ''Tanrım, düştüğüm şu acı girdabından beni kurtar ulu tanrım. Ben mahvoldum. Bundan sonra mi doğrultamam. Anladım bunu.'' Başka türlü olamazdı zaten. İlkin işimden oldum. Yüzde yüz oldum. Öyle olması gerekirdi ama buna pek üzüldüğüm yok. Halledilirdi nasıl olsa. Elimdeki parayla bir zaman idare ederdim. İyi kötü bir evde bulur bir iki parça eşya alırdım. En iyisi Petruşka'dan kurtulmam. Onsuz daha rahat ederim. Tutacağım ev sahiplerinin bir uşakları olurdu elbette. Ben de faydalanırdım. Hiç olmazsa istediğim gibi girip çıkardım gece geç geldiğim için münasebetsiz Petruşka'nın dırdırını dinlemezdim. Evet, hepsi iyi, hoş. Yalnız hiçbiri işimin haline yaramayan şeyler bunlar. Yakov Petroviç içe çekti. Tekrar başına eller arasına aldı. Ya Rabbim, sırası mıydı bunun şimdi? Birdenbire kulağında kısık bir ses duydu. Daha gitmeyecek miyiz beyim? Bay Golatkin'in karşısında onun gibi sırılsıklam olmuş, soğuktan titreyen arabacı duruyordu. Besbelli canı sıkılmış, odun kümesinde oturan garip müşterisini yoklamaya gelmişti. Bay Golatkin doğruldu. Sonra tekrar oturdu. Şey oğlum, ben, yani şey, biraz sonra, yani demek istiyorum ki hemen, hemen gidiyoruz. Azıcık daha bekle de. Arabacı söylene söylene döndü. Golatkin içerledi. Bu akşam, hatta bütün gece için tuttum onu. Ne hakla söyleniyor? İster giderim ister burada bekletirim. Keyfimin kahyası mı hımbıl? Kimse bana karışamaz. Siz de bunu böyle bilin küçük hanım. Samanlıktan falan bahsediyorsunuz. Boş laf. Zamanımızda uymayan hayaller. Ayrıca bugünkü devrin bilim sanayi devri olduğunu, ahlakı zayıf kişilerin ezilmeye mahkum olduğunu da söyleyeyim. Bunun bir örneği sizsiniz. Ben dava vekilliği yapacağım. Deniz kenarında bir kulübede yaşayacağız. Her şeyden önce deniz kenarında dava vekilinin işine, İkincisi dava vekilliğini bize vermezler. Diyelim ki bir dilekçe verip hem dava vekilliği istiyorum hem de azılı düşmanımdan korunmak için adalete sığınıyorum diye yazdım. Bize ne cevap vereceklerini biliyor musunuz küçük hanım? Dava vekilleri bizde tümen tümen diyeceklerdir. Burası göçmen Falbala'nın pansiyonu değil diye bir de ahlak dersi verirler. İyi ahlak küçük hanım. Ana babanın evinde uslu edepli oturup büyükleri saymak, zamanı gelmeden koca peşine düşmemek, zamanı gelince koca da bulunur. Tabi yetenekler, bazı bilgiler kısmetin açılmasına yarar. Ona ne şüphe? Örneğin bir genç kız piyano çalmaya, çatpat, Fransızca konuşmaya, tarihle coğrafyaya, aritmetiğe büsbütün yabancı olmamalıdır. Bundan fazlası da fazla. Bir de mutfak. Evet Ciddi, erdemli, her genç kızın bilgi dağarcığında mutfak bilgisi olması şarttır. Ama uzun lafın kısası iki gözüm pek sayın küçük hanımefendi. Bütün bunları saymam gereksiz. Çünkü benimle kaçmanıza fırsat vermezler. Yakalarlar bizi. Hatta sizi bu yüzden manastırada kapatırlar belki. Bunun için bu işten ne kadar erken dönerseniz tehlikeden o kadar uzaklaşmış olursunuz. Ben de saçma romanların kahramanları gibi manastırın kara duvarları karşısında gözyaşı dökmekten kurtulurum. Yoksa siz o durum karşısında bazı kötü Alman şair ve romancılarının eserlerindeki gibi ölmemi mi uygun buluyorsunuz? Yoo, izin verirseniz dostça söyleyeyim size. İlkin bu işler böyle yapılmaz. İkincisi elimden gelse size de ebeveyninize de kıyasıya bir sopa basardım. Elinize Fransız romanları verdikleri için... Fransız romanlarından genç kızlara hayır gelmez. Zehir, öldürücü bir zehir onlar küçük hanım. İzninizle, size bir şey soracağım. Diyelim ki kaçmayı başardık. Dediğiniz gibi deniz kenarında bir çift kumlu misali sevişerek ömrümüzün sonuna kadar dirlik, mutluluk içinde yaşadık. Tabii o sırada bir yavrumuz da dünyaya geldi. Onu kucağımıza alıp pederiniz 6. dereceden memur Osefi İvanoviç'e giderek Torununuzun hatırına bağışlayın bizi diye ayaklarına kapanacağımızı mı sanıyorsunuz küçük hanım? Bunu aklınızdan çıkarın. Sonra benden kumruvari cıvıldaşmaları da beklemeyin. Bugün iyi terbiye görmüş bir kadın aile reisi olan kocasına karşı ciddiyetini takınıp büyüklüğünü kabul eder. Bu sanayi çağında romantik duygulanmalara yer yok küçük hanım. Yani Janjak solların zamanı geçti. Söz misali kocanız işten yorgun, aç girip. Midem ezildi. Bir kadehcik ile bir parça tuzlu ringa falan yok mu şekerim dedi mi bunların hepsini önceden hazır bulmalı. Kocanız bunları alıştırırken sizi pohpohlamasını beklememelisiniz. Arkasından yüzünüze bakmadan aman yavrum yemeğimizi geciktirme erken yatacağım yorgunum deyip gazetesine dalarsa hoş görmelisiniz. Belki haftada bir adet yerini bulsun diye ya öper ya öpmez sizi. Evet bizde böyledir küçük hanım. Söz açılmışken bunu şimdiden söylemeye uygun buldum. Aslında beni bu işe karıştırmakla büyük hata ettiniz. Şımarıklıktan başka bir şey değil bu yaptığınız. Yok iyi kalpliymişim, Uğrunuzda cefa çekip sizi seven sevgilinizmişim filan. Her şeyden önce ben size göre değilim küçük hanım. Bildiğiniz gibi kompliman yapmasını becelemem. Bayanların bayıldıkları incir çekirdeği doldurmayan tatlı lafları bilmem. Çapkınları hoş görmem. Yılana ne gerek var? Çehreden yana da pek talihli değilim. Görüyorsunuz her şeyi olduğu gibi açık açık söylüyorum. Yani dost doğru bir karakterden ve sağduyudan başka erdemim yok. Entrikacı değilim. Dolap çevirmek huyum yok. Övünerek söylüyorum bunu. İkiyüzlü değilim. Size hepsini söylemek için Guratkin birden ürperdi. Üstünden sular akan arabacının kırmızı sakalı yeniden odun kümesine doğru uzandı. ''Daha gitmeyecek miyiz bey?'' ''Geliyorum canım, şimdi geliyorum.'' Arabacı ensesini kaşıdı, sakalını sıvazladı, bir adım öne atarak Goratkin'i kuşkulu bir bakışla süzdü. Golatkin biraz telaşla ''Geliyorum kardeşim, hemen geliyorum.'' diye tekrarladı. ''Ben şey... Biliyor musun, biraz şey... Bir dakika, orada bir şey var.'' Arabacı kararlı adımlarla Golatkin'e yaklaştı. Gitmeyeceksek söyle bari de... Yo gideceğiz. Hemen şimdi. Bekliyorum da. Şey sen hangi köydensin oğlum? Delebeyimin çiftliğindeniz. Ya öyle mi? Nasıl bir adam Delebeyiniz? Zararsız. Öyle işte oğlum. Sen şuracıkta eğlen biraz. Şey başkente ne zaman geldin? Bir yıldır araba sürelim. Kazancın falan iyi mi bari? Sararsız. Gördün mü oğlum? Tanrı'ya şükret. İyi insanların yanında çalışmaya gayret et. Bu zamanda iyi insanlar parmakla gösterilir. Ama iyilerin iyiliği de çok. Yedirir, içirir, barındırır seni. Oysa ki para bazen insana gözyaşı döktürür dostum. Bunun acıklı bir örneği önünde işte. Arabacı Bay Golatkine acımıştı galiba. Ne yapalım? Biraz daha beklerim efendim. Burada daha çok oturacak mısınız? Yo, hatta şey... Hiç beklemeyeceğim artık. Ne dersin? Bak sana bırakıyorum. Bekleyeyim mi gideyim mi? Siz bilirsiniz beyim. Yola çıkmayacak mısınız yoksa? Çıkmayacağım ya. Ama seni boş yollamam tabii. Korkma borcum ne kadar? Pazarlık ettik beyim. Ne kesiştik de. Ama çok bekledim. Fakir adamın gönlünü kırmazsınız elbette. Tabii tabii al oğlum. Bay Golatkin arabacıya pazarlıklarına göre 6 gümüş ruble ödedi. Sonra orada boşuna vakit kaybetmemeye yani başını yeni bir belaya sokmamaya avludan bir an önce gitmeye karar verdi. Sokağa çıkarak sola saptı ve arkasına bakmadan adeta neşeyle koşar adımlarla berendi evlerin evinden uzaklaştı. Yolda belki her şey düzelir daha, belki bir felaket atlattım şimdi diye düşünüyordu. Ferahlamıştı. Bu meseleyi de yoluna koysak ama bunun olabileceğine inanamayarak, Nasıl yapmalı, nereden başlamalı diye düşünüyordu. Yakov Petroviç karar vermeden kuşkularına şüphelerine hal çaresi aramaya devam ediyordu. Birdenbire Semyonovski Köprüsü'nde olduğunun farkına vardı. Ansızın niyetini değiştirdi. Geri dönmeye karar verdi. Oraya giderim, kimseye sokulmadan yani etliye sütlüye karışmadan seyirci gibi dururum. Bu durumda kimse bana suç yüklemez. Kararım karar. Bay Kolatkin geri döndü. İçi rahatlayarak tekrar odun kümesine oturdu. Bu defa beklemesi uzun sürmedi. Osip Ivanovich'in dairesinde bütün pencerelerde tuhaf bir canlılık, bir takım gidip gelmeler göründü. Perdeler yukarı çekildi, camlarda kadın erkek başları belirdi. Bütün bu kalabalık bir şey veya bir kimseyi arar gibi avluya bakıyordu. Odun isti farkasında Sinan Yakov Petrovich de avluya bakanların merakına katıldı. O da odunların gölgesinin müsaade ettiği kadar başını uzattı, o yana bu yana bakındı. Birdenbire afalladı ve korkuyla yere çömeldi. İçeridekilerin bakınmaları, aranmaları başka bir şeyle veya birisiyle değil, doğrudan doğruya onunla, Bay Golatkinle ilgiliydi. Hepsi ona doğru bakıyordu çünkü. Kaçmak istedi ama uygun bulmadı, göreceklerdi. Şaşkına dönen Bay Golatkin odun kümesine yapışırcasına sokuldu ve ancak o anda gölgesinin ona yaptığı azizliğin farkına vardı. Gölge onu örtemeyecek kadar kısaydı. Tam anlamıyla çaresizdi. Bitkinliğini yenmeye çalışarak doğruldu, kararlı, dimdik durarak pencerelerin hepsine kafa tutarcasına bir bir baktı. Penceredekiler de onu görüyor, el baş hareketleriyle içeriye çağırıyorlar, aralanan camlardan sesleniyorlardı. Bay Golatkin bozuldu, utancından kıpkırmızı oldu. Kız çocuklarına, zamanında dayak atmayan ana babalarına şaşarım diye mırıldandı. Tam o sırada paltosuz, başı açık, peromdan avluya, ona doğru soluk solağa koşan ötekini gördü. Telaşlı küçük adımlarla sıçrayarak koşuyor, Bay Golatkin'in yakalanmasından duyduğu taşkın sevinci saklamıyordu. Bay Golatkin'in etrafında dönerek, Burada üşür, hasta olursunuz, Yakov Petroviç. İçeri buyurun." diye adam cazı odunluktan çıkarmaya çalışıyordu. Kulatkin ürkek, mahcup bir halde. "Olsun, ziyanı yok, Yakov Petroviç. Ziyanı yok. Çok iyiyim burada. Burada kalayım." diyordu. Yo olmaz Yakov Petroviç. Çok rica ederim. Hepimiz rica ediyoruz. Orada bekliyorlar sizi. Sizi getirmemi söylediler. Olmaz. Ne olur Yakov Petroviç. Ben şey ''Eve gitsem daha iyi olacak Yakov Petrovich. Öykümüzün kahramanı hem cehennem ateşine düşmüş gibi yanıyor hem utanç ve dehşetten donmak üzere olduğunu hissediyordu. Ama iğrenç yaratık gene karşısında vızıldayıp duruyordu. ''Yo yo yo dünyada olmaz. Hadi buyurun gidelim.'' Öteki Golatkin Bay Golatkin'in koluna yapıştı. Perona doğru sürüklemeye başladı. Bay Golatkin gitmek istemiyordu ama pencerelerden onu seyredenleri hatırladı. Sinopta debelenmekten vazgeçti. Yürüdü. Hoş, buna yürüdü dedenmezdi. Çünkü yürümüyor, yürütülüyordu. Kısmette bu da varmış. Bay Golatkin demek kendine çeki düzen vermeye vakit bulmadan salondaydı. Yüzü sapsarıydı. Saçları taraz taraz, üstü başı perişandı. Çamur içindeydi. Bulanık bakışını salondakilerde gezdirdi ve ürkerek geriledi. Büyük salon, bütün odalar tıklım tıklımdı. İçeridekileri bir kara bulut halinde görüyordu. Süslü bir kadın grubu zarif çiçekliğe benziyordu. Bütün bu kalabalık onu sarıyor, aralarını alarak bir yana çekmek istiyordu. Bu defa kapıya götürmüyorlar galiba diye düşündü Golatkin. Gerçekten geldiği yer çıkış kapısı değildi. Osif ve İvanoviç'in hasta koltuğunun önünde durdular. Koltuğun bir yanında ayakta Klara Osifyevna duruyordu. Solgun, mahzun ve dalgın görünüyordu. Çok güzel ve süslü giyinmişti. Bay Golatkin'in en çok dikkatini çeken genç kızın siyah saçlarıyla nefis bir tezat yapan ince, ufak, beyaz çiçeklerdi. Koltuğun öbür yanında Vladimir Semyonovic vardı. Siyah frakının yakasında yeni bir nişan göz alıyordu. Bay Golatkin'in koluna girenler yukarıda söylediğimiz gibi onu doğruca Osifi Ivanoviç'e götürdüler. Yakov Petrovic'in yanında son derece ağırbaşlı, efendice bir halde öteki Golatkin yürüyordu. Halini Bay Golatkin bile beğendi. Kafileyi her zamanki resmi ciddi görünüşüyle Andrei Filipovic yönetiyordu. Ne oluyoruz? Bir iş var bunda ama ne diye şaşırdı Yakov Petrovic. O Ivanovich'in karşısına getirildiği zaman aklından şimşek gibi çalınan mektup geçti. Ölüme mahkum adam haliyle ihtiyarın koltuğunun karşısında durdu. Ne yapmak gerektiğini düşünüyordu. Kendisini savunmalı mıydı yoksa mertçe yani kibar bir içtenlikle her şeyi açıklamalı mıydı? Sonunda en çok korktuğu şey oldu. O Sufi Ivanoviç ona son derece iyi candan davrandı. Gerçi elini uzatmadı ama yüzüne bakarken saygıdeğer ak saçlı başını üzgün aynı zamanda yumuşak bir şekilde salladı ya da Bay Golatkin'e öyle geldi. Hatta ihtiyarın donuk gözlerinde yaşlar da parladı gibi geldi. Bakışını öteye çevirince babasının koltuğunun yanında duran Klara Osifyevna'nın gözlerinin de yaşardığını fark etti. Vladimir Semyonov için hali onlardan farklı değildi. Andrei Filipov için değişmez ağırbaşlı sessizliği, gözleri yaşlı olanların duygulanması kadar etkiliydi. Hele memuriyet derecesinden daha büyük görünen genç memur duygularına hakim olamıyor, içli içli ağlıyordu. Ama belki gerçekte bunların hiçbiri olmadı. Sadece Yakov Petroviç'e öyle geldi. Çünkü o da ağlıyor, dolmuş yanaklarına sıcak yaşların aktığını hissediyordu. Artık insanlarla kaderle barışmıştı. O anda yalnız Osifi Ivanoviç'le misafirlerini değil, Muzır benzerini bile seviyordu. Aslında adamcağız ne Muzır'dı ne de Yakov Petrovich'in benzeriydi. Apayrı, kendi halinde sevimli bir adamdı. Golatkin hıçkırıklarını tutmaya çalışarak Osif'i Ivanoviç'e içini dökmeye hazırlandı. Ama o kadar doluydu ki hiçbirini söyleyemedi. Sadece anlamlı bir jestle elini kalbine koydu. Andrei Filipovic besbelli saygıdeğer ihtiyarı fazla üzmemek için Bay Golatkin'i bir kenara çekti ama başına kimseyi dikmedi. Görünüşte serbest bıraktı. Öykümüzün kahramanı gülümseyerek kendi kendine bir şeyler mırıldanarak biraz şaşkın. Kaderiyle ve insanlarla tümüyle barışık bir halde kalabalığın arasında dolaşıyordu. Hepsi açılarak ona yol veriyor, garip bir merakla anlaşılmaz esrarlı bir ilgiyle süzüyorlardı onu. Salonun bitişiğindeki odaya girdiği zaman da aynı ilgiyle karşılaştı. Yürürken her adımının izlendiğini hissediyor, arkasında meraklı fısıldaşmaları duyuyordu. Bay Golatkin neler konuşulduğunu merak etti. Bir aralık başını çevirdiği zaman öteki Golatkin'i gördü. Memnun oldu adeta. Hemen yanına sokuldu. Bulunduğu durumun öneminden söz açarak onu yalnız bırakmamasını, yardım etmesini rica etti. Küçük Golatkin azametli bir baş eğişle karşılık verdi. Elini kuvvetlice sıktı. Yakov Petrovic'in kalbinde kabaran sıcak bir duygulanma dalgası boğuyordu onu. Üzerine dikilen bakışların altında ezile büzüle yürürken daha önce gördüğü perikola yüksek memurla karşılaştı. Adam Bay Golatkin'e gösterilen genel ilgiyi aldırmadan sert, vurgulayan bir bakışla süzdü onu. Bay Golatkin ya yaklaşıp nazik, sevimli bir şekilde durumunu anlatmak istedi ama yapamadı. Bir an kendinden geçer gibi oldu. Önünde her şey silindi. Hafızasını, benliğini yitirdi. Toparlandığı zaman da onu saran çevreden çıkamadı. Birdenbire öbür odadan birisinin onu adıyla çağırdığını işitti. Salondakiler bu çağrıyı yankıladılar ve hep birden bağıra bağıra konuşarak salonun kapısına doğruldular. O sırada Yakov Petrovic'i saran çevre daraldı. Adeta kucaklayarak çekiyorlardı onu. Duygusuz perikalı yüksek memur o anda Golatkin'le omuz omuzaydı. Bay Golatkin'i gene Osifi İvanoviç'in karşısına getirdiler. Biraz uzakça ama tam koltuğunun karşısına oturttular. Misafirlerin hepsi birkaç sıra halinde Osifi İvanoviç'le Golatkin'i çevrelediler. Salon derin sessizlik içindeydi. Sanki önemli bir olayı bekliyordu herkes. Osifi İvanoviç'in bir yanında öteki Golatkin, öbüründe Andrei Filipovic vardı. Bay Golatkin tıpkı birisini uzun bir yola hazırlıyorlarmış gibi. Bir dua etmemiz eksik diye düşündü. Tam o sırada oturanlar arasında başlayan hareket ve konuşmalar düşüncelerini dağıttı. Kulağına geliyor, geldi diye fısıldaşmalar çarptı. Garip bir ön seziyle ürperdi. Kimdi o gelen? Perikolu memur Andrei Filipovic'e anlamlı bir bakışla vakit geldi dedi. Andrei Filipovic, Osif'i İvanoviç'e baktı. Öteki hafifçe başını eğdi. Perikolu adam... Bay Golatkin'e yaklaştı. ''Buyurun gidelim.'' dedi. Kalkmasına yardım etti. Salonda kim varsa ayağa kalktı. Perikalı Bay Golatkin'i Andrei Filipovic de öteki Golatkin'i elinden tutarak bu tıpatıp aynı iki adamı karşı karşıya getirdiler. Yakov Petrovic soran bakışını onları kuşatan kalabalığa çevirdi. Hepsi küçük Golatkin'i gösteriyorlardı. ''Bizi barıştırmak istiyorlar.'' diye düşündü Yakov Petrovic. Benzerine ilkin elini, sonra başını uzattı. Öteki Golatkin de aynı şeyi yaptı. Ama Bay Golatkin hain dostunun o anda oradaki kalabalığa sırıtıp kurnazca göz kırptığını, Yahuda bu sesi verirken ağzını burnunu oynattığını fark eder gibi oldu. Başı zonkluyordu, gözleri karardı. Birdenbire her kapıdan onun benzeri minnacık Golatkinlerin sel gibi aktığını gördü. O anda hainin dudakları yüzüne değdi. Öpücük sesi duyuldu ve beklenmedik bir şey oldu. Kapı hızla açıldı. Eşikte bir adam belirdi. Bay Golatkin adamı görür görmez damarlarındaki bütün kanın çekildiğini hissetti. Ayaklarını yerden kaldıramaz oldu. Bağırmak istedi, sesi çıkmadı. Bununla beraber böyle olacağını önceden bildiğini, daha doğrusu hissettiğini hatırladı. Gelen çok iyi tanıdığı, sık sık hatta galiba o günde görmüş olduğu bir adamdı. İri yarı, Güçlü kuvvetli bir erkekti. Siyah frakının yakasında büyük bir nişan vardı. Benzerliğin tamamlanması için bu gür siyah favorili adamın ağzında bir sigara eksikti. Bakışı Bay Golatkin'i dehşetten donduran bu adam ona yaklaştı. Ekov Petrovic uslu uslu elini uzattı. Etrafa şaşkın, ürkek bakarak adamla beraber yürüdü. Çirkin, cırlak bir ses kulağının dibinde. Bu Christian Ivanovich Rutenchpitz diye tekrarlıyordu. Tanımadın mı Yakov Petrovich? Bay Golatkin başını sesin geldiği yana çevirdi. Alçak, iğrenç ruhlu öteki Golatkin'i gördü. Hayasız, şeytanca bir sevinçle sırıtıyor, ellerini ovuşturarak kalabalığın arasında mekik dokuyordu. Neredeyse yeni bir oyuna kalkacak gibiydi. Sonunda uşakların birinden mumu kaptı, Kristiyan İvanoviç ile Bay Golatkin'in önüne geçerek kafilenin başında yürüdü. Salondakilerin hepsi arkasına takılmış, hep bir ağızdan öteki Golatkin'le beraber ''Sakın ha, korkmayın Yakov Petrovich, eski dostunuz, ahbabınız Kristiyan İvanoviç utanç başkası değil bu.'' diye söylüyorlardı. Sonunda yukarıdan aşağı ışıklanmış merdivene çıktılar. Orada da bir meraklı kalabalığı bekliyordu onları. Perona çıkan kapı hızla açıldı Bay Golatkin, Kristiyan Ivanovich ile birlikte perona çıktı. Avluda, peronun önünde dört atlı bir araba duruyordu. Hayvanlar sabırsızlanıp yerinde duramıyor, hızlı hızlı soluyorlardı. İblis ruhlu küçük Golatkin buraya da yetişti. İki üç sıçrayışta peronun basamaklarını açtı, arabanın kapısını açtı. Kristiyan Ivanovich nazik bir el hareketiyle Bay Golatkin'i oturmaya davet etti. Ama davete gerek yoktu zaten. Yanlarında arkalarında bir yığın yardımcısı vardı. Bay Golatkin başını arkaya çevirdiği zaman ışıklı merdivenden her köşeden meraklı bakışların onu izlediğini gördü. Merdivenin en üst basamağında koltuğunda oturan Osif Ivanoviç ilgi dikkat yolu bakışını Yakov Petroviç'ten ayırmıyordu. Hepsinde bir bekleyiş sabırsızlığı seziliyordu. Hatta Bay Golatkin bir takım söylenmeler, homurdanmalar işitti. Daha çok şaşırdı. Duyulur duyulmaz bir sesle, efendim umarım ki bunda hiç yani beni kötü duruma düşürecek veya resmi ilişkilerimle ilgili olarak yani herkesin eleştirisini ya da dikkatini çekecek bir şey yok öyle değil mi efendim? Oradakiler hep birden başlarıyla elleriyle yok bir şey yok diye karşılık verdiler. Bay Golatkin'in gözleri nemlendi. Öyleyse hazırım dedi. Kendimi ve kaderimi Christian için ellerine bırakıyorum. Bay Golatkin bunu söyler söylemez sevinçli bir haykırış havayı doldurdu. Aşağıda bekleyen kalabalık korkunç bir uğultuyla bu haykırışı yankıladı. Bay Golatkin'in bir koluna Kristiyan Ivanoviç öteki koluna Andrei Filipovic girdi. Adamcağızı arabaya bindirdiler. Öteki Golatkin her zamanki alçaklığıyla eski dostunu arkadan niteliyordu. Zavallı Bay Golatkin son bir defa herkese ve her şeye baktı, baktı. Sonra kıyaslama uygunsa soğuk suya düşen kedi yavrusu gibi titreye titreye arabanın bir köşesine büzüldü. Arkasından Christian Ivanovich de bindi. Kapı hızla kapandı. Bir kamçı sesi duyuldu. Atlar arabayı yerden kaparcasına kaldırdılar. Dışarıda kalanların hepsi arabanın peşine takılarak bir süre koştular. Düşmanca haykırışları Bay Golatkin'in kulaklarında uğurduyordu. Az sonra koşanlar yavaş yavaş geride kalmaya başladı. Sonunda büsbütün görünmez oldular. En sona Bay Golatkin'in ahlaksız benzeri kaldı. Elleri resmi yeşil pantolonunun ceplerinde, arabanın bir bu bir öbür yanından hayatından memnun bir halde koşuyor. Arada bir pencerenin kenarına asılarak camı indiriyor. Bay Golatkin'e veda öpücükleri gönderiyordu. Sonunda o da yoruldu. Hızını azalttı ve temelli görünmez oldu. Bay Golatkin'in kalbine birdenbire bir sancı saplandı. Tepesinde kanın sıcak basıncı onu boğacak gibi oldu. Düğmelerini çözmek, göğsünü açıp kar veya soğuk su ile olmak istiyordu. Bir aralık dalar gibi oldu. Gözlerini açtığı zaman arabanın hiç bilmediği bir yola saptığını fark etti. Sağ ve soldan ormanın karaltısı uzuyordu. Boş, ıssız bir yoldu. Birdenbire dehşet içinde dona kaldı. Karanlıkta alev saçan bir çift göz ona kırpmadan bakıyordu. Bu bakışta iblisce bir sevinç parlıyordu. Kimdi bu? Yakov Petrovich'le beraber giden Christian Ivanovich değildi bu. Yoksa o muydu? Evet oydu. Ama eski, bildiği Christian Ivanovich değil, yeni, korkunç bir Christian Ivanovich. Bay Kolatkin, korkunç Christian Ivanovich'in kalbinde merhamet uyandırma kumuduyla yumuşak, uysal bir sesle... Kristiyan Ivanoviç diye başladı. Sesi korkudan pek titrek çıkıyordu. Ben şey Kristiyan Ivanoviç hiç layık olmadığınız halde yakacakla, ışıkla ve hizmetçiyle bir lojmana gidiyorsunuz. Öykümüzün kahramanı tiz bir çığlık attı, başını elleriyle kavradı. Ne diyebilirdi? Böyle olacağını çok önceden sezinlemişti o.